Rüyasında cennet gibi bir bahçede dolaştığını gördü. Bu bahçede dört güzel cins kuş dolaşıyordu. Bu hayvanların birisi çok sevimliydi. Bembeyaz tüyleri vardı. Tüccar onu tutup okşamaya başladığı sırada havadan yırtıcı bir kuş yıldırım gibi üzerine saldırarak o beyaz kuşu kapıp gitti. Mesrur büyük bir heyecan içinde gözlerini açtı. Bu gördüğü rüyayı yorumlayacak bir kimse aramaya karar verdi. Bu amaçla evinden çıktı. Etrafına bakına bakına yürüyordu. Fakat uzun bir yol yürüdüğü halde karşısına işini görecek kimse çıkmamıştı. Tekrar evine döndü. Birkaç adım atmamıştı ki birdenbire aklına öyle üzeri dolaştığı taraflarda bulunan bir tüccar arkadaşı geldi. Oraya giderken büyük bir konağın alt katından gelen tatlı bir ses üzerine olduğu yerde kaldı. Bülbül sesli bir kadın hazin bir şarkı söylüyordu. Kapısı açık olan konağın bahçesine yaklaştı ve başını içeriye uzattı. Ay parçası gibi güzel bir kızın dört cariye arasında oturmuş olduğunu gördü. Etraflarında yeşillikler ve rengarenk çiçekler vardı. Mesrur dayanamayarak kapıdan içeri girdi. Selam verip kızların yanına yaklaştı. Kızlar onun selamına karşılık vererek bu tanımadıkları adamın yüzüne hayretle bakmaya başladılar. Sonunda güzel kız dayanamayarak Mesrur'a sordu. Size ait olmayan bir yere girmeye nasıl cesaret ediyorsunuz? Mesrur gülümseyerek ve gözlerini kızdan ayırmayarak cevap verdi. Buradan geçerken şu güzel bahçeniz hoşuma gitti. İçeri girmekten kendimi alamadım. Burada biraz dinlendikten sonra gideceğim. Güzel kız da gülümseyerek, ''Peki öyle olsun, buyurun dinlenin.'' dedi. Mesrur bu sözlerden cesaret alarak, Adı Zeynül Mevasif olan kızın çekici vücuduna, cazibeli gözlerine bakarak, Ey güzel kız, sen yeşillikler ve çeşit çeşit çiçekler arasında doğan bir ay gibisin. Dallarında bülbüllerin, kanaryaların öttüğü şu cennet misali bahçenin içinde güzelliğin beni mest etti, diye metiyeler dizmeye başladı. 831. Gece Zeynül Mevasif, genç tüccarın bu güzel sözlerini büyük bir dikkat ve ilgiyle dinlemişti. Ona anlamlı anlamlı bakarak şu karşılığı verdi. Gözüne kestirdiğin dilbere kavuşmayı umma. Gözlerim nice sevdalıyı peşimden sürüklemiş fakat hiçbirisine yüz vermemiştir. Bu sözleri duyan mesrur, amacına ancak zamanla ulaşabileceğini anladı. Zeynül Mevasif'i kendine bağlamak için gereken her şeyi yapmaya karar verdi. Havanın kararmak üzere olduğu halde Mesrur'un kalkıp gitmediğini gören Zeynül Mevasif ona bir tanrı misafiri gibi davranmaktan başka bir çare bulamadı. Cariyelerine yemek sofrasını kurmalarını emretti. Biraz sonra içinde en leziz yemekler bulunan muhteşem bir sofra kuruldu. Genç kadın Mesrur'u yemeğe davet etti. Böyle güzel bir kızla karşı karşıya yemek yemeği kim reddeder? Mesrur teşekkür ederek sofraya oturdu. Genç kadınla kırk yıllık dostmuş gibi konuşmaya ve yemeğini yemeye başladı. Yemekten sonra Zeynül Mevasif misafirine ''Benim bu gece çok canım sıkılıyor.'' dedi. Mesrur gülümseyerek karşılık verdi. ''Geçer merak etmeyiniz. size eğlendirmek için elimden geleni yapmaya hazırım.'' Güzel kadın birdenbire bir şey hatırlamış gibi sordu. ''Siz satranç oynamasını bilir misiniz?'' Mesrur başıyla evet anlamına gelen bir işaret yaparak... ''Bilirim, bu oyuna çok ilgim vardır.'' dedi. Bunun üzerine Zeynür başucunda duran cariyelerine bir işaret verdi. Hemen fil dişinden yapılmış bir satranç masası geldi ortaya. Genç kadın, gümüş ve altından yapılmış ve de kıymetli taşlarla süslenmiş olan şah, vezir, asker, kale ve az şeklindeki oyun taşlarını çıkarıp yerlerine dizdi. 832. Gece Biraz sonra Mesrur ve Zeynulmevasif oyun masasının başına geçmişlerdi. Genç kadın misafirinin yüzüne bakarak "Hangi taşları istiyorsunuz? Altınlarımı, kümüşlerimi?" diye sorunca Mesrur rakibine anlamlı anlamlı baktı. "Siz güzelsiniz, altın taşları alınız, onlar size daha çok yakışır." Zeynulmevasif bu iltifata önem vermeyerek oyuna başladı. Mesrur da onu takip etti. Fakat o oyundan çok karşısında duran Dilber'in beyaz ellerine ve düzgün parmaklarına bakıyordu. Çok geçmeden zeyn Mevasif rakibine şah çekerek ''Şahınız öldü, oyunu kaybettiniz.'' dedi. Mesrur birdenbire kendini toparladı. Çok iyi bildiği bu oyunda bu kadar çabuk yenildiğine hayret etti. Taşları yerli yerine koyarken kendisine adam akıllı abayı yaktığını anlayan genç kadın ''Ben artık boşuna oynamam.'' ''Yenilirsen bana on altın vermen, yendiğin takdirde benden bir şey almaman şartıyla oynarım.'' dedi. Sonra Mesrur'un gözlerinin içine bakarak ekledi. ''Bu şartımı kabul ettiğin takdirde sözünü tutacağına dair yemin etmeni de isterim.'' Artık nasıl olsa yenilmeyeceğine inanan Mesrur bu teklifi kabul edip yemin de etti. Bunun üzerine oyuna başladılar. Bir ara yenilir gibi olan genç kadın birdenbire başındaki ipekli örtüyü attı. Beyaz kollarını sıvadı. 833. Gece Bunu gören mesrur oynayacağı hamleyi şaşırdı ve elleri titremeye başladı. Biraz sonra şahının tehlikede olduğunu fark etti. Fakat ne çare ki iş işten geçmiş ve oyunu kaybetmişti. İçini çekerek güzelliğiniz beni şaşırttı. Yenilgiyi hak ettim ve kesesinin ağzını açıp Zeynül Mevasif'e on verdi. Böylece birkaç defa oynadılar. Mesrur her seferinde yeniliyordu. Sonunda Zeynül Mevasif, onun için gittikçe eriyip biten genç tüccara, ''Anlıyorum ki bana aşık oldun. Fakat şunu bilmelisin ki, sen beni satrançta yenmedikçe ben senin olamam. Gel son defa oynayalım. Beni yenersen senin olurum. Yenilirsen yüz altın verirsin.'' dedi. Mesrur bu teklifi memnuniyetle kabul etti. Fakat başarılı olamadı. Aynı şartlarla birkaç defa daha oynadı ve hepsini de kaybetti. Sonunda ayağa kalktı. Bunu gören Zeynur Mevasif sordu. Niye kalktın? Mesrur içini çekerek cevap verdi. Bari eve gideyim de para getireyim. Mesrur, Zeynur Mevasif'in yanından ayrılarak evine gitti. Bütün paralarını alıp geldi. Sevdiği kadınla tekrar satranç masasının başına geçti. Sabaha kadar oyun devam etti. Mesrurun şansı bir kere bozulmuştu. Sürekli kaybediyordu ve serveti gittikçe tükeniyordu. 834. Gece Bu durum üç gün üç gece devam etti. Bu süre zarfında Mesrur evinden getirdiği bütün paralarını kaybetmişti. Zeynül Mevasif oyunu durdurmak istedi. Mesrur buna itiraz etti. Hayır, daha oynayacağız. Genç kadın alaycı bir gülüşle, ''Nesini oynayacağız? Paran kalmadı ki.'' Mesrur bitkin bir sesle, ''Fakat'' dedi, ''Daha bir sürü emlakım var, onlar da para demektir.'' Çok açgözlü olan Fettan kadının gözleri sevinçle parladı, oyuna devam etmeye razı oldu. Fakat karşısında oynayan kadına sahip olmaktan başka bir şey düşünmeyen ve sanki bilincini kaybeden Mesrur yine kaybetti. Birkaç saat içinde dükkanından, evinden ve bahçesinden oldu. Zeynül Mevasif hiç merhamet etmiyordu. Mesrur'un oyunu durdurduğunu görünce sordu. Oynamak için bir şeyin kalmadı mı? Mesrur boynunu bükerek, "Ben senin aşk ateşine salantarın üzerine yemin ederim ki, dünyada servet adına şerefim ve itibarımdan başka bir şeyim kalmadı." Genç kadın biraz yumuşar gibi olmuştu. Ciddi bir tavırla, "Mesrur," dedi. "Eğer yaptığında pişman olduysan, sana bütün servetini geri vermeye hazırım." dedi. 835. gece Fakat Mesrur böyle bir şeye yanaşmadı. Başını salladı. Hayır, pişman olmak aklımdan bile geçmedi. Ben seni seviyorum. İstersen canımı bile veririm sana. zeyn mevasif memnun olmuştu. O halde, dedi. Git bir hükümet memuru ve birkaç şahit çağır. Kaybettiğin bütün emlakını bana sattığına dair bir yazı düzenleyelim. Bunun üzerine Mesrur ayağa kalktı. Sokağa çıkıp iki şahitle mahkemeden bir katip çağırdı. Onların huzurunda bütün emlakını Zeynül Mevasif'e sattığına dair bir yazı verdi. Böylece genç kadın tüccar Mesrur'un bütün mülklerine sahip oldu. Zeynül Mevasif, Mesrur'un elinde bir şey kalmadığını görünce ona karşı soğuk davranmaya başladı. Hatta konağını terk etmesi için imalarda bile bulundu. Buna fena halde üzülen Mesrur ağlayarak, Kaybettiğim servete acımıyorum da sevgilimin zalim olduğuna üzülüyorum. Nereden karşıma çıktı beni çileden çıkardı. Böyle bir güzel kadının taştan bir yüreğe sahip olabileceğini hiç düşünmemiştim demeye başladı. Bunu duyan genç kadın kendisine acımakla beraber bunu belli etmedi. Mesur dedi. Artık sen her şeyini kaybettin. Hayatını kazanmak için git kendine bir iş bul. Benden ümidini kes. Bana sahip olmak için ne yapacağını söyledim. Fakat sen başarılı olamadın. Meşrur yalvararak son bir defa olarak benden bir şey dile dedi. Ben her ne kadar servetimi ve mülkümü kaybettiysem de tüccarlar arasında hala bir itibarım vardır. Zeynül Mevasif bunu duyunca peki dedi. O halde bana dört okka mis, dört okka ödü ağacı, dört okka hamamber, dört bin altın, Yüz ipekli elbise getirirsen muradına erersin. Mesrur sağ elini göğsüne koyup hafifçe eğilerek baş üstüne dedi. Bu benim için kolaydır. Sana sahip olmak için elimden gelen fedakarlığı yapacağım. 836. Gece Sevdalı tüccar konaktan ayrıldıktan sonra Zeynül Mevasif hemen Hubup adındaki cariyesini onun peşine taktı. Gerçekten dediği gibi tüccarlar arasında itibarı olup olmadığını öğrenmesini tembih etti. Mesrur, düşünceli bir halde çarşıda dolaşırken, birdenbire sevdiği kadının cariyesinin arkasından geldiğini görünce yüreği hopladı. Cariye'yi seslenerek yanına çağırdı ve hubub dedi, ''Hayrola, neden arkamdan geliyorsun?'' Mesrur'un halini acıyan ve hanımının kendisine yaptığı haksızlıkları hoş karşılamayan cariye ona her şeyi anlattı. Mesrur, Hubub'un bu samimiyetine karşılık kendisine gerçeği söylemekten çekinmedi. ''Doğrusu ben Zeynül ül Mevasif'in istediklerini yerine getiremem. Onun benden istediği şeyleri almak için çok para gerekir. Oysa ben ekmek parası bile bulamayacak duruma düştüm.'' Hubub, onun sözünü kesti. ''O halde neden hanıma bunları vaat ettiniz?'' Mesrur, derin bir iç çekerek karşılık verdi. ''Onun yanında küçük düşmemek için.'' ''Hem Allah'tan ümit kesilmez, belki bir kısmet çıkar da sözümün yerine getirilmesine yardım eder.'' Hubub bunu duyunca genç adamın aşkına sadık olduğunu anladı. Gülümseyerek ''Merak etmeyin efendim.'' dedi. ''Ben size elimden geldiği kadar yardım edip hanımımın gönlünü yapacağım. Size karşı ilgi göstermesini sağlayacağım.'' 837. Gece Cariye hanımının yanına dönünce ağlayarak ''Ah hanımcım.'' dedi. Bu adamın tüccarlar arasında ne itibarı var görseniz doğrusu onun halini açtım. Böyle muhterem ve itibar sahibi bir kimsenin gönlü kırılmamalıdır. Zeynül Mevasif başıyla onaylayarak, Evet, biz bu adama karşı insaflı davranmadık. Mallarını, servetini elinden aldık. Üstelik hiçbir arzusunu yerine getirmedik. Fakat ne yapayım halkın dedikodusundan korkuyorum yoksa... Hubup hanımının yola geleceğini anlamıştı. Dedikoduyu kim yapacak? Şurada benle Seküp adındaki cariyenizden başka kimse yoktur. Bizden de sır çıkmaz. Güzel kadın bir şey söylemedi. Başını önüne eğerek düşünmeye başladı. O zamana kadar hiç konuşmayan Seküp söz aldı. Hanımcım ne olur bu adama merhamet edin. Ona haber gönderin. Kimseden bir şey istemeden gelsin. Dünyada borç istemekten daha ağır bir şey var mı? Özellikle böyle gün görmüş adamlar için. Bunun üzerine Zeynül Mevasif'in yüreği yumuşadı. Bir kalemle kağıt istedi. Hubup hemen koşup getirdi. Zeynül Mevasif şu şiirden oluşan mektubu yazdı. Kalbinin ıstırabı dönsün artık sevince. Bu akşam ortalıktan el ayak çekilince. Kimseye görünmeden, konağıma, bana gel. Kalbin sürur içinde, gönlün yana yana gel. Sana isteklerini cömertçe vereceğim. Her neyi dilersen önüne sereceğim. Kalbinin saflığına, vefasına inandım. Seni yakan o aşktan bir parça da ben yandım. Kimseye başvurmadan murada ermeye gel. Aşkın meyvelerini koparıp dermeye gel. 838. Gece Zeynül Mevasif mektubu bitirdikten sonra katlayıp cariyesi hububa verdi ve bunu hemen mesrura götürmesini emretti. Hubub büyük bir sevinç içinde o sırada bir köşeye çekilmiş ağlamakta olan Mesrur'a mektubu götürdü. Mesrur mektubu okuyunca çok sevindi. Dünyalar onun olmuş gibi ne yapacağını şaşırdı. Mesrur sevgilisinin gönderdiği mektubu defalarca okuyup öptükten sonra hemen cevabını yazıp Hubub'a verdi ve kendisine teşekkür etti. Zeynül Mevasif Mesrur'un yolladığı cevabı alınca sevindi. Çünkü o da Mesrur'u sevmeye başlamıştı. Özellikle cariyesi Hubub'un sürekli onun mertliğinden ve güzelliğinden bahsetmesi onun üzerinde iyi etkiler bırakmıştı. Karanlık basınca mesrur kapıyı çaldı. Hubub hemen koşarak onu karşıladı ve hanımının yanına götürdü. Zeynül Mevasif sevgilisini iyi karşılayarak yanına oturttu. Hatrını sorduktan sonra cariyesine onun için hazırladığı sırmalı elbiseden getirmesini emretti. Mesrur cariyelerin yardımıyla sevgilisinin hediye ettiği elbiseleri giydi. Mesrur bu güzel ve süslü elbiselerin içinde prenslere döndü. Zeynül Mevasif o gece çok şık ve muhteşem bir elbise giymişti. Uzun saçlarını arkasına atmış, başına kıymetli mücevherlerle süslü bir taç koymuştu. Özellikle küpeleri ve beyaz göğsünü süsleyen gerdanlığıyla bir kraliçeyi andırıyordu. Mesrur, şimdiye kadar Zeynül Mevasif'i hiç böyle güzel ve süslü görmemişti. 839. Gece Biraz sonra cariyelerin kurduğu içki sofrasının başına geçtiler. İçmeye, gülüp eğlenmeye ve birbirlerine olan sevgilerini anlatan şiirler okumaya başladılar. Gece yarısına doğru içki sofrası kalktı ve iki aşık baş başa kalarak birbirlerine çektikleri hasreti ateşli buğselerle söndürmeye başladılar. Mesrur'dan çok hoşlanan Zeynur Mevasif, ertesi sabah ondan aldığı bütün paraları ve malları geri verdi ve Mesrur artık dost olduk dedi. Senin paranı ve malını yemek doğru olmaz. Ve ellerini boynuna dolayarak ekledi. Sevgilim bu akşam da sizde eğleneceğiz. Ona göre hazırlığını yap. Bunun üzerine Mesrur sevgilisinin yanından ayrılarak evine gitti. Dağılan uşaklarının ve hizmetçilerinin bir kısmını tekrar topladı. Evinin bahçesini bir iki saat içinde temizletti. Bahçedeki kameriyeye güzel bir sofra kurdurttu. Güneş battıktan sonra Zeynül Mevasif ile cariyeleri geldiler. Mesrur onları karşılayarak misafir odasına aldı. Yemek zamanı gelince kameriyeye geçtiler. Zeynül Mevasif'in ve Mesrur'un cariyelerinden oluşan bir sas takımının tatlı ve kıvrak ezgileri arasında içki içip eğlenmeye başladılar. Bir ara aşka gelen Zeynül Mevasif, bir ut istedi. Getirdiler. Akordunu yaptıktan sonra oldukça yanık bir sesle şu türküyü okumaya başladı. Örnek alsın aşıklar neşemizden, şevkimizden. içelim hep içelim, geçelim kendimizden. Çifte kumrular gibi baş başa sarmaş dolaş, içelim, hep içelim, geçelim kendimizden. Mesrur bu türküyü duyunca neşeden coştu. Sevgilisinin uç çalan o Yasemin gibi narin ve beyaz ellerini öperek şu mısralarla ona cevap verdi. Dilerim, bu satımız ebediyete sürsün. Sen hayatın işvesi, sefasısın, ömrüsün. Feda olsun hayatım saçının bir teline. Sen hayatın işvesi, sefasısın, ömrüsün. 840. Gece Mesrur'la sevgili böylece sabaha kadar zevk ve sefaya daldılar. Şafak sökerken Zeynülmevasif artık evine dönme zamanının geldiğini söyledi. Mesrur onun ve cariyelerini evlerine kadar götürdü. Ertesi gün Mesrur sevgilisine bir hediye gönder göndererek o geceyi yanında geçirdi. Böylece bir süre karı koca gibi beraber yaşadılar. Sonunda bir gün Zeynül Mevasif'in Yahudi olan ve Taşra'da bulunan kocasından bir mektup geldi. Yakında döneceğini bildiriyordu. Buna genç kadının canı çok sıkıldı. Sevgilisine, kocamdan mektup geldi birkaç gün sonra buraya gelecek. O burada oldukça buluşmamız güçleşecek, belki de imkansız olacak. Bizse birbirimizi bir saat bile görmeden sabredemiyoruz, dedi. Mesrur, sen akıllı ve zeki bir kadınsın, kocanı atlatmak için bir çare düşünürsün, dedi. Zeynül Mevasif, biraz duraladıktan sonra ''Ah'' dedi, ''kocamın ne kadar huysuz ve kızganç olduğunu bilemezsin. Bununla beraber onun geldiğini haber alınca dükkanına git. Alışveriş bahanesiyle onunla sıkı bir dostluk kurmaya çalış. Böylece birbirimize yakın olmanın bir yolunu buluruz.'' Mesrur dediği gibi hareket edeceğini söyleyerek sevgilisinin yanından ayrıldı. Zeynül Mevasif ise kocasının geleceği gün yüzüne safran sürdü. Böylece onun uzaklarda kalmasından duyduğu üzüntüyü ve bu yüzden benzinin sarardığını göstermek istiyordu. Yahudi eve gelip karısının ağladığını ve yüzünün sapsarı olduğunu görünce hemen onun yanına koşarak neden üzüldüğünü sordu. Zeynül mevasif, ''Kocacım'' dedi. ''Sen taşra seyahatinde çok kalınca merak etmeye başladım. Gece gündüz ağladım. Bir daha seyahate çıktığın zaman yalnız gitme. Kendine bir arkadaş edinip onunla beraber yola çık.'' Dünyanın binbir hali var. Yahudi karısının bu vefakarlığına inandı ve bundan sonra öğütlerini tutacağına söz vererek dışarıdan getirdiği mallarını alıp çarşıdaki dükkanına götürdü. Ticaretine devam etmeye başladı. Bir ara dükkana mesrur geldi. Getirdiğim mallardan bir ailesini satın aldı ve parasını pazarlık etmeden verdi. Ertesi gün yine uğradı. Bir miktar mal daha aldı. Yahudi mesrurun bu alışverişinden ve özellikle ahlakından ve de dürüstlüğünden memnun oldu. Kendisiyle şuradan buradan konuştuktan sonra ona şu teklifte bulundu. Arkadaş ben seni kendime ortak etmek istiyorum. Senin ahlakın hoşuma gitti. Gerek burada gerek seyahate çıktığımızda fazla para kazanacağımızdan eminim. Meşhur bu teklifi memnuniyetle karşıladı ve çok iyi olur dedi. Zaten ben de kendime bir ortak arıyordum. Rahmetli babamdan bana çok mal kaldı. Bunu beraber işletirsek ikimize de faydası olur. 841. Gece Bunun üzerine Yahudi, mesruru alıp evine götürdü. Kendisini misafir odasında bırakarak karısı Zeynül Mevasif'in yanına gitti. Çok iyi, namuslu, aynı zamanda paralı bir ortak buldum. Ona eve davet ettim. Bize iyi bir sofra hazırla. Zeynül Mevasif, gelen adamın sevgilisi olduğunu biliyordu. Cariyelerine, güzel yemekler pişirmelerine ve özel bir sofra hazırlamalarını emretti. Sofra kurulduktan sonra Yahudi, genç karısının yanına giderek, misafirin yanına çıkmasını ve hoş geldiniz diyerek ona iltifat etmesini tavsiye etti. Zenül Mevasif kızdı. Suratını asarak vardı. Ah, nasıl olur? Tanımadığım yabancı bir erkeğin yanına ben çıkamam. Beni parça parça etsem bunu kesinlikle kabul etmem. Yahudi onu ikna etmeye çalışarak, karıcığım dedi, aptallığı bırak. Biz Yahudiyiz. Oysa Müslümandır. Böyle şeyler ayıp değildir. Özellikle bu gelen zat hem ortağım hem de misafirimizdir. Zeynül mevasif yapmacık tavırlarla bu teklifi birkaç defa reddetti. Sonunda kocasının ricası ve ısrarı üzerine çekine çekine Mesrur'un bulunduğu odaya girdi. Hafif bir sesle onu selamlayarak bir köşeye büzüldü. Mesrur gayet terbiyeli bir genç gibi kadının yüzüne bakmadı. Ortağı Yahudi ile ciddi ciddi konuşmaya devam etti. Yahudi, Mesrur'un bu hareketinden çok memnun olmuştu. Sonra hep beraber yemek sofrasına oturdular. Yiyip içmeye koyuldular. Bu sırada Mesrur'la zeyn Mevasif fırsat buldukça birbirlerine aşk dolu bakışlarla süzmekten kendilerini alamadılar. Gece yarısına doğru Mesrur ev sahibinden izin isteyerek ayrıldı. Yahudi bir ara kendisini sadık bir köpek gibi iyi tanıyan ve eve geldiği zaman omzunun üzerine çıkan kuşunun kafesinin yanına gitti. Kuş onu tanımadı. Buna hayret ederek o sırada yatağına girip uykuya dalan karısının odasına girdi. Zeynul mes Mevasif'in Mesrur, Mesrur'cum diye sayıkladığını görünce afalladı. İçine bir şüphe düştü. 842. Gece Ertesi gün erken kalktı. Bir şey söylemeden dükkanına gitti. Biraz sonra yanına gelen Mesrur'u dostça karşılayarak Arkadaş dedi. Bugün eve gidip ortaklık işini sağlama bağlayalım dedi. Mesrur kabul etti. Yahudi dükkanını kapattı ve ortağını alıp evine götürdü. Karısına ''Bugün ortaklık mukavelesini yapacağız. Onun için bize iyi bir sofra hazırla. Sen de aramızda bulun.'' deyince Zeynül Mevasif yine o yapmacık tavırlarına takınarak ''Sofrayı hazırlatırım. Fakat Allah aşkına beni o yabancı adamın yanına çıkarma. Ben öyle şeylerden hoşlanmam. Erkeklerin arasında kadınların işi yoktur.'' dedi. Fakat kocasının ısrarı üzerine biraz sonra kurulan sofranın başına geçmekten kendini alamadı. Yahudi, karısı ve ortağı Mesrur birlikte yiyip içmeye başladılar. Bir ara Yahudi, hizmetçiye kuşu kafesinden çıkarıp getirmesini söyledi. Kuş gelince doğruca son zamanlarda yanına gitmeye alıştığı Mesrur'un omzuna kondu. Bunun üzerine Yahudi'nin şüphesi arttı. Bunu belli etmeyerek gizliden gizliye Mesrur'la karısını göz hapsine aldı. İkisinin sevdalı sevdalı bakıştıklarını ve işaretleştiklerini görünce ayağa kalktı. İzninizle, dedi. Ben gidip birkaç şahit getireyim. Şu ort ortaklık mukavelesini yaparken onlar da bulunsunlar. Usulca odadan çıkarak o odaya bir teşik küçük bir odaya girip saklandı. Kocasının gerçekten sokağa gittiğini zanneden Zeynül Mevasif hemen kapıyı içeriden sürgüledi. Sonra sevgilisine bir kadeh doldurarak kendi eliyle sundu ve... Ey sevgilim mesrur, sana o kadar hasretim ki tarif edemem. Aşkından ölüyorum. Beni sıcak buhselerinle yaşat, diyerek onu kucakladı ve öpüşmeye başladılar. 843. Gece Gizlendiği yerden karısının aşığıyla seviştiğini gören Yahudi, buna sinirlenmekle beraber her ikisine olan kinini gizlemeye ve uygun bir zamanda intikam almaya karar verdi. Saklandığı yerden çıkıp odaya geldi kapıyı çaldı. Zeynül Mevasif hemen kendini toparlayarak kapıyı açtı. Yahudi sert bir tavırla sordu. Niye kapıyı kapattın? Zeynül Mevasif boynunu bükerek karşılık verdi. Alışkanlık dedi. Sen yokken hep kapılarımızı kapatmaya alıştım da ondan. Yahudi bunu yutar gibi davrandı. Mesrura dönerek arkadaş dedi. Bu ortaklık işini başka bir güne bırakalım. Şahitleri bulamadım. Mesrur peki diyerek evine gitti. Yahudi karısıyla yalnız kalınca içini çekerek Mesrur'un hayatından memnun olduğu anlaşılıyor. Nasıl mutlu olmasın güzel bir sevgilisi var. Bense bu mutluluktan mahrumum. Ben çıktıktan sonra arkamdan kapılar kapanıyor. Hizmetçilerim, cariyelerim bana küskün. Terbiye ettiğim kuş bile bana yüz vermiyor. Bir gün elbet bütün bunlara sebep olanların haklarından geleceğim diye kendi kendine söylendi. Karısı kocasının her şeyi anladığını fark etti. İşi pişkinliğe vurarak sesini çıkarmadı. Ertesi gün Yahudi gizlice bütün mallarını sattı ve sanki bir akrabasından geliyormuş gibi sahte bir mektup yazdırarak karısına gösterdi. Bu mektup bir akrabamdan geliyor. Bizi davet ediyorlar gidip on gün kadar onların yanında kalacağız. Cariyelerimizden Hubub'la Zekub'u da götürürüz. Hatup da evde kalsın. İşin içinde bir tuzak olduğunu anlayan Zeynur Mevasif, kocasına inanmış gibi görünmekten başka çare bulamadı. Bir taraftan da gizlice sevgilisine haber göndererek meseleyi bildirdi ve on gün içinde gelmezlerse kocasının kendisine gaddarlık ettiğini anlamasını ve ona göre hareket etmesini istedi. 844. Gece Zeynül Mevasif yol hazırlığını gözyaşı dökerek bitirdi. Kocasının niçin ağladığını bilmekle beraber anlamazlığa vuruyordu. Genç kadın bir ara kız kardeşine gitti. Onunla vedalaştı ve sonra eve gelip bütün kapılara... Mesrura olan aşkını belirten şiirler yazdı. Ertesi gün Yahudi hazırlattığı tahtürevana karısını ve cariyelerini bindirip şehirden ayrıldı. Sevgilisinin şehri terk ettiğini öğrenen Mesrur bir çılgın gibi onun evine koştu. Birçok tatlı hatırası olan bu evin her tarafını gezdi. Kapıların üzerine sevgilisinin yazdığı şiirleri hüngür hüngür ağlayarak okudu. Sonunda dayanamayarak sokağa fırladı. Bir yol tutturup koşmaya başladı. Çok geçmeden sevgilisinin bulunduğu kervana yaklaştığını gördü. Kervanın arka tarafında bulunan Yahudi'nin gafletinden yararlanarak Zeynul Mevasif'in taht sokuldu ve hazin bir sesle şu şiiri okumaya başladı: Giden bir kervan değil, elimden can gidiyor. Ayrılık geldi çattı, derde derman gidiyor. Yüreğim parça parça. işte canan gidiyor. Ayrılık geldi çattı, derde derman gidiyor. Gözümde kanlı yaşlar. Dudağımda hıçkırık, hayatım baştan başa, gönlüm büsbütün kırık. Beni kırdı geçirdi, helak etti ayrılık. Ayrılık geldi çattı, derde derman gidiyor. Bunu duyunca Zeynül mevasif baygınlıklar geçirdi. taht revandan başını çıkararak Mesrur'a gülümsedi ve ondan sabretmesini isteyip kocası görmeden ayrılmasını rica etti. Mesrur sevgilisiyle vedalaştıktan sonra büyük bir keder ve üzüntü içinde şehre döndü. Günlerce ağlayıp sızladı. Sonunda bitkin bir halde zeyn Mevasif'in evine gitti. Orada kalan cariyesinden daha gelmediklerini öğrenince artık dönmeyeceklerini anladı. Ona nasıl mektup yollayacağını düşünmeye başladı. Biz gelelim Yahudi ile karısına. zeyn Mevasif uğradıkları şehirde on günden fazla kaldıklarını görünce kocasının kendisini Mesrur'dan ayırmak amacıyla oraya götürdüğünü anladı. Hemen Mesrur'a bir mektup yazarak Kocasının bütün yaptıklarını bildirdi ve mektubu güvendiği cariyesi Hubub'la yolladı. Mesrur mektubu alıp okuyunca fenalaştı. Aşkından çektiği ısrapları anlatan uzun bir mektup yazarak Hubub'a teslim etti. Sonunda bir gün Yahudi, karısının sevgilisiyle mektuplaştığını öğrendi. Bir bahaneyle o şehirden ayrılarak daha uzak bir şehre gitti. 845. Gece Uzun bir süre sevgilisinden haber alamayan Mesrur, bir gece rüyasında Zeynül gördü. Onunla yan yana oturmuş muhabbet ediyordu. Mesrur uyanınca bir deli gibi sokağa fırladı. Zeynül Nesim adındaki kız kardeşinin evine gitti. Ona derdini açtı. Daha önce aralarındaki aşk macerasını bilen Nesim, ona bir mektup yazmasını kendisinin bir şekilde mektubu ablasının bulunduğu şehre yollayacağını söyledi. Bunun üzerine Mesrur ona mektupta yazacaklarını anlattı. Nesim de kendi el yazısıyla yeniden yazdı ve bu iyiliğinden dolayı kendisine teşekkür ederek evine döndü. Nesim, Mesru'nun ağzından yazdığı mektubu tanıdığı bir tüccarla gönderdi. Mektup, Zeynül eline geçince genç kadın çok sevindi. Karşılığını yazıp yollamak istedi. Fakat bunu öğrenen kocası ona fırsat vermedi ve hemen o şehri terk etmek için yol hazırlığı yapmaya başladı. Bunu gören Zeynül Mevasif artık daha fazla dayanamadı. ''Be adam, bizi neden şehirden şehre sürüklüyorsun?'' diye şikayet etmek istedi. Yahudinin de artık canına taf etmişti. Başını tehditkar bir tavırla sallayarak, ''Mesrurla mektuplaşmanız kesilinceye kadar sizi şehirden şehre sürükleyeceğim. Sen ve cariyen hubub namusumla oynadığınız yetmiyormuş gibi mallarımı da alıp ona verdiniz. Bu yaptığınız hareket düpedüz hırsızlıktır. Ben size bunun cezasını vereceğim.'' dedi. Hemen bir demirci çağırarak karısının ve çağrıyelerinin ayaklarına zincir vurdurmasını söyledi. Merhametli bir genç olan demirci, zeyn Mevasif'in güzelliğini görünce ona acıdı. Yahudi'ye dönerek ''İnsafsız adam'' dedi. ''Böyle peri gibi güzel genç bir kadın zincire vurulur mu? Böyle bir kadın kadının yanında olsa, günde yüz günah işlese bile kadı ona en ufak bir ceza veremez.'' Yahudi demircinin sözünü kesti. ''Sen karışma, bu kadın hırsızdır.'' Cariyeleriyle bir olup malımı çaldılar ve aşıklarına yedirdiler. Genç demirci bu sözlere inanmamıştı. Böyle güzel ve müstesna bir kadının suç işlemesine ihtimal vermiyorum. Gel, sen bunu benim hatırım için affet. 846. Gece Demirci Zeynül Mevasif'i kurtarmak için Yahudi'ye ne kadar yalvardıysa da ona söz dinletemedi. Bunun üzerine genç, kadının ve cariyelerinin ayaklarına hafif zincirler takmaktan başka çare bulamadı. Sonra onun bu acı haline dayanamayarak, Yahudiden ücretini almaya bile gerek görmeden üzgün bir halde dükkanına gitti. Tezgahının başına oturup yüksek sesle, Ah, dünyada ne zalim insanlar var. O güzel kadının bir güvercini andıran yumuşak ayaklarına demir değil, altından halkalar takmak gerekirdi. Onun bu halini kadı görse, acır ve kendisini layık olduğu mutluluğa eriştirirdi. O sırada tesadüfen oradan geçmekte olan şehrin kadısı, Demirci'nin bu sözlerini duyunca hemen yanına gitti. Hangi kadından bahsettiğini sordu. Demirci, Zeynül Mevasif'in acıklı halini anlattı. Bunun üzerine kadı, ey demirci, dedi. Sen bu kadının ayaklarına hafif dahi olsa zincir vurmayacaktın. Aksine onu kurtarmaya çalışacaktın. Sana düşen görev buydu. Demirci bu sözleri duyunca kadıya genç kadını kurtaracağını söyledi. O günden itibaren de Yahudi'nin evini gözetlemeye başladı. Bir gün Yahudi'nin bir eğlenceye gittiğini öğrenince hemen kapıyı çaldı. İçeriden kim istediğini sordular. Demirci, beni kadı gönderdi seni istiyor, seni zalim kocanın elinden kurtarmak için yolladı beni, dedi. Zeynül Mevasif bunu duyunca şu cevabı verdi. Benim ayaklarımda zincirler var, üstelik kapıda kilitlidir. Bu durumda beni nasıl kurtaracaksın? Demirci bütün bunlara çare bulacağını söyleyerek dükkanına döndü. Aletlerini yanına alıp önce kapının kilidini kırdı. Sonra içeriye girerek zeyn Mevasif ile ayaklarındaki zincirleri çıkardı. Onları alıp mahkemeye, kadının huzuruna götürdü. Kadı, zeyn Mevasif'i görünce onun güzelliğine hayran kaldı. Yanına oturtarak adını sordu. Genç kadın, ''Adım zeyn Mevasif'tir.'' dedi. Kadı, ona gülümseyerek tatlı bir sesle, ''Ne güzel isim.'' dedi. ''Hadi anlat bakalım, sana zulmeden bu Yahudi ile nasıl tanıştın?'' Zeynül Mevasif, mazisini gözünün önüne getirerek anlatmaya başladı. Ben Müslüman bir ailenin kızıyım. Babam vefat ettikten sonra daha önce beraber iş yaptığı bu Yahudinin vesayeti altına girdik. Çünkü rahmetli babam bunu vaziyet etmişti. Yahudi yanımıza gire çıka, beni görüp beğendi. Onunla evlenmem için her çareye başvurdu. Kendisini şiddetle reddettim. Odamallarımızı alıp Aden şehrine kaçtı. Servetimizi kurtarmak için peşine düştük. Sonunda onu bulduk ve sırf ondan paramızı kurtarmak için kendisine eş olmayı kabul ettim. Ne olursa sizden olur. Beni bu zalim adamın elinden kurtarın. 847. gece Kadı Zeynül Mevasif'in macerasını dinledikten sonra cariyesi Hubub'a dönerek ''Eğer hanımın benimle evlenmeye razı olursa onu Yahudinin elinden kurtarırım. Hem mallarını da geri alırım.'' dedi. Hubup durumu idare etmek amacıyla peki bu teklifinizi yerine getirmeyi çalışırız diyerek hanımız Zeynül Mevasif'le mahkemeden ayrıldılar. Doğruca müftünün dairesine gittiler. Zeynül Mevasif ona derdini açtı. Genç kadının güzelliğine aşık olan müftü de ona talip oldu. Kabul edildiği takdirde kocasından hakkını alacağını söyledi. Zeynül Mevasif onu da tatlıya bağlayarak cariyesiyle birlikte evine döndü. Yahudi henüz eğlenceden dönmemişti. Biraz sonra geldi. Karısıyla cariyelerini serbest ve neşeli görünce şaşırdı. Sizi mesrul mu gelip kurtardı? Bakıyorum gene keyfiniz yerinde hırsızlar. Zeynül Mevasif hemen cevap verdi. Bizi hakim kurtardı. Yarın sabah beraber mahkemeye gideceğiz. Orada hangimizin hırsız olduğu anlaşılır. Yahudi bu tehditlere önem vermedi. Ertesi sabah Zeynül Mevasif erkenden uyandı. Cariyelerini yanına alarak mahkemeye gitti. Ve kadıdan hasmının hemen çağrılmasını istedi. O sırada mahkemede bulunan ve kadıyla aralarında geçenleri bilmeyen müftü de kadının isteğini destekledi. Bir saat sonra kadının gönderdiği mübaşirler Yahudi'yi alıp getirdiler. Kadı kendisini sorguya çekti. Yahudi kaçamak cevaplar verdi. Sonunda kadı, gerçeği söylemediği takdirde ağır cezalar vereceğini söyleyerek tehdit etti. Yahudi her şeyi itiraf etti. Bunun üzerine kadı, Yahudi'nin Zeynülmevasif'i boşamasına ve babasından kalan mallarını iade etmesine karar verdi. Yahudi hemen karısını boşadı ve büyük bir meblağ tutan paralarını iade etti. Kadı bununla kalmayarak karısının ayaklarına zincirler vurdurttuğu için Yahudi'yi ayrıca hapse attırdı. 848. gece. Zeynül Mevasif böylece hem özgürlüğünü hem de parasını elde edince kadıyla müftünün yine kendisine askıntı olmalarından korkarak Ertesi gün erkenden eşyalarını toplayıp şehri terk eden bir kervana katıldı. Kadıysa Zeynül Mevasif'in verdiği hükümden dolayı kendisinden memnun olduğunu ve bu nedenle evlenmeye razı olacağını düşünerek o gün öğleye doğru genç kadının evine gitti. Zeynül yerinde yerler istiğini görünce şaşırıp kaldı. Yanına iki memur alarak onu şehrin çeşitli yerlerinde aramaya başladı. O sırada aynı amaçla genç kadını arayan müftüyle karşılaştı. Çok geçmeden iki yaşlı aşık, aynı yolun yolcusu olduklarını anladılar. İkisi de ümitsiz ve üzgün bir halde evlerine döndüler. Kadı ertesi gün demirci genci bulup ona Zeynül mevasifi sordu. Onun aşkıyla yanıp tutuşan genç demirci, başını esefle sallayarak ''Sayın kadı'' dedi. ''Ben de onu çok aradım fakat bulamadım. Ne yalan söyleyeyim, ben de ona gönlümü kaptırdım.'' Kadı bitkin bir halde evine döndü ve o gün yatağa düştü. Bu aşk hastası ihtiyar çok geçmeden hayata veda etti. Müftü de aynı dertle birkaç gün sonra öldü. Genç demirci de tutulduğu kara sevdadan şifa bulamadı. Zeynül Mevasif'in adını ana ana gözlerini kapadı. Zeynül Mevasif ise şehirden ayrıldıktan sonra bir süre yoluna devam etti. Sonunda bir manastırın civarında konakladı. Bu manastırda Yuhannes adında bir keşiş vardı. 40 rahibin başında bulunan bu keşiş, o civarlarda çadır kuran Zeyn-ül Mevasif'i görünce onun güzelliğine hayran kalmaktan kendini alamadı. 849. Gece Kendisini manastıra davet ederek bir oda ayırdı. Ertesi akşam rahiplerinden birisini yanına göndererek kendisini odasına davet etti. Giden rahip de genç kadının cazibesine kapılarak keşişin emrini unuttu. Genç kadına ilanı aşk etmeye başladı. Zeynül Mevasif onu reddetti. Keşiş yolladığı rahibin iş göremediğini anlayınca başka bir rahip gönderdi. O da daha önceki gibi yapıp genç kadına kendisi sahip olmak istedi. Keşiş böylece bütün rahipleri birer birer gönderdi. Hepsi de bu Dilber kadına abayı yaktılar. Bunun üzerine Keşiş, insan kendi işini kendi görmelidir diyerek bir yemek sofrası hazırladı ve sofrayı alıp Zeynül odasına götürdü. Genç kadın, Keşiş'in bu ikramından memnun olarak onunla beraber yemek yedi. Yemekten sonra şundan bundan konuşmaya başladılar. Sonunda Keşiş daha fazla dayanamayarak genç kadına ilanı aşk etti. Zeynül mevasif kaşlarını çatarak, Ey muhterem Keşiş! dedi. Her kuşun eti yenmez. Size yar olacağımı düşünmeyin sakın. Keşiş mahcup olmuştu. Hemen odasına çekildi. Genç kadın da eşyalarını topladı ve manastırdan ayrıldı. Bir süre o civarlarda çadır kurarak oturdu. Sonunda oradan geçmekte olan bir kervana katılarak yoluna devam etti. Yolda kervan halkı aşktan ölen kadıyla müftüden bahsediyorlar ve hep o Yahudinin güzel karısı buna sebep oldu diyorlardı. Zeynül Mevasif bunları duydukça korku ve heyecan içinde kalıyordu. Özellikle kervandakilerden Yahudinin de serbest bırakıldığını öğrenince büsbütün telaşa düştü. Kendini gizlemek için elinden gelen bütün çabayı harcadı. 850. Gece Genç kadın kervanla beraber yoluna devam ederken aşk tuzağına düşen rahipler çılgına dönmüşler, ibadetlerini bırakıp saçlarını sakallarını yolmaya ve teselli bulmak için genç kadının manastırın duvarlarına yaptıkları resmine bakarak ağlamaya başlamışlardı. Biz yine genç kadınla cariyelerine dönelim. Zenül Mevasif ve cariyeleri uzun bir yolculuktan sonra memleketlerine döndüler. Evine dönmektense kız kardeşinin Nesim'in yanına gitmeyi tercih etti. Aniden ablasının geldiğini gören Nesim çok sevindi. Hemen o gün Hubup mesrurun evine koştu. Zavallı genç hasta yatıyordu. Sevgilisinin cariyesini görünce kendinde bir canlılık hissetti. Onu güler yüzle karşılayarak hanımını sordu. Hubup gülümseyerek ''Müjde'' dedi. ''Sevdiğiniz size geri döndü. Şimdi kız kardeşinin evinde sabırsızlıkla sizi bekliyor.'' Bunun üzerine Mesrur, sevgilisini daha fazla bekletmedi ve ayağa kalkarak giyindi. Hubub'la beraber genç kadının yanına koştu. İki sevgilinin buluşmaları çok azin ve heyecanlı olmuştu. 851. Gece Mesrur, ondan ümidini kesmiş olduğunu, kendisine kavuşunca artık ne olursa olsun ayrılmayacağını söyledi. Zeynül Mevasif de ona başından geçenleri anlattı ve Yahudi ile boşandığını söyleyerek ekledi. ''Artık evlenmemize bir engel kalmadı sevgilim.'' Buna çok sevinen Mesrur hemen o gün hazırlıklara başladı. Birkaç gün sonra Mesrur'la Zeynül Mevasif'in düğünleri yapıldı. İki sevgili balayılarını mutluluk ve neşe içinde geçirdikleri sıralarda Yahudi memleketine geri döndü. Bunu haber alan Zeynül Mevasif, cariyesi hububu bir kenara çekerek ''Yahudi'nin tekrar buraya gelmesi bizim için hayırlı bir şey değildir. Mutlaka beni arayacak, sen git ona görün. Benim öldüğümü söyle.'' Ve daha evvel mezarlıkta hazırlayacağın büyük bir çukuru göstererek oraya gömüldüğüme kendisini inandırmaya çalış diye tembih etti. Bunun üzerine hubub giyinerek sokağa çıktı. Eski oturdukları konağa gitti. Yahudi'yi orada buldu. Onu görür görmez ayaklarına kapanarak ağlamaya başladı. Ah hep sana yaptıklarımızın cezasını çekiyoruz. Hanımım Zeynül Mevasif buraya gelirken öldü. Ben de bir aydan beri hasta yatıyorum. Sizin geldiğinizi haber alınca sizden af dilemek için geldim. Yahudi'nin hala sevmekte olduğu eski karısının ölüm haberini duyunca rengi sarardı. Hubub'a dönerek sordu. Onu nereye gömdünüz? Mezarını biliyor musun? Hubub gözyaşlarını silerek cevap verdi. Evet biliyorum. Arzu ederseniz beraber gidelim göstereyim. Yahudi hemen ayağa kalktı. Hubub'la beraber mezarlığa gitti. Kurnaz cariye daha önce hazırlattığı derin bir çukuru göstererek karısının oraya gömüldüğünü fakat mezarının parasızlık yüzünden henüz yapılmadığını söyledi. Yahudi çukurun kenarına yaklaşıp karısının mezarına bakmak isterken o sırada arkasına geçen Hubub kendisini var kuvvet gücüyle itti. Yahudi birdenbire baş aşağı derin çukura yuvarlandı ve başı bir taşa çarpınca hemen o anda öldü. Bunu gören Hubub memnun bir halde oradan uzaklaştı ve Zeynül Mevasif'in yanına gidip Yahudi'nin akıbetini anlattı. Buna çok sevinen Zeynül Mevasif'in artık hayatta korkacak ve mutluluğuna engel olacak bir şey kalmamıştı. Mesrur'la ömürlerinin sonuna kadar mutluluk ve refah içinde yaşadılar. 852. Gece Ali Nurettin ile Meryem Zinnariye'nin hikayesi Bir zamanlar Mısır ülkesinde Tacettin adında çok zengin bir tüccar vardı. Seyahati çok seven ve yabancı memleketlerle ticaret yapan bu adamın Ali Nurettin adında oldukça yakışıklı, zeki ve terbiyeli bir oğlu vardı. Onu canı gibi severdi. Bir gün şehrin tanınmış tüccarlarının yetişmiş çocukları, meyvelerinin bolluğuyla ve manzarasının güzelliğiyle tanınmış bir bahçede bir ziyafet düzenlemişlerdi. Aralarında Ali Nurettin'in de bulunmasını arzu ederek babasından izin istemeye gittiler. Oğlunun ziyafete gelmesi için iznini rica ettiler. Taceddin, oğlunun akranları arasında kalbi kırılmasın diye izin verdi ve gerekirse harcaması için de cebine birkaç altın koydu. Ali Nurettin memnun bir halde arkadaşlarıyla beraber bahçeye gitti. Şehrin dışında bulunan bu cennet gibi bahçede etrafı çiçeklerle çevrili geniş bir kameriyede büyük bir ziyafet sofrası kurulmuştu. Gençler sofradaki yerlerini alarak büyük bir neşe içinde yemeklerini yediler. Onlara bostancı başıyla birkaç hizmetkar bakıyordu. Yemekten sonra hizmetçiler kahve getirdiler. Gençler birbirleriyle şakalaşıp eğlenerek kahvelerini içtiler. Biraz sonra Bostancı gümüş bir tepsi içinde içki getirdi. Billur kadehlere boşaltarak gençlere ikram etti. Sıra Ali Nurettin'e gelince delikanlı ''Ben ağzıma içki koymam, günahtır hem de zararlıdır.'' diyerek reddetti. Bostancı başı ''Efendimiz'' dedi. ''Allah affeder, hem siz fazla içecek değilsiniz ki zararı dokunsun.'' Ali Nurettin yine itiraz edecek oldu fakat arkadaşlarının ısrarları üzerine kadehi alıp bir yudum içti. Acı olduğu için geri kalanını içemedi. Bunu gören Bostancıbaşı hemen kameriyede bulunan bir dolabı açarak oradan biraz şeker alıp kadehe koydu. Ve buyurun küçük bey acı olduğu için içemediniz fakat şimdi tatlı oldu içebilirsiniz dedi. 853. gece Ali Nurettin kadehi içti. Biraz sonra arkadaşlarından birisi büyük yeminler ederek ona ikinci kadehi de içirdi. Bunu gören başka bir arkadaşı, şerefine kaldırdığı kadehi içmezse, kırılacağını söyleyerek Ali Nurettin'i bir emrivaki karşısında bıraktı. Delikanlı onu da içti. Böylece orada bulunan on gencin ikram ettikleri içki kadehlerini teker teker yuvarlamak zorunda kaldı. Ali Nurettin artık sarhoş olmuştu. İki arkadaşının omzuna tutunarak ayağa kalktı. ''Arkadaşlar'' dedi. ''Hepiniz iyi insanlarsınız. Bulunduğumuz yerde cennet gibi.'' Yalnız bir eksiğiniz var. İçki çalgız, çalgısız gitmez. Atlar bile ıslıkla su içer. Bunu duyan gençler ona hak verdiler. Bahçenin sahibi genç hemen bir eşeğe binerek şehre indi. Bir saat sonra yanında gayet güzel, sevimli ve ince belli bir kızla geldi. İnce mavi ipekli bir elbise giyen bu kız gençleri güler yüzle selamlayarak bir yere oturdu. Biraz sonra onu getiren genç, Güzelim dedi, seni buraya misafirlerime eğlendirmek için çağırdım. Sonra Ali Nurettin'i göstererek ekledi. Özellikle bu gençle ilgilenmelisin. Çünkü ilk defa böyle bir eğlenceye geliyor. Genç kız muhatabına sistemli bir tavırla bakarak ''O halde gelirken niye bunu bana söylemedin?'' ''Udumu da alırdım.'' dedi. Bostan sahibi afedersin unuttum. Bana yerini tarif et gidip getireyim.'' Bunun üzerine kız ona bir mendil verdi ve ''Bunu anneme göster. O hemen sana udumu teslim eder.'' dedi. Bostanın sahibi mendili alıp şehre yollandı. Bir saat sonra elinde Atlas'tan bir torbayla geldi. Torbayı kıza verdi. 854. Gece Çalgıcı kız Atlas torbadan çıkardığı udu kucağına alıp akordunu yaptı. Sonra çeşitli makamlardan şarkılar ve gazeller okuyarak gençleri eğlendirmeye başladı. Ali Nurettin, Çalgıcı kızın güzel sesine ve okuduğu şarkıların namelerine hayran kalmıştı. Dayanamayarak yanına sokuldu ve Ah bu güzel nameleri çıkaran ağzını öpeyim diyerek dudaklarından öptü. Çalgıcı kız bu yakışıklı ve toy delikanlıdan hoşlanmıştı. O da Udu'nu bırakarak delikanlıyı kucaklayıp öptü. Bunu gören diğer gençler onu kızla baş başa bırakmak için ayağa kalkıp gitmeye davrandılar. Ali Nurettin utandı. Onların gitmelerine engel oldu. Sonra udu alıp bir şarkıda kendi okudu. Çalgıcı kız Nurettin'in şarkısını çok beğendi. Üstündeki mücevherleri çıkarıp ona verdi. Al bunları, sana hediyem olsun. Bugüne kadar böyle ruhları fetheden bir şarkı dinlemedim. Ali Nurettin bu iltifatına teşekkür ederek mücevherleri iade etti. Ondan sonra kız udu alıp tekrar çalmaya ve gençleri eğlendirmeye başladı. Bu eğlence akşama kadar sürdü. Ortalık kararınca Ali Nurettin arkadaşlarından izin istedi. Eşeğine binip evine gitti. Eve gelince onu karşılayan annesi oğlunu kucaklayıp öpmek istedi. Ağzının içki koktuğunu görünce irkildi. ''Aman evladım, bugüne kadar böyle bir şey bilmiyordun. Bu zıkkıma ne, ne zaman alıştın?'' Ali Nurettin o sırada babasının geldiğini görünce cevap vermedi. Hemen odasına gidip yatağına uzandı. Taceddin karısına oğlunun neden yemek yemeden yattığını sordu. Kadın evladının suçunu gizlemek için başı ağrıyordu da onun içini yatmaya gitti, dedi. 855. Gece Tacettin oğlunun hastalığını merak ederek yanına gitti. Ağzının içki koktuğunu anlayınca tepesi attı. Çok dindar bir adam olduğu için oğlunun bu hareketine fena halde kızmıştı. Ağır sözlerle onu azarladı. Nurettin babasının bu haline sinirlendi. Kaldırıp bir tokat attı. Tokat babasının gözüne geldi ve adamı sakatladı. Adamcağız düşüp bayıldı. Karısı hemen koşarak kocasını ayıltmaya çalıştı. Sonra babasına el kaldıran oğlunu dövmek istedi. Taceddin karısına engel olarak onu odasına götürdü ve ''Ben yarın bu ahlaksızın cezasını veririm. Bana kaldırdığı elini keseceğim.'' deyince kadının da yüreği titredi. Çünkü kocası verdiği sözün gereğini mutlaka yapan bir adamdı. Kadın oğlunun sarhoşluğu geçinceye kadar başında bekledi. Kendine gelince ''Oğlum'' dedi. ''Hemen kalk kendini kurtar. Baban büyük yemin etti. Sabah olunca elini kesecek.'' Ali Nurettin hayretle annesinin yüzüne bakarak sordu. Neden elimi kesecek, ben ne yaptım ki? Bunun üzerine annesi ona sarhoşlukla babasına nasıl karşı geldiğini ve bir tokat atıp bir gözünü sakatladığını anlattı. Ali Nurettin yaptığına pişman oldu ve içkiye lanet etti. Bunu gören annesi, oğlum dedi. Zaman geçirmeden bu evi terk edip bir tanıdığın evine gizlenmeye bak. Babanı kararından vazgeçirinceye kadar orada kal." Sonra sandığını açarak oğluna 1200 altın verdi ve bunlardan bin altını sermaye, iki yüzünü de harçlık yapmasını söyledi. Delikanlı paraları alıp kemerine yerleştirdi. Annesiyle vedalaşarak şafakla beraber sokağa çıktı. 856. Gece. Ali Nurettin evden ayrılınca bir süre yolun ortasında ne yapacağını şaşırmış bir halde durdu. Sonunda sahile doğru yürümeye başladı. Bir süre sonra Bulak şehrine vardı. Orada fazla durmayarak İskenderiye'ye hareket eden bir gemiye bindi. Günün birinde gemi İskenderiye limanına varınca delikanlık araya çıktı. Düşünceli bir halde şehrin sokaklarını ve çarşılarını dolaşmaya başladı. Aktarlar çarşısına gelince oranın kahyası olan nur yüzlü bir ihtiyar karşısına çıktı. Merhaba evlat buraya ne zaman geldin diye sordu. Nurettin kendisini samimi bir şekilde karşılayan bu yaşlı adama Kahire'den bugün geldim diye cevap verdi. İhtiyar onu dükkanına götürerek, evladım dedi. Burada oturduğun sürece benim misafirimsin. Sen beni tanımazsın fakat ben seni tanırım. Baban Tacettin benim iyi arkadaşımdır. Bir zamanlar Kahire'ye alışveriş etmeye gelmiştim. Bir iş için bana bin altın lazım olmuştu. Baban o parayı bana senetsiz, kefilsiz verdi. O para benim çok içme yaradı, çok para kazandım. O sıralarda sen daha küçüktün, babanın o iyiliğini hiç unutmam. Nurettin bir baba dostuyla karşılaştığına çok memnun oldu. Kendisine teşekkür ederek sermaye olarak annesinin kendisine teslim ettiği bin altını verdi ve ''Bunlar yanınızda kalsın, uygun bir iş çıkarsa yapacağım.'' dedi. Böylece ihtiyarın evine yerleşip İskenderiye'de kendisine uygun bir işi aramaya başladı. Günün birinde çarşıda ihtiyarın dükkanında otururken bir İranlının gayet endamlı, genç ve güzel bir cariyeyi tellala verip satışa çıkardığını gördü. 857. Gece Çok geçmeden halk bu eşsiz Dilber'in etrafını çevirerek fiyatını arttırmaya başladı. 956'nı bulunca İranlı Tellal'a seslendi. Cariye'ye danışmadan onu satma. Bunun için kendisine söz verdim. Onu ancak kendisinin hoşlanıp beğendiği müşteriye satacağım. Bunun üzerine Tellal Cariye'ye dönerek en son fiyatı veren ihtiyarı gösterdi ve bunu kabul edip etmeyeceğini sordu. Cariye, benim gibi genç bir kızı böyle ihtiyar bir kimseye vermek doğru olur mu? Cevabını verince fazla para veren diğer bir ihtiyarı göstererek buna ne diyeceğini sordu. Cariye onu da kabul etmedi. Buna kızan Telal, sana da müşteri beğendiremiyoruz ki diyerek genç kızla tartışmaya başladı. Cariye Tellal'la çekişirken gözü Ali Nurettin'e ilişti. Bu yakışıklı boylu posto delikanlıya aşık oldu. Tellal'a dönerek kendisini bu gence satmasını söyledi. Telal bu genç buranın yabancısıdır. Arttırmaya da katılmadı. Seni almak isteseydi az çok bir fiyat verirdi. Deyince Cariye parmağından kıymetli bir yakut yüzük çıkarıp Tellal'a uzattı. Bu genç beni satın alırsa bu yüzük benden sana hediye olsun dedi. Tellal memnun oldu. Cariye'yi alıp Ali Nurettin'in yanına götürdü. Cariye Nurettin'e gülümseyerek Ey güzel delikanlı niye bana talip olmadın yoksa hoşuna gitmedin mi? diye sordu. Ali Nurettin Allah'ın özene bezene yarattığı bu harikulade güzel cariyeye bakarak ''Ey dilberler dilberi'' dedi. ''Ben bu diyarın yabancısıyım. Onun için sana talip olmadım.'' 858. gece Bunun üzerine cariye cilveli bir tavırla ona şu teklifte bulundu. ''Aslanım, sen fiyat artır ki alıcılar hevese gelsin. Ben de böylece kendime uygun bir müşteri bulayım.'' Ali cariyeyi kırmak istemedi. Tellala son verilen fiyatı sordu. 950 altın deyince Ali Nurettin peki o halde ben 1000 altın veriyorum dedi. Cariye'nin yüzü güldü. Tellala seslendi. Ben kendimi bu delikanlıya sattım. Ali Cariye'nin üzerinde kaldığını görünce ihtiyar aktara emanet bıraktığı 1000 altını alarak Tellala verdi ve Cariye'yi alıp odasına götürdü. Cariye gencin fakir odasını görünce şaşırarak beni niye evine götürmüyorsun diye sitem etti. Ali içini çekerek güzelim, dedi. Ben sana bu memleketin yabancısıyım. Buraya daha yeni geldim, dedim. Bir baba dostunun evinde misafir olarak oturuyorum. Cariye delikanlının saçlarını okşayarak, üzülme, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur, derler. Memleketine gidinceye kadar bu yer bize kafidir. Yalnız, şimdi çarşıya git, bize biraz kebaplık, et, içki ve meyve getir, dedi. Ali, boynunu bükerek, bu dediklerini almak için param yok. Bin altınım vardı, onu da ''Seni satan İranlıya verdim.'' dedi. Cariye biraz düşündükten sonra sordu. ''Peki borç alacak bir yerin yok mu?'' ''O bahsettiğim ihtiyar aktardan başka tanıdığım da yok.'' ''Güzel, git o adamdan borç al ve dediklerimi getir. Sonra çaresine bakarız.'' 859. Gece Ali Nurettin hemen sokağa çıktı. İhtiyarın dükkanına giderek yanına oturdu. Söz açmaya zaman bulmadan ihtiyar sordu. ''Evladım, benden aldığın bin altınla ne satın aldın?'' Ali Nurettin başını önüne eğerek mahcup bir tavırla karşılık verdi. ''Çok güzel bir Rum cariye aldım.'' İhtiyar esefle başını sallayarak ''Oğlum'' dedi. ''Bu memlekette Rum cariyelerinin değeri yüz altından fazla değildir. Toyluğundan yararlanarak seni aldatmışlar. Bununla beraber eğer hoşuna gittiyse bu gece yanında kalsın. Yarın onu eksiğine fazlasına bakmadan satmanın yolunu ararız.'' Ali ihtiyarın bu sözlerini duyunca ''Peki'' dedi. ''Yalnız siz bana bugün 50 dinar borç verin de harçlık yapayım. Yarın cariyeyi sattığım zaman geri veririm.'' İhtiyar Ali'nin istediği paraları verdi. ''Al sana 50 dinar veriyorum. Yalnız sen bu cariyeyi çabuk elinden çıkar yoksa her gün gelip benden böyle borç para isteyeceksin. Gerçi ben sana para veririm fakat bir gün olur veremeyeceğim tutar. Bunu düşün taşın.'' Ali ihtiyarın verdiği paraları alıp çarşıya uğramadan eve geldi. Cariye... Ali'ye bu paranın 30 dinarıyla yiyecek ve içecek almasını, kalan 20 dinarıyla da beş renk ipek ibrişim almasını söyledi. 860. gece Delikanlı hemen çarşıya gidip, cariyenin istediği şeyleri alıp getirdi. Rum kızı kollarını sıvıyarak kısa bir süre içinde güzel bir sofra hazırladı. Delikanlı ile karşı karşıya geçip, yiyip içmeye ve eğlenmeye başladılar. Ali Nurettin, içkinin etkisiyle biraz uykuya dalınca, Adı Meryem Zinnariye olan cariye, ipek ibrişimleri çıkardı. Yanında bulunan şişlerde bir iki saat içinde oldukça güzel bir kemer işledi. Onu bitirdikten sonra yastığının altına sakladı. Ve o sırada uyanan Ali Nurettin'in yanına giderek, ona hayatının en mutlu ve heyecanlı dakikalarını yaşattı. Ali Nurettin, satın aldığı bu cariyeye derin bir aşkla bağlandı. Sabah olunca, Meryem gece işlemiş olduğu ipek kemeri yastığın altından çıkararak Ali'ye verdi ve ''Bunu al çarşıya götür. Yirmi altından aşağı fiyat verirlerse satma.'' diye sıkı sıkı tembih etti. Genç kahvaltısını yaptıktan sonra çarşıya gitti. Kemeri Tellal'a vererek satmasını söyledi. Çok geçmeden Tellal ona yirmi altın getirdi. Ali kemerin bu kadar edeceğini hiç ummuyordu. Sevinç içinde. İbrişimci dükkanına gitti. Bütün paralarla ibrişim alıp Meryem'e götürdü. Meryem, bütün parayı harcadın. Bari bugün de o ihtiyar baba dostundan 30 dinar borç al. Onunla yiyecek vesaire alalım. Yarın satacağım kemerin parasıyla bütün borcunu ödersin." dedi. 861. gece. Ali Nurettin yüzünü kızartarak ihtiyar aktarın yanına gitti. Hatrını sorduktan sonra ondan 30 dinar borç alarak Meryem'in ısmarladığı öteveriyi aldı. Meryem sevgilisinin getirdiği yiyecek ve içeceği alarak güzel bir sofra hazırladı. Yemekten sonra hafif bir uykuya dalınca Rum cariye ibrişimleri eline alarak bir tane daha güzel bir kemer işledi. Sonra sevgilisinin yanına girip yattı. Ertesi sabah Ali Nurettin kemeri alıp çarşıya gitti. Onu aynı tellala verip sattırdı. Aldığı parayla ihtiyarın borcunu ödedi. Yaşlı aktar parayı alırken evladım dedi. Galiba cariyeyi sattın. Ali Nurettin gülümsedi. Amcacım, insan hiç canını satar mı? diyerek her şeyi anlattı. İhtiyar buna çok sevindi. Ona başarılar ve mutluluklar dileyerek başı sıkıştığı zaman kendisini yoklamasını söyledi. Ali de öte alarak eve döndü. Bu durum tam bir yıl devam etti. Günün birinde Meryem, Ali'ye bugün kemeri satıp parasını aldıktan sonra bana altı renk ibrişim al. Bu sefer sana güzel bir yemeni işleyeceğim. Şimdi aklıma geldin, diye tembih etti. Ali kemeri yine sattı. İbrişimciye uğrayıp Meryem'in istediği ibrişimleri aldı ve götürdü. Rumcari'ye memnun oldu. Yemekten sonra oturup onu işledi. Ertesi gün Ali o güzel Yemeni'yi alıp çarşıya götürdü Tellal'a verdi. Yemeni'yi Tellal'ın elinde gören halk başına üşüştü. Şimdiye dek böyle zanaatkâhane işlenmiş bu kadar zarif ve güzel bir Yemeni görmemişlerdi. Ali onu çok yüksek bir fiyata satarak evet döndü. 862. Gece Bir gece Ali uyurken birdenbire Meryem'in hıçkırık sesleriyle uyandı. Sevgilisine neden ağladığını sordu. Güzel cariye bir iç çekerek ayrılık aklıma geldi. Onun için ağlıyorum dedi. Ali Nurettin onu teselli etti. Biz birbirimize büyük bir aşkla bağlıyız. Dünyada hangi kuvvet bizi birbirimizden ayırabilir? Meryem başını salladı. Feleğe güven olmaz. Evet ben de seni çıldırasıya seviyorum. Fakat su uyur düşman uymaz derler. Belli olmaz ki belki bizim de düşmanlarımız vardır. Ve biraz durduktan sonra ekledi. Bu gece içimde tuhaf bir korku ve endişe var. Sana da şunu söyleyeyim ki bir gözü kör, sol ayağı topal, yaşlı bir Frank'ten kendini koru. Bu uğursuz adamın buralarda dolaştığını gördüm. Beni aradığına, hatta sırf benim için bu diyara geldiğine eminim. Sana tekrar ediyorum. Kesinlikle bu adamla konuşma ve ona yüz verme. Ali sevgilisinin bir ipek yığınına benzeyen sarı saçlarını okşayarak sen merak etme güzelim, Tanrı bizi bu adamın şehrinden korusun diyerek sevgilisinin mercan dudaklarına bir, bir buğse kondurdu. Ertesi gün Ali Nurettin yine Meryem'in işlemiş olduğu Yemeni'yi alıp çarşıya götürdü ve tellala verdi. Kendisi de bir şadırvanın kenarına oturdu. O gece uyumadığı için gözleri gayri ihtiyari kapandı. Aradan çok geçmeden bir takım ayak sesleriyle gözlerini açtı. Kıyafetlerinden Frenk oldukları anlaşılan yedi kişinin yanına yaklaştıklarını gördü. Onlara dikkatli bakınca Meryem'in bahsettiği o kör gözlü ihtiyarın da aralarında bulunduğunu fark etti. Hemen kalkıp oradan uzaklaşmak istedi. Kör gözlü adam önüne geçti ve ''Bizi görünce neden kaçıyorsun? Biz insan yemeyiz.'' dedi. O sırada yanlarına gelen Tellal'ın elindeki yemeniyi gösterip ekledi. Satılığa çıkardığın bu yemeniyi kim işledi? Ali ufak bir tereddütten sonra cevap verdi. Annem işledi, dedi. 863. gece. Kör gözlü Frank, Yemeni'yi eline alarak evirip çevirdi. Delikanlı, bu Yemeni'yi bana 500 altına satar mısın? Ali reddetti. Hayır, satmam. Frank, pişkin bir tavırla. O halde 100 daha vereyim, dedi. Ali gene kabul etmeyince Frank, 1000 altına kadar çıkardı. Delikanlının bunu da reddettiğini gören çarşı esnafı onun başına toplanarak... ''Bu kadar fiyat veren kimseye satılğa çıkarılan malı vermemek ticaret ahlakına uygun değildir.'' diyerek satması için hep birlikte ona baskı uygulamaya başladılar. Ali Nurettin bu kadar ısrar karşısında dayanamayarak tek gözlü Frenke Yemeni'yi sattı ve bin altına aldı. Bunun üzerine tek gözlü adam çarşı esnafına dönerek ''Meslektaşlar'' dedi. ''Bugün sizin şerefinize bir ziyafet vereceğim. Ali de almak şartıyla buyrunuz gidelim.'' dedi. Ali Nurettin ne kadar itiraz ettiyse de esnafın ısrarı üzerine kabul etmekten başka çare bulamadı. Çarşı esnafı, sen neden bu Frank'ten korkuyorsun, biz seninle değil miyiz? diyerek onu aldılar ve tek gözlü Hristiyan'ın özenli ve iyi döşenmiş evine götürdüler. 864. gece Hristiyan misafirlerine büyük bir ziyafet sofrası kurdurtmuştu. Sofrada çeşit çeşit yemekler ve meyveler vardı. Bir ara eski bir fıçı şarap çıkararak onlara içki ikram etti. Hristiyan'ın misafirleri, başta Ali Nurettin olmak üzere, çok geçmeden içtikleri şarabın etkisiyle sarhoş olmaya başladılar. Bu fırsatı bekleyen tek gözlü Hristiyan, Ali Nurettin'in yanına yaklaşarak şu teklifte bulundu. ''Geçenlerde bin altına satın aldığın cariyeyi bana on bin altına satar mısın? Nasıl olsa sen ondan hevesini aldın. Bir yıldır yanındadır.'' Sarhoş olan Ali Nurettin Hristiyan'ın elini sıkarak, ''Peki'' dedi, ''Sattım. Hadi çabuk altınları getir.'' Hristiyan hemen orada bulunan esnafları bu satışa şahit gösterdi. Ertesi gün ayılıp evine gitmeye davranan Ali Nurettin'in önüne çıkarak elinde tuttuğu altın keselerini uzattı. Ali Nurettin hayretle bu paraları kendisinin için verdiğini sordu. Tek gözlü Hristiyan gülümseyerek cevap verdi. Bu paralar dün gece bana sattığın cariyenin bedelidir. Hadi git işine. Ben sana bir şey satmadım." deyince Hristiyan o sırada uyanan misafirleri göstererek onların bu satışa şahit olduklarını söyledi. Misafirlerin hepsi Hristiyan'ı onayladılar ve Ali'ye dönüp sen haksızsın arkadaş dediler. Bin liraya satın aldığın ve bir yıl beraber yaşadığın bir cariyeye bu adam on bin altın veriyor ve sen kabul etmiyorsun. Sen onu ver biz sana ondan daha güzel bir cariye alırız. Kalan parayla da ticaret yaparsın demeleri karşısında Hristiyan'ın teklifini kabul etmek zorunda kaldı. 865. Gece Biz gelelim evde yalnız ve merak içinde olan Meryem'e. Tek gözlü Hristiyan'ın ziyafet gecesinde sarhoş olan Ali geceyi orada geçirmişti. Meryem geç vakti kadar beklediği halde sevgilisinin gelmediğini görünce meraklanarak ağlamaya başladı. Onun sesini duyan ihtiyar aktarın karısı yanına koştu. Kızım ne oldu neden ağlıyorsun? Meryem hıçkırıklarını zor tutarak cevap verdi. Efendim bu gece gelmedi içime doldu. Mutlaka düşmanları kendisine bir tuzak kurmuşlar ve beni sattırmışlardır. İhtiyar kadın onu teselli ederek, ''Kızım'' dedi, ''Kendini kötü düşüncelere ve evhamlara kaptırma. Efendin seni canı gibi seviyor. Seni satmak aklından bile geçmez. Ben onun nereye gittiğini biliyorum. Dün gece bütün tüccarlar bizimki de dahil bir yere davetliydiler. Hepsi orada kaldılar.'' Bu sözlerle teselli bulan Meryem yatağına girdi. Korkunç rüyalar görerek sabahı zor etti. Güneş doğar doğmaz uyandı. Tencerenin yanına geçerek sevgilisini beklemeye başladı. Biraz sonra sokağın başında Ali Nurettin ile tek gözlü Hristiyan göründü. Meryem'in yüreği hızla çarpmaya ve vücudu bir hazan yaprağı gibi titremeye başladı. Bunu gören komşusu ihtiyar kadın, kızım yine ne oldu sana, neden rengin sarardı diye sordu. Güzel Meryem içini çekerek şu beyitleri okudu. Yuvada bir kuş gibi cıvıldardım öterdim. Kalbimi, ümidimi, nem varsa ona verdim. Birdenbire kırıldı işte kolum kanadım. Hayatın uçurma gidiyor adım adım. 866. Gece Aktar'ın karısı Meryem'in tahmininde yanılmadığını anlamıştı. Kadere boyun eğmek gerektiğini söyleyerek tamamen ümitsizliğe düşmemesini tavsiye etti. O sırada Ali Nurettin içeri girmişti. İki gözü iki çeşme ağlıyordu. Meryem koşarak boynuna sarıldı ve ''Beni sattın değil mi?'' diye sorunca yaptığına pişman olmuş olan delikanlı nasıl tuzağa düşürüldüğünü ve emrivaki karşısında kalıp onu ne şekilde sattığını anladı. Meryem bu sözleri duyunca yüreğine bir ok saplanmış gibi oldu. Ah sevgilim, dedi. Ben sana bu adamın şerrinden kendini korumanı tembih etmemiş miydim? Ali Nurettin ona hak vererek doğru diye cevap verdi ve onu bağrına basarak ekledi. Kader insanın gözünü bağlıyor, felakete rıza göstermek gerek. O sırada yanlarına gelen tek gözlü Hristiyan, genç kadının gönlünü yapmak için elini alıp öpmek istedi. Meryem ona bir tokat attı. Hristiyan sinsi sinsi gülerek özür diledi ve ''Kabahat benim değildir. Ali Nurettin seni gönül rızasıyla sattı. Herhalde senden usandı. Neyse, her şeyde biz, hayır vardır. Gideceğin yer senin öz yurdundur. Annen ve baban senin için gece gündüz ağlıyorlar.'' 867. Gece Oysa Meryem Zinariye'nin çok garip ve ilginç bir macerası vardı. Mısırlı tüccarın oğlu tarafından satın alınmadan önce başından birçok olaylar geçmişti. Meryem, Frank kralının tek kızıydı. Onu çok seven babası, terbiye ve tahsiline fazlasıyla özen göstermiş, ona zamanının bütün bilgilerini ve güzel sanatlarını öğretmişti. Bu yüzden onun işlediği örgüler, nakışlar dünyada benzersizdi. Zamanında ondan başka böyle sanatlı el işleri yapan kimse yoktu. Kral kızını o kadar seviyordu ki ona birçok prensler, asilzadeler talip olduğu halde yanından ayrılacak diye kimseye vermiyordu. Günün birinde Prenses Meryem hastalandı. Memleketin bütün hekimleri onu tedavi etmek için ellerinden gelen çabayı harcamışlardı. Prenses hastayken iyi olursa bir adada bulunan mukaddes bir manastırı ziyaret edeceğini adamıştı. Bunun üzerine Meryem iyileşince adağını yerine getirmek amacıyla maiyetiyle birlikte bir gemiye binip kutsal manastıra hareket etti. Yolda bir esirci gemisinin saldırısına uğradı. İyi silahlanmış olan esirciler Meryem'i ve beraberinde gelen birçok Frank kızını esir aldılar ve Tunus şehrine götürüp satılğa çıkardılar. Meryem'i Kirvan şehrinde ticaretle uğraşan bir İranlı aldı. Bu yaşlı ve hasta adam Meryem'e sanki evladı gibi davranmaya başladı. Bir gün işi bozulunca Meryem'e kızım dedi. Ben artık hem ihtiyarladım hem de işlerim bozuldu. Seni İskenderiye'ye göntürüp satacağım. Ancak seni çok sevdiğim için ve bana yaptığın hizmetlere karşılık olarak yalnızca hoşuna giden bir alıcıya satacağım ki mutlu olasın. 868. gece. Meryem ihtiyar İranlı'nın bu hareketinden memnun oldu. Onunla beraber İskenderiye'ye geldi ve orada anlattığımız gibi Ali Nurettin tarafından satın alındı. Kral kızının bir esir gemisinin eline düştüğünü ve bilinmeyen bir yere götürüldüğünü öğrenince dünyanın her tarafına adamlar salıp onu arartmaya başladı. Sonunda günün birinde İskenderiye'de olduğunu haber aldı. Hemen kurnazlığıyla ve başarısıyla tanınmış olan tek gözlü vezirini yanına birkaç kişi katarak bu işle görevlendirdi. Kızının kurtarılması için hiçbir maddi fedakarlıktan çekinmemesini söyledi. Tek gözlü vezir adamlarıyla beraber İskenderiye'ye hareket etti. Orada kısa bir süre içinde yaptığı soruşturma ve prenses Meryem'in özel kemer işlemeleri sayesinde nerede olduğunu ve kime satıldığını öğrendi. Her gün çarşıya inen Ali Nurettin'i gözetlemeye başladı. Sonunda bilindiği gibi Meryem'i parayla geri almayı başardı. Meryem babasının veziriyle bir hayli tartıştıktan sonra onunla memleketine dönmeyi kabul etti. Bir yıl beraber mutlu bir hayat yaşadığı ve çılgınca sevdiği Ali Nurettin'le vedalaşarak tek gözlü vezirle limana indi. Orada kendilerini bekleyen gemiye bindiler. Gemi İskenderiye sularından ayrılınca Meryem dayanamayarak ağlamaya ve o sırada kendisine mendil salyan sevgilisi Ali'ye hitaben ''Allah biliyor, ben aşkına sadık olarak senden ayrılıyorum. Daima senin olarak kalacağım.'' dedi. Ali Nurettin ise üzgün ve bitkin bir halde sendeliğe sendeliğe birçok tatlı hatıraları barındıran evine döndü. Meryem'in bıraktığı eşyaları öpüp koklayarak Bağrına basıp ağlamaya başladı. 869. Gece Sonunda Ali orada durmaya daha fazla dayanamayarak bir çılgın gibi sokağa çıktı. Yolda hem yürüyor hem de Meryem diye söylenerek dövünüyordu. Deniz kenarına gelince karşısına yaşlı bir Bahriyeli çıktı. Oğlum dedi. Tek gözü Hristiyan'la gemiye binip giden cariye için alıyorsun galiba. Ali bunları duyunca baygınlıklar geçirdi. Onun bu haline acıyan ihtiyar denizci kendisini teselli ederek kıyıda demirli duran bir gemiyi gösterdi. Üzülme evlat, ben kaptanım, şu gördüğün gemi benimdir. Yarın Allah kısmet ederse o sevdiğin cariyenin memleketine gidiyoruz. İstersen seni oraya götürürüm. Kaptanın bu teklifine sevinen Ali, ertesi gün yol hazırlığını yaparak rıhtıma geldi. Gemiye çıkıp oturdu. Biraz sonra gemi yelkenleri açıp yola çıktı. 51 günlük yolculukları rahat geçti. Sonunda karşılarına büyük bir korsan gemisi çıktı. Kaçmaya zaman kalmadan bütün gemi yolcularıyla birlikte korsanların eline esir düştü. Korsanlar aldıkları esirleri Meryem'in ülkesine götürüp bir kaleye hapsettiler. 870. Gece Tek gözlü vezir memleketine varınca doğruca kralın huzuruna çıktı. Kızını bulduğunu ve beraberinde getirdiğini müjdeledi. Kral büyük bir sevinç içinde yıllarca hasret kaldığı kızını karşılayarak barına bastı. Sonra başından geçenleri sordu. Prenses Meryem bütün macerasını anlatıp İskenderiye'de kendisini satın alan bir gençle karı koca gibi yaşadığını ekledi. Kızının artık bakire olmadığını anlayan kralın buna fena halde canı sıkıldı. Rahipleri sarayına çağırarak onlara prensesin başından geçenleri anlattı ve günahının çıkarılması için ne yapılması gerektiğini sordu. Baş rahip biraz düşündükten sonra ''Kral hazretleri'' dedi. Kızınız yabancı bir kimseye zevcelik ettiği için mundar olmuştur. Günahının affedilmesi ve temizlenmesi için yüz Müslümanın öldürülmesi gerekir. Bunun üzerine kral, korsanlarının esir alıp kalede hapsettikleri İskenderiyeli tüccarların ve denizcilerin idam edilmelerini emretti. 871. Gece Günahsız esirler hemen kaleden çıkarıldı ve birer birer idam edildi. Ali Nurettin esirlerin en genci olduğu için en son olarak idam sehpasına getirildi. O sırada yaşlı bir rahibe koşa koşa orada bulunan kralın yanına geldi. Ey haşmetli kralımız, prensese kavuştuğunuz takdirde kilisemize hizmet etmek üzere bana beş esir göndereceğinizi vaat etmiştiniz. O esirleri almaya geldim. Deyince kral Ali Nurettin'i göstererek esirlerden sağ olarak bir bok aldı dedi. Biraz geç gelseydin onu da bulamayacaktın. Şimdilik bunu al da işini görsün. Muhafızlara dönüp Ali'yi ihtiyar rahibeye teslim etmelerini emretti. Rahibe Ali Nurettin'i alıp kiliseye götürdü. Üstündeki temiz elbiselerini çıkarıp kilise hizmetkarına mahsus olan bir elbise giydirdi ve ona yapacağı işler hakkında açıklama yaptı. Ali Nurettin, kendisini ölümden kurtaran rahibenin verdiği işleri görmeye başladı. Sekiz gün sonra ihtiyar rahibe yanına geldi. Ona iki akçe vererek, oğlum dedi, bunları al çarşıya git ve harca. Bugün buraya Prenses Meryem'le Nedimeleri gelecekler, seni burada görmesinler. Ali, rahibenin verdiği parayı alarak sokağa çıktı. Biraz dolaştıktan sonra kimseye görünmeden usulcacık kiliseye döndü. Ali Nurettin'in kilisede sevgilisini görünce aklı başından gitti. Fazla dayanamayıp, ah Meryem diye haykırmaya başladı. Prensesin Nedimeleri bunun üzerine hemen Ali'nin üzerine yürüyerek onu yumruklamaya başladılar. O sırada başka bir işle meşgul olan Meryem, Birdenbire Nedimelerinin kilisenin bir köşesinde duran bir adamı dövdüklerini görünce merak ederek o tarafa koştu. Ali Nurettin'i görür görmez tanıdı fakat bunu belli etmedi. Kızları dağıtarak ben onun konuştuğu dilden anlarım dedi. Siz çekilin onu sorguya çekeyim. Bakalım ne istiyormuş. Zavallı, deliye benziyor. 872. gece Prenses gencin yanına yaklaşıp yavaşça sordu. Ali sen misin? Buraya ne zaman geldin? Ali, kızların yanında Meryem'in dediği gibi kendini deli gibi göstermek için çılgınca hareketler yapmaya başladı. Bunun farkına varan Meryem usulcacık ona şunları fısıldadı. Bu gece beni kilisenin sağ tarafında bulunan küçük odada bekle. Sonra Ali'nin yanından ayrılarak Nedim katıldı ve dediğim gibi bu adam deliymiş, İyi ki bize saldırmadı. Sonra bir şey hatırlamış gibi birdenbire ekledi. Ben bu gece burada kalıp ibadet edeceğim. Ortalık kararınca Prenses Meryem'in Nedimeleri kendilerine ayrılan odalarına çekildiler. Meryemse gece yarısına kadar ibadet etti. Kilisede uyanık kimsenin bulunmadığına kanaat getirince küçük odaya gitti. Orada kendisini sabırsızlıkla bekleyen Ali'ye kavuştu. İki sevgili sabaha kadar baş başa oturup birbirlerine karşı duydukları hasreti gidermeye çalıştılar. Sabah olunca Meryem Ali'ye dönerek ''Sen herhalde şehri biliyorsun'' dedi. Yarın akşam kilisedeki adamlara ayrılan adak sandığında bulduğun para ve mücevherleri alıp gizli kapıdan kaç. Oradan sahile git. Kıyıda küçük bir geminin durduğunu göreceksin. Bu gemide bir kaptanla on tayfa var. Kaptan seni görünce elini uzatacak. Sen de tereddüt etmeden elini uzatırsın. Böylece seni kurtaracak gemiye ulaşmış olursun. Sakın yarın akşam dediğimi unutup uyuma. 873. Gece Meryem Ali'nin yanından ayrılıp kızların odasına gitti. Orada biraz dinlendikten sonra hep birlikte saraya döndüler. Ali, kilisenin kapısını açıp ortalığı temizlediği sırada ihtiyar rahibe geldi. Gencin yüzüne bakarak sordu. ''Oğlum, dün akşam neredeydin, nerede yattın?'' dedi. Ali Nurettin yapmacık bir tavırla karşılık verdi. ''Dün akşam prensesin buraya geldiğini görünce dışarı çıktım ve sokaklarda zaman geçirdim.'' Baş rahibe ciddi bir tavırla ''Çok iyi ettin, prenses seni görseydi öldürürdü.'' dedi. Ali Nurettin sesini çıkarmadı. Akşama kadar işlerine baktı. Rahibeler uyuyup el ayak çekilince adak sandığındaki kıymetli mücevherleri aldı ve gizli kapıdan sahile çıktı. Orada bir geminin beklediğini gördü. Gemide uzun sakallı bir kaptanla on tayfa vardı. Sakallı kaptan onu görünce elini uzatıp gemiye aldı ve tayfalara dönerek hızla yelkenleri açmalarını emretti. Tayfalar itiraz ederek ''Biz nasıl hareket edebiliriz?'' Kral yarın gelip bu gemiyle bir gezinti yapacak dediler. Bunun üzerine sakallı kaptan kılıcını çekti ve ilk itiraz eden tayfanın kellesini uçurdu. Başka bir tayfa bir şey söyleyecek oldu. Kaptan onu da arkadaşının akıbetine uğrattı. Böylece gemideki tayfaların hepsi yok edildi. Gemide sakallı kaptan ve Ali Nurettin'den başka kimse kalmadı. 874. Gece Kaptan gemideki tayfaları birer bahaneyle yok ettikten sonra Korku ve heyecandan olduğu yerde sinmiş olan Ali'ye seslendi. Hadi kak, dümeni tut. Ali dümeni aldı. Kaptan da yelkenleri açıp gemiyi hareket ettirdi. Şimdi gemide kalan iki kişi birbiriyle konuşmuyor, görevlerinden başka bir şey düşünmüyorlardı. Gemi Frank kralının kara suralarından ayrılınca kaptan Ali'nin yanına geldi. Seri bir hareketle takmasa kahve ve çıkardı. Ali Nurettin birdenbire karşısında sevgilisi Meryem'i görünce hayretten ağzı açık kaldı. Onu kucaklayarak, ah sevgilim sen ne marifetli kızsın dedi. Elinde kılıç tayfaları birer birer öldürürken beni öyle korkutmuştun ki. Meryem Ali'yi öperek senin için bütün Frank ülkesini yok etmeye hazırım dedi. Ben yalnız nakış işlerine değil silah jörlüğü, denizciliği de mükemmel bilirim. Sonra babasının sarayından kaçırdığı ve büyük bir servet değerinde olan altın ve mücevherleri Ali'nin kiliseden getirdiği kıymetli eşyalarla birleştirdi. Güvenli bir sandığa koydu. Sonra sevgilisine dönüp bu kıymetli mücevherat bize ileride lazım olacaktır. Şimdi İskenderiye'ye varıncaya kadar görevimizden başka bir şey düşünmeyelim dedi. İşinin başına geçerek yelkenleri idare etmeye başladı. Ali de dümenin başından ayrılmıyordu. Sonunda günün birinde gemi İskenderiye limanına vardı. Karaya inecekleri zaman Ali sen burada kal ben gidip sana kadın elbiseleri alayım da şehre öyle çık dedi. Meryem Ali'ye hak verdi. Yalnız çabuk ol fazla oyalanma malum. Dünyanın binbir hali vardır. Frank kralı kızının kaçtığını, gemisinin tayfalarıyla birlikte yok olduğunu haber alınca memleketinin her tarafına adamlar saldı. Kızını araştırmaya başladı. Ertesi gün kilisedeki esirin de adak sandığındaki mücevheratı alıp firar ettiğini öğrenince adam akıllı sinirlendi. Korsanlara esirin nereli olduğunu sordu. İskenderiyeli olduğunu öğrenince Hemen liman nazırını çağırarak sert bir sesle "Kızımın kaçmasından sen sorumlusun." dedi. "Eğer onu gittiği yerden çevirmezsen seni idam ederim. Prenses o İskenderiyeli esirle kaçmıştır. Ona göre hareket et." Liman nazırı işin ciddiyetini anladı. Kaçan esirin İskenderiyeli olduğunu anlayınca en hızlı birkaç gemiyi hazırlayıp tek gözlü vezirle birlikte hemen o gün yola çıktılar. 875. gece Ali Nurettin ile Meryem'in binmiş oldukları gemiye İskenderiye Limanı'nda yetiştiler. O sırada Ali karaya inmiş olduğu için Meryem yalnız başına korumasız olarak kalmıştı. Kralın gemisinden hemen bir sandal indirip Meryem'in bulunduğu geminin yanına gönderdiler. Sandaldaki tayfalar Meryem'in tek başına olduğunu görünce onu zorla alıp gemilerine götürdüler. Liman nazırı işlerin yolunda gittiğine memnun oldu. Tayfalara hemen yelkenleri açıp memleketlerine dönmelerini emretti. Gemi Frank ülkelerine varınca liman nazırıyla tek gözlü vezir, Frenses Meryem'i alıp babasının huzuruna çıkardılar. Frank kralı kızını görünce sinirle bağırdı. Neden memleketini ve aileni terk edip yabancı bir adamla kaçtın? Ve kılıcını çekerek onu öldürmek istedi. Meryem babasının ayaklarına kapanarak yalvarmaya başladı. Babacım ben kendim kaçmadım. Bir gece kilisede ibadet ederken tanımadığım birkaç kişi üzerime saldırdılar. Bağırmamam için ağzımı kapayıp beni bir gemiye götürdüler. Beni kurtardığına çok sevindim. Kral kızının bu yalvarmasına ve gözyaşlarına acımayarak onu cellata teslim etmek istedi. O sırada orada bulunan ve Meryem'e öteden bir aşık olan tek gözlü vezir ona yardım etmek istedi. Hükümdarımız dedi. Siz onu benimle evlendirin, ben onu tövbekar ettirir, kendisine İskenderiyeli gence unuttururum de öyle bir saray yaptırırım ki onu oradan kimse kaçıramaz. Kral bu sözlerle ikna olmuş olmalı ki hemen keşişleri çağırıp kızını affettiğini ve veziriyle evlendirmek istediğini söyleyip nikahlarının kıyılmasını emretti. 876. gece. Ertesi gün Prenses Meryem'le tek gözlü vezirin evlenme töreni yapıldı. Birkaç hafta sonra da vezirin yaptırdığı saray saraya taşındılar. Meryem Orada sanki bir kürek mahkumu gibi Kötü bir hayat geçirmeye başladı Biz gelelim Ali Nurettin'e Zavallı genç Hiçbir şeyden habersiz Eski tanıdığı aktarın evine gitti Bıraktığı eşyalardan bir takım Kadın elbisesi alarak limana geri döndü Geminin demirlediği yere varınca Birkaç tayfanın hararetli hararetli Konuştuklarını Geminin de yerinde yerler isteğini gördü Buna fena halde canı sıkıldı Beyninden vurulmuşa döndü Tayfaların yanına sokularak Gel kendinin nereye gittiğini sordu. Tayfalar tartışmayı bırakarak etrafını sardılar. İçlerinden yaşlı birisi başını esefle sallayarak ''Biraz önce onu konuşuyorduk.'' dedi. Buraya Frank korsan gemileri geldi. Gözümüzün önünde koca bir gemiyi içinde bulunan kızla beraber kaçırdılar. Kimse onlara karşı çıkamadı. Memleketimizde deniz korsanlarının haddini bildirecek kimse yok mu? Ali Nurettin bunu duyunca düşüp bayıldı. Tayfalar onu zorla ayıltarak üzüntüsünün nedenini sordular. Genç adam başından geçenleri anlattı. Tayfalar, arkadaş, dediler. Biraz da suç sende. Kızı gemide niye yalnız bıraktın? Hem geldiği elbiseyle şehre çıksa ne olurdu? 877. Gece O sırada oraya gelen aktar, Nurettin'in bu acı macerasını öğrenince, artık bu sevdadan vazgeçmesini ve şehirden ayrılmamasını söyledi ve şunu ekledi. Sen burada kal, ben sana Meryem'den daha güzel bir cariye alırım. Ali Nurettin ne aktarın bu sözlerine ne de etrafını saran tayfalarla tüccarların öğütlerine kulak astı. Meryem'e kavuşmaktan başka hiçbir şey düşünmüyordu. Elinde kalan parayla bir gemi kiralayarak Frank diyarına hareket etti. Yolda karşılarına Frank kralının kızını aramak için bir zamanlar yolladığı korsan gemilerinden birisi çıktı. Korsan gemisindekiler Ali Nurettin'le tayfalarını esir aldılar. Memleketlerine götürüp kralın huzuruna çıkardılar. Frans kralı Ali Nurettin'in görünce tanıdı. Sen İskenderiye'li Ali Nurettin değil misin? diye sordu. Ali Nurettin inkar etmek istedi. Kral onu daha önce kilisesine götüren ihtiyar rahibeyi çağırtarak bu genci tanıyor musun? diye sordu. Rahibe Ali'nin yüzüne bakar bakmaz tanıdı. Kral idam edilmek üzere onu cellata teslim etti. Tam hüküm yerine getirileceği sırada tek gözlü vezir kralın huzuruna çıkarak Efendimiz dedi. Yeni yaptırdığım şatonun kapısında bir düşman kanı akıtmayı adamıştım. Şu idam mahkumu genci verin de işini ben bitireyim. Kral vezirin isteğini yerine getirmek için Ali Nurettin'i ona teslim etti. 878. Gece Vezir o gün çok önemli bir işi olduğundan Ali Nurettin'in öldürülmesini ertesi güne bıraktı ve saraya gitti. Devlet işleriyle uğraşırken kral onu yanına çağırdı. Çok kıymetli iki atının hastalandığını söyleyerek onları kendi ahırına götürüp tedavi ettirmesini emretti. Bunun üzerine vezir atları ahırına yolladı. Onlara iyi bakmaları ve hastalıklarına ilaç bulmaları için seyislerine haber gönderdi. Ahırda ölüm saatini büyük bir heyecan ve korku içinde bekleyen Ali Nurettin, bir ara seyislerin ahıra iki güzel ve asil at getirdiklerini ve bunları nasıl tedavi edeceğiz diye konuştuklarını duydu. Baytarlık'ta oldukça bilgisi olan Ali dayanamadı ve seyislerin bu konuşmalarına karışarak ''Ben bu hayvanları en kısa zamanda tedavi edebilirim.'' dedi. Buna çok sevinen seyisler hemen koşup vezire haber verdiler. Tek gözlü vezir, kralın atlarını iyi ettiği takdirde Ali Nurettin'i ölümden kurtaracağını ve kendisine iyi bir ödül vereceğini söyledi. Ali Nurettin bu teklifi sevinçle karşıladı. Hemen o gün harekete geçti, ilaçları hazırlattı. Atların hasta olan gözlerine bir merhem sürdü. Hayvanlar kısa sürede iyileştiler. Tek gözlü vezir, atları iyi eden Ali Nurettin'in ölüm cezasını affederek ona dolgun bir ikramiye verip kendine baş seyis yaptı. Ali Nurettin böylece yeni bir hayata kavuşunca uğrunda ölümü göze aldığı sevgilisi Meryem'i düşünmeye başladı. Her gün şatonun pencerelerine bakan, odasının önünde duruyor, aşkını belirten hazin türküler okuyordu. 879. gece. Günün birinde saraya misafir olarak gelen vezirin eski karısından olan kızı pencere kenarında otururken Ali Nurettin'in acıklı aşk şarkıları okuduğunu duydu. Her halinden yanık bir sevdalı olduğu anlaşılan bu gence acıdı. Kendi kendine "Bu aşık genç çok yakışıklı. Sevgilisi de onun gibi güzelse buna diyecek yok doğrusu." dedi. Ve bir odaya kapanmış olan Meryem'in yanına gitti. YAslı durduğunu görünce Fransesim dedi, siz neden böyle kederli duruyorsunuz? Canınız sıkılıyorsa gelin alt katta hizmetkarlarınızdan güzel ve yanık bir sesle türkü okuyan aşığı seyredelim. Belki onu görünce içiniz açılır. Meryem garip bir hissin etkisiyle bu aşığın Nurettin olma ihtimalini düşünerek hemen vezirin kızıyla beraber odadan çıktı. Pencerenin kenarına gelip hala türkü okuyan Nurettin'i görünce tanıdı. Fakat yanındaki kıza belli etmeyerek bir süre onu uzaktan seyrettikten sonra neşeyle odasına döndü. Vezirin kızı ertesi gün saraydan ayrılmıştı. Meryem bu fırsattan yararlanarak pencerenin yanına gitti. Nurettin'in kendisini göreceği bir şekilde oturdu. O sırada her zamanki gibi oda kapısının önünde hazin türküler okuyan Nurettin'in gözleri istemeden şatonun üst kat pencerelerine ilişti. Orada Meryem'in kendisine baygın baygın baktığını görünce Yüreği heyecandan çarpmaya başladı. İki sevdalı işaretle birbirlerinin hatrını sordular. Bir ara Meryem içeri çekildi. Şatonun saf hizmetkarlarından birisini yanına çağırdı. Nurettin'in şatoya nasıl geldiğini ve burada ne iş yaptığını ustalıkla sordu. Saf uşak her şeyi anlatıp gittikten sonra Meryem ona şöyle bir mektup yazdı. Sevgilim, tedavi edip iyileştirdiğin atları alıp gece yarısından sonra şehrin kapısına git ve beni orada bekle. Ben gelinceye kadar sakın uyuma. Seni yabancı bir kimse görüp ne yaptığını sorarsa atları gezdiriyorum diye cevap ver. Sana bir şey demezler. Sonra bu mektubu bir zarfın içine koydu. Kimsenin dikkatini çekmeden Aliye attı. Genç aşık odasına girip mektubu okudu. Büyük bir sevinç ve heyecan içinde geceyi bekledi. Gece yarısına doğru atları iyice eğerleyip tenha yollardan şehrin kapısına götürdü ve sabırsızlıkla beklemeye başladı. 880. Gece O gece Meryem'in tek gözlü vezirle gerdeğe girmesi kararlaştırılmıştı. Meryem gayet soğukkanlı bir tavırla gelinlik elbisesini giydi. Güzelce süslendikten sonra kendisini bekleyen vezirin yanına gitti. Meryem'in aşkından çılgına dönen ve gözleri kararan vezir baş başa kalınca onu kucaklamak istedi. Meryem kendini geri çekerek ''Sevgilim'' dedi. ''Ben artık seninim, ne diye acele ediyorsun? Önce şöyle karşılıklı oturup biraz yemek yiyip içki içelim.'' Vezir karısına hak verdi. Hemen uşaklarına seslenerek mükemmel bir içki sofrası hazırlattı. Biraz sonra karşı karşıya geçip içmeye ve muhabbet etmeye başladılar. Meryem veziri sarhoş etmek için sahte cilveler, içveler yapıyor. Ona sadık olduğunu göstermek için durmadan dil döküyordu. Sonunda bir fırsatını bulup koynundan bir afyon parçası çıkardı. Bunu usulca vezirin kadehine koydu ve çıplak kollarını boynuna dolayarak ''Hadi kocacım, bu son kadehi de aşkımızın şerefine içelim.'' dedi. Kendinden geçen vezir kadehi bir işte bitirdi. Çok geçmeden olduğu yerde sızıp kaldı. Meryem hemen ayağa kalktı. Şatoda yükte hafif, pahada ağır ne varsa toplayıp bir heybeye yerleştirdi. Ve bir erkek silahşör gibi giyinerek şatonun gizli kapısından sokağa çıktı. Şehir kapısına doğru yollandı. Sevgilisi Meryem'i şehrin kapısında bekleyen Ali, gece yarısı bir ağacın altında dinlenmek üzere oturdu. Çok geçmeden uykuya daldı. Bunu gören ve öceden beri takip eden bir hırsız, gizlendiği yerden çıkıp atları alarak oradan uzaklaştı. Frank kralının atlarına öceden beri göz koyan ve onları tatlılıkla elde edemeyen derebeylerinden birisi, bu atları çaldırmaya karar vermiş ve bu işi Yaman bir at hırsızına havale etmişti. Bu hırsız, atların vezirin şatosunun altındaki ahırda olduklarını öğrenince sık sık o taraflarda dolaşıp fırsat kollamaya başlamıştı. O gece Ali'nin atları alıp şehrin kapısına götürdüğünü görünce yukarıda anlattığımız gibi onları alıp kaçmıştı. 881. Gece Meryem şehir kapısı civarına geldiği zaman karanlık olmasına rağmen bir adamın babasının atlarını götürdüğünü gördü. Hemen yanına koştu. Hırsızı Ali sanarak ona heybeyi verdi ve ata binmesini söyledi. Hırsız, silahşör zannettiği Meryem'den korkarak dediğini yapmaktan başka çare bulamadı. Meryem de ata binerek şehirden uzaklaşmaya başladı. Bir ara Meryem yol arkadaşının konuşmadığını görünce ondan şüphelendi. Kılıcını çekerek sordu. ''Sen kimsin, adın nedir?'' ''Bir zenci olan at hırsızı adım Said'tir.'' diye cevap verdi. Meryem atını daha fazla onun yanına yaklaştırdı. Peki bu atlar senin eline nasıl geçti? Hırsız kekeleyerek cevap verdi. Bu hayvanların başı boş dolaştıklarını gördüm. Alıp götürüyordum. Meryem yanındaki adamın hırsız olduğunu anladı. Birdenbire üzerine saldırıp kılıçla kafasını kesti. Atını yedeğine alıp şehir kapısına döndü. Ali Nurettin'i bir ağacın altında derin bir uykuya dalmış bir halde bularak uyandırdı. ''Ben sana uyuma dememiş miydim? Şansımız yardım etmeseydi, bizi selamete çıkaracak bu cins hatları kaybedecektik.'' dedi. Hırsızla olan macerasını anlattı. Ali Nurettin çok yorgun olduğu için uykuya dayanamadığını söyleyerek özür diledi. 882. Gece İki sevgili atlarına binerek hızla başka ülkelere doğru yol aldılar. Güneş doğunca güzel manzaralı, kırlık bir yere geldiklerini gördüler. Atlarından inip bir su kenarına oturdular. Karınlarını doyurduktan sonra muhabbet etmeye başladılar. Tam atlarına binip yollarına devam edecekleri sırada uzaktan nal sesleri ve silah şakırtıları duydular. Çok geçmeden büyük bir ordunun öncüleri göründü. Bu ordu Frank kralına aitti. Meryem'in kaçtığı gecenin ertesi sabahı kızını ve yeni damadını yoklamaya gelen kral, vezirin odasında baygın yattığını, her tarafın darmadağınık olduğunu görünce, Meryem'i aradı bulamadı. Vezir ayıltıp kızını sordu. İşin farkına varan vezirin aklına hemen baş seyir yaptığı Ali geldi. Onu arattırdı. Atlarla beraber yok olduğunu öğrenince krala bu İskenderiyeli delikanlı yine bize oyun oynadı. İkinci defa prensesi kaçırıp gitti dedi. Bunun üzerine kral Üç Lahşoroğlu'nun kumandası altında bir ordu hazırlayıp onların peşinden gönderdi. Meryem işin tehlikeli olduğunu anlamakla beraber hiç korku ve telaş göstermedi. Sevgilisine dönerek savaşa hazır olmasını söyledi. Delikanlı şimdiye kadar hiç silah kullanmadığını söyleyerek başını önüne eğdi. Meryem kılıcını çekerek, sen oturduğun yerden kımıldama sevgilim, şimdi benim ne yaman bir silahşör olduğumu görürsün, dedi. 883. Gece O sırada Frank ordusu onlara iyice yaklaşmıştı. Kralın büyük oğlu ortaya çıkarken Meryem'e memleketine dönmesini ve Ali Nurettin'i teslim etmesini emretti. Buna kızan Meryem red cevabı vererek ağabeyiyle dövüşmek üzere atını ileri sürdü. Bir saat süren çetin bir savaştan sonra onu kanlar içinde yere serdi. Bunu gören ortanca kardeşi ağabeyinin intikamını almak için meydana çıktı. Fakat Meryem ani bir kılıç darbesiyle onun da vücudunu ikiye böldü. Arkasından küçük kardeşi meydana atıldı. O da aynı akıbete uğradı. Bunun üzerine ordunun morali bozuldu ve şehre dönmekten başka çare bulamadı. Kızının ne yaman bir savaşçı olduğunu bilen kral, komşu hükümdarların önünde küçük düşmemek için işi kuvvetle ve silahla halletmekten vazgeçti. Zamanının İslam hükümdarı olan Harun Reşit'e bir mektup yazarak tebaası olan Ali Nurettin'i şikayet etti ve ondan kaçırdığı kızını geri vermesini rica etti. Kralın gönderdiği mektup Bağdat'a vardığı zaman Meryem'le sevgilisi Ali uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Şam'a gelmişler ve oraya yerleşmişlerdi. Meryem ve Ali Nurettin Harun Reşid'in huzuruna çıkıp gerekli saygıyı gösterdiler. Halife onlara maceralarını anlatmalarını söyledi. Bunun üzerine Ali Nurettin başlarından geçenleri birer birer anlattı. Bu ilginç hikayeyi dinleyen Harun Reşit Meryem'e babasının yanına dönüp dönmeyeceğini sordu. Meryem, Ali Nurettin için her şeyimi feda ettim. Ben de şimdi onun gibi Müslümanım. Artık imkanı yok Frank ülkesine dönmem. Beni kraliçe yapılacaklarını bilsem bile dönmem. Cevabını verince Harun Reşit, Ali Nurettin'e dönerek bu konudaki düşüncelerini sordu. O da, beni Meryem'den ancak ölüm ayırabilir, dedi. Bunun üzerine hükümdar, Birbirini seven ve aşkları uğruna binbir felakete katlanan bu iki gence büyük ikramlarda bulundu ve nikahlarını kıyarak kendi sarayında muhteşem bir şekilde düğünlerini yaptı. Harun Reşit böylece iki gence evlendirdikten sonra Ali Nurettin'i Mısır'da yüksek bir mevkiyle görevlendirdi. Ali Nurettin Meryem'i alarak yıllardır hasretini çektiği ailesinin yanına gitti. Orada ömürlerinin sonuna kadar mutlu bir hayat yaşadılar. Şehrazat masalını burada bitirdi. Eğer değerli hükümdarımız canımı bağışlarsa, yarın gece daha heyecanlı bir masal anlatacağım, dedi. 884. Gece Bağdatlı gençle Cariyesi'nin Hikayesi Bir zamanlar Bağdat'ta, babasından kendisine büyük bir miras kılan, yakışıklı, sanat aşığı bir genç vardı. Bir gün esir pazarında dolaşırken, bir güzel sesli, fevkalade cazip ve sıcakkanlı dilber bir cariyeyi satılğa çıkardığını gördü. Yüksek fiyatına rağmen onu satın alıp konağına götürdü. Kısa bir sürede kendisine bütün varlığıyla bağlanan bu cariyeyi sonsuz bir aşkla sevmeye başladı. Öyle ki gece gündüz birbirlerinden ayrılmıyorlardı. Günlerini çalgı çalmakla ve şarkı söyleyip eğlenmekle geçiren bu iki gencin sürdükleri tatlı hayat, çok geçmeden bozulmaya başladı. Miras yedi gencenin serveti tükendi. Çalışmaya alışmadığı için ne yapacağını şaşırdı. İyi gün dostlarına başvurarak kendilerinden yardım istedi. Onlar da sen iyi ut biliyorsun. Cariyenin de sesi güzeldir. Bu işi bir meslek edinin. Mükemmel para kazanırsınız diye öğüt verdiler. Fakat genç başkasını eğlendirmek için ücretle çalgıcılık yapmayı onuruna yediremedi. Üzgün bir halde cariyesinin yanına dönüp ona düştükleri sıkıntılı durumu anlattı. Cariye ona şu teklifte bulundu. Beni zengin bir adama sat, alacağın parayla işini düzelt, ben sonra bir yolunu bulup sana geri dönerim. Genç bu teklifi uygun buldu. Hemen o gün cariyesini esir pazarına götürüp zengin bir basralı tüccara sattı. Parasını alıp evine döndü. Fakat çok geçmeden cariye ile beraber yaşadığı mutlu günleri hatırlayarak yaptığına pişman oldu. Tüccarın yanına gitti ve parasını iade ederek cariyesini geri almak istediğini söyledi. 885. gece Fakat tüccar buna razı olmadı. Genç, üzgün bir halde iki gözü iki çeşme avare avare yürümeye başladı. Ortalık kararınca bir caminin avlusuna girip orada uyudu. O sıralarda oralarda av bir hırsız onu gördü. Başının altına koyduğu para kesesini çalıp kaçtı. Biraz sonra bunun farkına varan genç, ayağa kalkıp hırsızı kovalamak istedi. Ancak ayağının bir iple bağlı olduğunu gördü. Onu çözünceye kadar da hırsız sırra kadem bastı. Zavallı genç, böylece hem parasını hem de cariyesini kaybedince büyük bir ümitsizliğe düştü. Yaşamaktan nefret ederek hayatına son vermek için kendini Dicle nehrine attı. Fakat kendisini gören ahali hemen koşup kurtardı. Böyle bir şeye neden giriştiğini sordular. Genç onlara başından geçenleri anlattı. Buna acıyan ahali yardım için onu birkaç gün evlerinde misafir ettiler. Genç bu misafirliği suistimal etmemek için oradan ayrıldı. Eski bir aile dostuna başvurdu. Derdini aşarak yardım istedi. Adam ona hemen 50 altın vererek ''Burada durma, bu parayı al ve Bağdat'ı terk et. Belki şansın döner ve bütün kaybettiklerini tekrar elde edersin.'' dedi. 886. Gece Delikanlı parayı alıp kıyıda sefere hazırlanan bir geminin kaptanına yalvararak kendisini Basra'ya götürmesini söyledi. Reis bu geminin Basra'lı bir tüccara ait olduğunu ve onunla mal sevk ettiğini bildirerek başından sağmak istedi. Fakat delikanlının ısrar ettiğini görünce biz yolcu almayız. Üzerindeki temiz elbiseleri atıp bir tayfa kılığına girer ve gemide çalışmayı kabul edersen seni istediğin yere götürürüm dedi. Bunun üzerine genç. Temiz elbiselerini atıp tayfa kılığına girdi. Kumaş yüklerini taşıyan işçilere yardım etmeye başladı. Biraz sonra gemiye güzel bir genç kadınla iki halayık geldi. Bağdatlı genç bu gelen kadının cariyesi olduğunu hemen anladı. Onunla aynı gemide yolculuk edeceğine ve yakınında bulunacağına çok memnun oldu. Eski neşesi biraz yerine gelir gibi oldu. Çok geçmeden basralı tüccar geldi. Gemiye binerek cariyenin yanına oturdu. Hava kararınca hazırlanan yemek sofrasının başına geçtiler. Cariye iştahsız yemek yiyordu ve her halinden kederli olduğu belli oluyordu. Yemekten sonra basralı tüccar, cariyeden biraz şarkı söylemesini rica etti. İsteksiz olduğunu görünce, ne zamana kadar böyle hüzün ve keder içinde kalacaksın, dünyada sevgilisinden ayrılan yalnız sen değilsin, hadi çal, hem bizi hem de kendini eğlendirirsin, dedi. 887. Gece Cariye o sırada tüccarın kendisine sunduğu içki kadehini yuvarladıktan sonra odunu kucakladı ve akordunu yaptıktan sonra yanık bir sesle şunları okudu. Hasretinden yüreğim yarıldı, parçalandı. O günler ah, o günler demek birer yalandı. Senden ayrı yaşamak istemem ben, istemem. O günler ah, o günler demek birer yalandı. Genç aşık bunu duyunca düşüp bayıldı. Tayfalar onu güçlükle ayılttılar. Cariye de pişman olmuş gibi Udu fırlatıp attı ve hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Basralı tüccar genç kadını teselli ederek gözyaşlarını sildi ve Udu tekrar kucağına vererek ondan meclisin neşesini kaçırmamasını rica etti. Cariye yine Udu'nu alıp şu beyitleri hazin bir sesle okudu. Garip garip köpekler kapımızda ürüdü. Boş olan o yuvayı karanlıklar bürüdü. Ey muhabbet kuşları nereye savuştunuz? Boşalan o yuvayı karanlıklar bürdü. Cariye'nin sevgilisi bunu duyunca acı bir feryat kopararak tekrar bayıldı. Bunu gören tüccar kaptana çıkıştı. Sen bu mecnun adamı ne diye gemiye aldın? Bunun üzerine kaptan ve tayfalar eğer bir daha böyle çılgınca bir harekette bulunursa ilk iskelede kendisini indireceklerini söyleyip tüccardan özür dilediler. Bağdatlı genç tayfaların bu tehdidi karşısında sevgilisinden uzaklaşmamak için ne olursa olsun metanetini korumaya karar verdi. Bir gün gemi küçük bir iskeleye yanaştı. Tayfaların önemli bir kısmıyla tüccar ötebiri almak ve gezmek için karaya inmişlerdi. Bağdatlı genç bu fırsattan yararlanarak cariyesinin bulunduğu yere sokuldu. Usulcacık Ulu eline aldı. Yalnız cariyesiyle kendisinin bildiği bir şekilde akord edip bıraktı. 888. gece Akşam olup gemi halkı toplanınca tüccar içki meclisini tekrar kurdu. Cariye'den bir şarkı söylemesini istedi. Cariye udu aldı. Mızrabı teller üzerine gezdirmesiyle bir sevinç yıllığı koparması bir oldu. Tüccar ne olduğunu sorunca cariye, ''Efendim aranızdadır, o buradayken ben bir şey çalamam.'' dedi. Tüccar hayretle etrafına bakındı. Sonra reise seslendi. Gemiye yabancı bir adam aldınız mı? Kaptan gerçeği saklayarak hayır dedi. Kimseyi almadık. Genç aşık bunu duyunca dayanamadı. Tüccarın yanına gidip kendini tanıttı. Perde aralığından bunu seyreden cariye, tüccarla konuşan tayfa kılığına girmiş gencin sevgilisi olduğunu anladı. Ayağa kalkıp yanlarına gitti. Sevgilisine, bu halin nedir? Senin gibi bir tüccar çocuğu tayfa olur mu? Bağdatlı genç başından geçenleri anlattı. Basralı Tüccar'la mahiyeti onun bu haline acıdılar. Yanlarına oturttular. Bir ara Basralı Tüccar, ''Vallahi'' dedi. Ben onu aldığım günden beri elimi eline sürmüş değilim. Sesini de ancak bu seyahatte işittim. Ben çok şükür zengin bir adamım. Saza ve söze meraklı olduğum için bu cariyeyi aldım. Aranızda bu kadar güçlü bir gönül bağı olduğunu bilseydim almazdım. Fakat Tanrı şahidim olsun ki, Basra'ya vardığımız zaman cariyemi serbest bırakıp seninle evlendireceğim. Yalnız şu şartla ki gerektiği zaman perde arkasından bize şarkı söylesin. Sen de benim Necimlerimden biri olursun. Her zaman beraber oturup eğleniriz. Nasıl? Kabul ediyor musun? Bağdatlı genç bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine tüccar ona yeni elbiseler getirdi. Delikanlı bunları giyip zengin adamın mahiyetine katıldı. 889. gece Sonunda bir gün... Gemi bir iskeleye yanaştı. Basralı tüccarla arkadaşları biraz gezmek bahanesiyle karaya çıktılar. Bağdatlı genç de aralarındaydı. Bu güzel manzaralı iskelede geç vakte kadar eğlendiler. Bir ara tüccarla beraber içki içip fazla sarhoş olan Bağdatlı genç hava almak için arkadaşlarının yanından ayrılmıştı. Bir ağacın altında dinlenirken orada verdi. Ertesi gün güneş doğup gözlerini açınca sahildeki geminin yerinde yerler estiğini gördü. Sarhoş olan arkadaşlarının kendisini unuttuklarını anlayarak bahtsızlığına ağlamaya başladı. Orada birkaç gün perişan bir halde kaldıktan sonra Basra'ya hareket etmekte olan bir gemi yapindi. Basra'ya varınca bu büyük şehirde ne yapacağını şaşırdı. Bir ara Bağdat'taki dostlarından birine mektup yazmayı düşündü. Kağıt kalem almak için bir bakkal dükkanına girdi. Dükkanın bir tarafında mektubu yazarken bakkal onun yazısını beğenerek delikanlı dedi. Sen garip bir adama benziyorsun. İşin yoksa benim yanımda yazıcı ol. Sana yatacak bir yerde veririm. Ayrıca burada yer içersin. Harçlık da alırsın. Bağdatlı genç bakalım verdiği işi kabul etti ve yanında çalışmaya başladı. Kısa bir süre içinde karının arttığını gören bakkal gencin haftalığını arttırdı ve kızıyla evlendirdi. Bağdatlı genç bu yeni hayatından memnun olmakla beraber eski sevgilisini bir türlü unutamıyordu. Bir gün halkın yiyecek ve içeceklerini alıp toplu bir halde akın ettiklerini gördü. Bakkal'a bunların nereye gittiklerini sordu. Bakkal, bugün bahar bayramıdır. Halk, bayramı kutlamak için deniz kenarına gidiyor, diye cevap verince, genç, sevdiği cariyeyi bulmak ümidiyle deniz kenarına gitmeye karar verdi. Bakkal'a bu arzusunu söyledi. Bakkal da gitmesine izin verdi. Genç, halkla beraber deniz kenarına gitti. Orada geç vakti kadar gezdiği halde, Cariyesiyle karşılaşmadı. 890. Gece Tam oradan ayrılacağı sırada Basralı, Çüccar'ın gemisinin kaptanıyla karşılaştı. Birbirlerinin hatrını sorduktan sonra kaptan, biz seni sarhoşlukla denize düşüp boğulduğunu zannetmiştik. Cariyen de buna inanarak üzüntüsünden umudu kırdı. Saçını başını yoldu. Basra'ya vardığımızda Çüccar'ın evinin bahçesinde bir mezar yaparak gece gündüz gözyaşı dökmeye ve senin hakkında hazin şiirler okumaya başladı. Şimdi seni görünce ne kadar sevinecektir diyerek onu basralı tüccarın evine götürdü. Delikanlı eve vardığı zaman cariyesinin onun için ağlayıp dövündüğünü gördü. Birdenbire sevgilisinin geldiğini fark eden cariye sevincinden öyle bir çığlık kopardı ki bunu duyanlar can verdiğini zannettiler. İki sevgili birbirini kucaklayıp ağlamaya başladılar. Bunu gören tüccar, Bağdatlı gence, oğlum dedi, işte cariyen al git. Genç, iyi kalpli tüccara vaadini hatırlatarak onunla evlenmeden gidemem dedi. Bunun üzerine tüccar cariyeyi azat edip gençle nikahını kıydı ve konağında onlara özel bir daire ayırarak genci mahiyetine aldı. Bağdatlı genç bu arada bakkalla helal yaşıp yanından ayrılmış ve kızını da boşamıştı. Hükümdar Celiat'la oğlu Vartan'ın hikayesi bir zamanlar Hint ülkesinde Celiat adında 72 ülkeye hükmeden adil bir hükümdar vardı. Muazzam bir orduya sahip olan bu büyük padişahın gayet akıllı ve tedbirli Şemmas adında bir veziri olup hükümdar ona danışmadan bir şey yapmazdı. 891. gece. Bir gece Celiat rüyasında büyük bir ağacın kökünü suladığını ve o sırada birçok ağacın ortaya çıktığını sonra o ağaçların birdenbire tutuştuğunu gördü. Ertesi gün bilgisine ve rüya tabirindeki maharetine güvendiği Vezir Şenması huzuruna çağırtarak gördüğü rüyayı anlattı. Ve bu rüyayı olduğu gibi tabir etmesini söyledi. Vezir biraz düşündükten sonra ''Padişahım'' dedi. ''Bir erkek evladınız dünyaya gelecek. Bu tacınıza ve tahtınıza varis olacak.'' Fakat bir süre sonra bir şeyler değişecek. Bunu da zamanı gelince anlatacağım. Şimdi söylemem doğru olmaz. Padişahın erkek evladı olmadığı için bu tabire çok sevindi ve bu sevinciyle rüyanın geri kalanını merak etmedi. Fakat birkaç gün geçince aklına geldi. Vezir-i tabirin geri kalanını da anlatmasını söyledi. Vezir yine özür dileyerek zamanı gelince anlatacağını söyledi. Hükümdar celahat meraktan çatlayacaktı. Fazla sabredemeyerek diğer vezirlerini huzuruna çağırdı. Onlara rüyasını ve Şenmas'ın verdiği cevapları anlattı. Vezirler, Efendimiz dediler. Veziriniz Şenmas'ın rüya tabirinde üzerine yoktur. Ona bir şey yapmayacağınıza dair güvence verirseniz size tabirin geri kalanını da anlatır kanaatindeyiz. Bununla beraber içimizde rüyadan anlayan birisi var. Arzu ederseniz rüyanın geri kalanını da o yorumlasın. Bunun üzerine hükümdar, o vezire rüyayı tabir etmesini söyledi. Vezir de, hükümdar hazretleri dedi, oğlunuz size benzemeyecek. Memleketi kötü idare edip halka zulmedecek ve gaddar bir padişah olacaktır. O yüzden başına öyle bir iş gelecek ki, tıpkı kediyle farenin hikayesinde olduğu gibi. Celiat vezirinin sözünü kesti. Kediyle farenin hikayesi nedir? Vezir, kediyle farenin hikayesini anlatmaya başladı. 892. Gece Kedi ile Farenin Hikayesi Bir gece karnı acıkan kedi, yiyecek bir şey bulmak amacıyla bahçeye çıktı. Fakat hiçbir şey bulamadı. Üstelik hava soğuktu. Kendine ağaçların dibinde sıcak bir köşeye ararken bir fare deliği gördü. Bunun farkına varan fare, içeri girmemesi için kedinin yüzüne toprak serpmeye başladı. Kedi bitkin bir sesle, ''Fare kardeş'' dedi. ''Niye böyle yapıyorsun? Ben artık yaşlandım.'' Soğuktan da neredeyse donacağım. Bu gece gidecek yerim yok. Ne olur. Benim gibi bir garibi yuvanda barındır, sevaptır. Tanrı garibe yardım edenleri ödüllendirir. Fare yine yuvasının kapısına toprak doldurmaya devam ederek cevap verdi. Ben senin nereden kardeşin oluyorum? Biz birbirimize ezeli düşmanız. Sana yuvamda yer verirsem bana kötülük edersin. İnsanlar can çıkar huy çıkmaz derler. Ben sana kendimi nasıl emanet edeyim? Sanki benim etimle yaşayan bir yaratıksın. Ateşle barut bir yerde durur mu? Kedi zayıf ve boğuk bir sesle. Söylediklerin doğrudur. Fakat bunlar eskilendi. Ben şimdi seninle barışmaya geldim. Beni affet. Artık benden sana kötülük gelmez. Suçluyu affetmek büyüklüktür. Hem benim artık yürümeye bile takatim kalmadı. Ömrümün son günlerini yaşıyorum. Deyince fare yine eski sözlerini tekrarlayarak teklifini reddetti. Fakat kedinin ona kesin söz vermesi ve sürekli alvarması üzerine onu yuvasına kabul etmek zorunda kaldı. 893. Gece Kedi, farenin misafiri olunca onunla tatlı tatlı konuşarak hemcinsi olan kedilerin vefasızlıklarını anlattı. Fare yavaş yavaş bu hasta ve aç kediye acımaya başladı. Ona yuvasında sakladığı yiyeceklerden çıkardı. Kedi onları iştahla yedi. Biraz sonra eski gücü yerine gelince eski huyuda kendini gösterdi. Fareye bir pençe attı. Fakat yakalayamadı. Fare kendini korumaya çalışarak Allah'ım dedi. Yaptığım iyiliğin ödülü bu mudur? Beni bu zalim düşmanın elinden kurtar. Kedi kendisine iyilik eden farenin sözlerine önem vermeyerek onu kovalamaya başladı. Tam yakalayıp onu parçalayacağı sırada oradan geçmekte olan bir av köpeği farenin feryadını işitti. Hemen o tarafa koşarak toprağı eşeledi. Yuvanın yerini buldu ve önüne çıkan kediye saldırdı. Kedi canını kurtarmaya çalışırken fare bu fırsattan yararlanarak savuştu. Kedi de çok geçmeden av köpeği tarafından parçalandı. Rahmet dileyen merhamet bulur. Zalim de er geç cezasını görür. Bu dünyada yapılan kötülüklerin karşılığı mutlaka görülür. Adam bu hikayeyi anlattıktan sonra şunu ekledi. Oğlunuzun da haksızlık ve zulüm yaptıktan sonra huylarını değiştirip nefsini ıslah etmesi mümkündür. Veziriniz Şenmasın bunları gizlemekte hakkı vardır. Onun gibi bilgili ve olgun kimseler daima ihtiyatlı konuşurlar. Hükümdar Celat vezirinin sözlerine hak verdi. Ona ve diğer vezirlerine ve meclisinde bulunanlara ikramiyeler dağıtarak yanlarından ayrıldı ve harem dairesine giderek hanım sultanla ateşli bir şekilde sevişti. Bir iki ay sonra hanım sultanın hamile olduğunu öğrenen celiat buna çok sevindi. Ona daha önce bu müjdeyi veren Vezir Şenması huzuruna çağırdı. Vezir hiçbir şey yokmuş gibi hükümdarın yanına gitti. Celiat neşeli bir tavırla, rüya gerçekleşti, eşim yakında doğuracaktır dedi. Buna çok memnunum, özellikle erkek çocuğum olursa sevincim bir kat daha artacaktır. Şembas hiç cevap vermedi. Onun bu haline hayret eden hükümdar sordu. ''Niye bir şey söylemiyorsun? Yoksa bu haber hoşuna gitmedi mi?'' dedi. Akıllı vezir başını saygıyla eğerek şu cevabı verdi. ''Yanan bir ağacın gölgesinde barınmanın ne faydası var? Gıcık yapan bir içkinin neşesinden fazla zararı vardır. Akıllı insan tamamlanmadan üç şeye sevinmemelidir. Yolcu seyahatten dönünceye, muharebe eden kimse zaferi kazanıncaya, hamile kadında doğuruncaya kadar sevinmemelidir.'' 894. gece. Vezir Şembas bunu söyleyip biraz durdu ve sonra şunu ekledi. Evet, insan acele edip işin sonucunu öğrenmeden sevinmemelidir. Boşuna hayal kurmak bazen kötü sonuçlar doğurur. Nitekim bir çilekeşin başına böyle bir hal gelmişti. Hükümdar Celihat meraklanarak bu çilekeşin macerasını anlatmasını söyledi. Vezir anlatmaya başladı. Çilekeşin hikayesi. Eski zamanlarda bir çilekeş vardı. Bütün gününü ibadetle geçiren ve odasından ancak yılda bir defa çıkan bu adama bulunduğu şehrin zenginlerinden birisi üç ekmekle biraz yağ ve bal verirdi. Çilekeş ekmekle balı yer ve çok pahalı olan yağı küçük bir küpe koyup saklardı. Günün birinde küpün dolduğunu gören Çilekeş onu kimse almasın diye tepeye bir yere asmıştı. Bir gece uykusu kaçan Çilekeş biriktirdiği yağları hatırlayarak kendi kendine şu hayalleri kurmaya başladı. Yarın çarşıya gidip bu yağı satacağım. Alacağım parayla bir çift koyun satın alıp onları bir çobana vereceğim. İki yıl geçmez kocaman bir davarım olur. Onu da iyi bir fiyatla elden çıkarırım. Elime geçecek parayla bir bostan alırım. Orada ekeceğim ürünün parasıyla bir ev yaptırırım. Sonra her ikisini iyi bir karla satıp bir çiftlikle bir köşk alırım. Çiftliğin kazancıyla şehrin en büyük tüccarının kızıyla evlenirim. Muazzam bir düğün yapar, Fakir ve fukaraya sadakalar, hediyeler dağıtırım. Bu hayattan kurtulup eğlenceye zevk ve sefaya dalarım. O sırada karımdan bir çocuğum olur. Onu özel bir hocaya verir. Bilgili ve terbiyeli bir adam olarak yetiştiririm. Bir gün bana karşı gelirse şu elimdeki sopayı kaldırır, onu döverim. 895. Gece Çilekeş bunu söylerken elindeki sopayı kaldırınca başucunda asılı duran küpe isabet etti. Küp Parçalanarak yağlar şakır şakır onun üzerine akmaya başladı. Çilekeşin saçı sakalı her tarafı yağ içinde kaldı. Onun için bir şey tamamlanmadan olmuş bitmiş gibi sevinmek doğru değildir. Hükümdar celiat, veziri bu akıllı sözlerinden dolayı takdir ederek ''Çok doğru söyledin, her zaman olduğu gibi şimdi de seni takdir ediyorum.'' dedi. Vezir onu saygıyla selamladı ve uzun ömürler diledikten sonra yanından ayrıldı. Günler çabuk geçti ve hükümdarın karısı dokuz ay sonra bir erkek çocuk doğurdu. Celiat bu doğum şerefine hükmü altında bulunan ülkelerde bir hafta şenlikler yaptırdı. Şehzade ise mürebbiyeler, süt nineler elinde büyüyüp serpilmeye başladı. Diğer bir taraftan da başta şemmas ve yedi vezir olmak üzere memleketin ileri gelenleri birer birer hükümdarın sarayına gelip kendisini tebrik ediyorlardı. Şemmaz, hükümdarın adaletini, hakseverliğini belirten bir nutuk verdikten sonra şunu ekledi. Çok şükür, Ulu Tanrı'ya ki dualarımızı kabul etti ve bize bir şehzade verdi. Göl balıkları gibi sıkıntıdan kurtardı. Hükümdar sordu, göl balıklarının hikayesini bilmiyorum nedir? Şemmaz anlatmaya başladı. 896. Gece Göl Balıklarının Hikayesi Küçük bir gölde yaşayan birkaç balık bir gün göl sularının gittikçe kurumakta olduğunu görünce telaşa kapıldılar. Hayatlarından ümitlerini kesip ölümü beklemeye başladılar. Sonunda içlerinden akıllı bir balık çıkıp arkadaşlarına ''Böyle durmak olmaz. Gidip bizden tecrübeli ve becerikli olan yengece halimizi arz edelim. Bakalım bize ne tavsiyede bulunacak.'' dedi. Arkadaşları bunu kabul edip yengecin yanına gittiler ve sıkıntılarını anlattılar. Bunun üzerine yengeç, ''Korkmayın'' dedi. ''Sabredin, sabrın sonu selamettir. Umutsuzluk kadar kötü bir şey yoktur. Yarın kış gelir, yağmur yağar, yaşadığımız gölün suları tekrar eski haline gelir.'' Balıklar yengecin bu öğütlerini duyunca memnun bir halde yerlerine döndüler. Aradan birkaç gün geçmeden şiddetli yağmurlar yağmaya başladı. Göl sularla doldu, balıklar da sıkıntıdan kurtuldular. Birinci vezir Şemmas böylece hikayesini bitirip yeni doğan şehzadeye uzun ömürler diledikten sonra geri çekildi. Sıra ikinci vezire gelince hükümdarı selamlayarak "Efendimiz" dedi. Bir hükümdar ancak tebaasına adaletle hükmeder. Onların işleriyle meşgul olur. Refah ve mutluluklarını düşünürse ona hükümdar derler. Siz bu özellikleri taşıyorsunuz. Bütün memleketi halkı sizden memnundur. Bizi yalnız bir şey düşündürüyordu. O da Mülkünüze varis olacak bir şehzade. Fakat Cenabı Hak sonunda onu da ihsan etti. Tanrı'ya olan kuvvetli inancınız sayesinde bu muradınıza erdiniz. Bu durum bana kargayla yılanın hikayesini hatırlattı. Hükümdar Celiat merakla bu kargayla yılanın hikayesi nedir diye sordu. İkinci vezir anlatmaya başladı. Kargayla yılan Ormanın birinde yüksekçe bir ağacın sık dalları arasında bir karga yuvası vardı. Karga dişisiyle beraber orada yaşıyordu. Bir yaz günü yumurtalarını kırıp ortaya çıkan yavrularıyla oyalanıyorken birdenbire zehirli bir yılanın saldırısına uğradılar. Yılan karganın yavrularını yedi ve yuvasını yıktı. Yılanın şerrinden korkan karga ile eşi üzgün bir halde başka bir ağaca uçtular. Kışa kadar yersiz yurtsuz dolaşan karga ailesi havalar soğuyup yılanlar ortadan kaybolunca eski yuvalarına döndüler. Bir gün karga eşine, biz tekrar yuvamıza kavuştuk. Yarında yavrularımız olur. Fakat o yılan bu yaz yine gelir de yavrularımızı yiyip yuvamızı yıkarsa biz ne yaparız? Deyince dişi karga kocasını teselli etti. Allah büyüktür. Elbet bizi düşmanlarımızdan korur ve zayıfın hakkını güçlüden alır ki ona olan inancımız sarsılmasın. Bahar günleri geçip yaz sıcakları bastırınca düşmanları olan yılan sinsi sinsi kargaların yuvalarına doğru yaklaşmaya başladı. Tam başını kaldırıp karganın yavrularını kapacağı sırada oradan geçmekte olan yırtıcı bir kuş onu gördü. Güçlü pençeleriyle saldırıp yılanı cansız olarak yere serdi. Sonra karıncalar etrafını sarıp yemeye başladılar. Karga ailesi de böyle bir düşmandan kurtuldukları için çok sevindiler. İkinci vezir burada hikayesine son vererek hükümdara ve şehzadeye uzun ve mutlu bir hayat dileyerek yerini üçüncü vezire bıraktı. 897. Gece Üçüncü Vezir hükümdara gerekli saygıyı gösterdikten sonra Efendimiz dedi. Sizin gibi halkının sevgilisi olan bir hükümdarın böyle evlat mutluluğuna kavuşması bütün memleketi sevinç içinde bıraktı. Siz Tanrı'nın sevgili kulusunuz ki size dünyada istediğinizi verdi. Bunun için şunu söyleyeyim ki Tanrı'nın verdiğine insanlar kanaat etmelidir ve şükretmelidir. Aksi takdirde Yabani eşekle tilkinin çektiklerini çeker. Hükümdar celiyat, tilkiyle yabani eşeğin başına ne geldiğini sordu. Üçüncü vezir anlatmaya başladı. Yabani eşekle tilki. Tilkinin biri dağlarda yiyecek aramaya çıkmıştı. Akşama kadar dolaştığı halde karnını iyice doyuramamıştı. Havanın karardığını görünce inine dönmeye karar verdi. Yolda giderken başka bir tilkiyle karşılaştı. Ona derdini dökerek. Yiyecek bir şey bulamadığını, inine aç döndüğünü söyledi ve ''Sen ne yaptın? Bari karnını doyuracak bir şey buldun mu?'' diye sordu. Tilki cevap verdi. ''Önceki gün ben de senin gibi aç bir halde dağlarda dolaşıyordum. Birdenbire karşıma bir yabani eşek çıktı. Sevinerek üzerine saldırdım. Karnını deşip yüreğini yedim. Karnım öyle doydu ki. Aradan üç gün geçtiği halde hala acıkmadım.'' 898. Gece bunun üzerine aç olan birinci tilki kendi kendine, ben de bir yabani eşek yakalayıp yemeliyim dedi. Fakat ne kadar av aradıysa da böyle bir av bulamadı. Açlık gittikçe onu güçten düşürüyor, hasta ediyordu. Bir gün avcıların attıkları bir okla öldürülen bir yabani eşeğin cesediyle karşılaşan tilkinin gözleri sevinçle parladı. Çoktan beri arzuladığı bir avı zahmetsizce bulduğu için çok sevindi. Hemen karnını deşti. Özellikle önce yemek için yüreğini aradı buldu. Yüreği ağzına alıp yerken içinde kalmış ok parçası boğazına batıp ölümüne neden oldu. İşte Allah'ın verdiği kısmete razı olmayanların ve aç gözlülerin cezası budur. Üçüncü vezir hikayesine burada son vererek hükümdara ve şehzadeye hayır dualar etti ve geri çekilip gerini dördüncü vezire bıraktı. Dördüncü vezir, hükümdar celadın önüne çıkıp onu hürmetle selamladıktan sonra ''Büyük hükümdarımız'' dedi. Bir padişah halkı iyi idare eder, adalet ve insaf üzere hükmederse dünya ve ahirette kazanır. Halk da onu sever, gerekirse onun için canını bile feda eder. Eğer bunun tersi olursa, yani bir hükümdar halkına zulmeder, onların haklarını korumazsa büyük felaketlere uğrar ve onun da başına seyyah şehzadenin başına gelen felaketler gelir. Celat, seyyah şehzadenin hikayesini merak ederek vezire anlatmasını söyledi. Vezir de anlatmaya başladı. 899. Gece Seyyah Şehzade Efendimiz dedi. Bir zamanlar Mağrip ülkesinde çok zalim ve merhametsiz bir padişah vardı. Hükmü altında bulunan halka karşı insafsız davrandığı gibi memleketine gelen yabancılara da kötü muamelede bulunur, ellerindeki mallarının beşte birini alırdı. Bu açgözlü ve zalim padişahın aksine çok insaflı, dindar ve haksever bir oğlu vardı. Bir gün babasının halka ettiği kötülüklerden usanarak bir derviş kıyafetine girip dünyayı dolaşmaya başladı. Sonunda günün birinde farkına varmaksızın babasının hükmü altında bulunan şehirlerden birine geldi. Şehir kapısında karşısına İzmandut gibi iki muhafız çıkarak elinde bulunan iki abadan yenisini alıp eskisini bıraktılar. Şehzadeye yapılan bu muamelenin baştan başa zulüm ve haksızlık olduğunu söyleyince muhafız, Padişahın emri budur ne yapalım diye cevap verdi. Derviş kıyafetine giren şehzade hemen başkente gidip padişahın huzuruna çıktı. Kendisine yapılan muamelenin haksızlığını anlattı. Oğlunu tanımayan padişah kızdı, ona hak vereceği yerde bu memleketin usulü budur, kanunlarını bilmediğin memlekete gelmemeliydin diye bağırdı. Derviş buna itiraz edecek oldu. Hükümdar daha fazla sinirlenerek onu hemen zindana attırdı. Buna şehzadenin fena halde canı sıkıldı. Gece yarısı kalkıp namazını kıldı. Sonra ellerini havaya kaldırarak Allah'ım diye yalvardı. Bu memleketi şu zalim hükümdardan ve insafsız memurlarından kurtar. Başlarına öyle bir felaket ver ki bu huylarından vazgeçsinler. 900. gece. O sırada dolaşmakta olan zindancı başı, dervişin bu bedduasını duyunca içine garip bir korku düştü. Vücudu titremeye başladı. Çok geçmeden sarayda müthiş bir yangın çıktı. Sarayın içindekilerden kimse kurtulmadı. Yangın şehrin çeşitli yerlerine sıçradı. Günlerce devam eden bu yangından, zindancı başıyla derviş şehzadeden başka kimse kurtulamadı. Dördüncü vezir hikayesini bitirdikten sonra şunu ekledi. İşte zulmün akıbeti budur. Fakat siz adalet ve hakseverliğinizle dünyada ün salmış bir hükümdarsınız. Yeni doğan şehzadeye uzun bir ömür dilerken, onun da sizin gibi yetişmesini Ulu Tanrı'dan niyaz ederim. Sıra beşinci vezire gelmişti. Sayın hükümdarımız dedi. Memleketi adalet üzere idare edip bütün tebaanızı memnun ettiniz. Mazlumun hakkını zalimden aldınız. Ulu Tanrı bunun ödülü olarak size bir evlat verdi. Bir şehzademiz olmadığı için cümlemiz üzülüyorduk. Fakat şimdi hepimiz memnunuz. O zaman bizi bu nokta düşündürüyordu. Uzun bir ömürden sonra eğer bir gün hayata veda ederseniz bizi kim idare edecek? Başsız kalan kargalar gibi olmaktan korkuyorduk. Burada hükümdar vezirin sözünü keserek sordu. Başsız kalan kargalar hikayesi nedir? Beşinci vezir anlatmaya başladı. 901. Gece Başsız kalan kargalar Bir zamanlar kargaların hükümdarı ölmüş, yerine geçecek kimse olmadığı için kargalar başsız kalmış. Kendilerini idare edecek bir baş aramaya başlamışlar. Bunun için gruplar halinde etrafa dağılmışlar. Her grup kendi adamını başa geçirmek istediğinden bir türlü anlaşamamışlar. Sonunda bir yol ağzında bekleyip yanlarına gelecek ilk yabancı kuşu kendilerini hükümdar seçmeye karar vermişler. Çok geçmeden bir Şahin görünmüş. Hemen etrafına toplanarak onu başlarına hükümdar tayin ettiklerini söylemişler. Şahin bu görevi kabul etmiş ve onları idare etmeye başlamış. Fakat fırsat buldukça eline geçirdiği karganın gizlice önce gözlerini oymaya sonra öldürüp etiyle kendine ziyafet çekmeye başlamış. Günün birinde kargalar gittikçe eksildiklerini fark edince Şahin'den şüphelenmişler. Onu gözetlemeye başlamışlar ve Şahin'in arkadaşlarını öldürdüğünü anlayarak telaşa düşmüşler. Şahin'in şerrinden kendilerini korumak için her biri bir yere dağılmaya karar vermiş. Böylece kargaların topluluğu dağılmış, hükümetleri yok olmuş. Fakat çok şükür biz artık bir şehzadeye kavuştuk. İleride başımıza böyle bir hal gelmez. Altıncı vezir, ondan evvel konuşan beşinci vezirin sözlerini onaylayarak Efendimiz dedi. Şimdilik size ve şehzadeye uzun ömür ve saadet dileğinden başka Allah'tan bir şey istemiyoruz. Esasen Tanrı'dan sonucu belli olmayan, faydalı mı, zararlı mı olacağı kestirilemeyen bir şey istemek doğru değildir. Aksi takdirde insan, Yılan oynatan fakirin ailesinin ve çocuklarının akıbetine uğrar. Bunun üzerine hükümdar meraklanarak, Yılan oynatan fakirin macerası nedir? diye sordu. Altıncı vezir anlatmaya başladı. 902. Gece Yılan oynatan fakir Bir zamanlar hayatını yılan oynatmakla kazanan bir fakir vardı. Her sabah elinden çıkınca sepetinin içine koyduğu üç yılanı alır, çarşı ve sokakları dolaşırdı. Yılanları oynatarak topladığı birkaç akçeyle ihtiyaçlarını alıp akşama evine dönerdi. Fakat ne ailesinin ne de çocuklarının onun mesleğinden haberleri vardı. Sepetin içinde yılanların bulunduğunu bilmiyorlardı. Bir gün karısı ve çocukları merak ederek bu sepetin içinde ne sakladığını sordular. Fakir, içinde sizi ilgilendiren bir şey yoktur. Dediyse de söz dinletemedi. Kadın ayak diredi. Bu sepette mutlaka bir şey vardır ve bizden saklıyorsun. Fakir sinirlendi. Bir şey yok dedim. Ben bütün ihtiyaçlarımızı görmüyor muyum? Bir eksiğimiz var mı? Niye kısmetinizde yetinmeyip bana böyle şeyler soruyorsunuz? Kadın bir süre sustu. Fakat ertesi gün çocuklarını kışkırtıp sepetin içindekilerini öğrenmelerini tembih etti. Çocuklar büyük bir ısrarla babalarının etrafını sararak sepeti açması için yalvarmaya başladılar. Buna kızan fakir sopayla üzerlerine yürüyerek onları susturmak istedi. Çocuklar kaçınca fakir de onları kovalamaya başladı. Kadın bu fırsattan yararlanarak hemen sepetin yanına koştu ve usulca açtı. Birdenbire yılanlardan birisi üzerine saldırıp onu öldürdü. Dışarıya çıkan diğer yılanlar da evin içinde dağılıp çocukları ısırdılar. Zavallı yavrular zehrin etkisiyle bir süre küvrandıktan sonra can verdiler. Fakir çocuklarının imdadına yetişemedi. Onları ve karısını yerlerde cansız görünce ağlamaya başladı bir ara içini çekerek ah dedi. Bütün bu faciaya karımın merakı neden oldu. Altıncı vezir hikayesini burada bitirerek ekledi. Şehzademiz hiç şüphe yok ki size benzeyecek. Yüksek ahlak ve adalet sahibi olacağı için akıbetinden eminiz. 903. Gece Sıra yedinci vezire gelince o da diğer vezirler gibi hükümdar celadı selamladıktan sonra Büyük hükümdarımız, dedi. Sayenizde bu muazzam ülke zulüm ve haksızlıktan, gadir ve gıybetten kurtulup, temiz, rahat ve mutlu bir hayat yaşamaktadır. Atalarımız, zalim hükümdarla yaşamak, vahşi hayvanlarla beraber yaşamaktan farksızdır, demişler. Çok şükür ki biz o insanlardan değiliz. Tanrı'nın bir lütfu olarak size verilen bu erkek evlat hepimizi sevindirip mutluluğumuzu arttırmıştır. Tanrı'nın kullarına vereceği en iyi armağan hiç şüphe yok ki hayırlı evlattır. Evladı olmayanın adı çabuk unutulur. Yaşınızın bir hali ilerlemiş olmasına rağmen bir erkek evlada sahip olmanız büyük bir nimettir. Bu da iyi ahlakınız ve sabrınızın bir ödülüdür. Bu haliniz bana rüzgarla örümceğin hikayesini hatırlattı. Celad'ın bu hikayenin ne olduğunu sorması üzerine yedinci vezir anlatmaya başladı. Rüzgar ile Örümcek Örümceğin birisi ağını eski, büyük ve yüksek bir kapının üzerine kurmuştu. Böyle ıssız ve rahat bir yere kavuştuğundan dolayı Allah'a şükrederdi. Günün birinde esen şiddetli bir rüzgar onu aldığı gibi denize sürükledi. Örümcek dalgalar arasında çırpınarak güçlükle karaya çıktı. Örümcek rüzgarın bu haline kızarak ''Ey rüzgar, neden beni yerimden alıp meşhur ve tehlikeli yerlere götürüyorsun? Benim gibi zayıf birinden ne istiyorsun?'' deyince Rüzgar dile gelerek ona sabırlı olmasını tavsiye etti. Çok geçmeden ters esen bir rüzgar örümceyi alıp eski yerine götürdü ve o günden sonra bir daha oradan ayrılmadı. 904. Gece Yedinci Vezir hikayesini bitirdikten sonra hükümdar celiyatla şehzadeye hayır dualar edip uzun ömürler diledi. Böylece yedi vezirin tebrikleri bitince sıra devlet adamlarına ve memleketin ileri gelenlerine gelmişti. Onlar da birer birer hükümdarı tebrik ederek yerlerine çekildiler. Bu kabul töreni bittikten sonra hükümdar hepsine teşekkür ederek günün anlamına uygun bir nutuk söyledi ve törene son verdi. Sonra harem dairesine geçti. Henüz kendisine ad verilmemiş çocuğunu kucağına alarak öptü ve ona Vartan adını koydu. Şehzade Vartan öğrenme çağına gelince hükümdar ona memleketin en değerli üç bilginini Özel öğretmen olarak atadı ve ona iyi bakmalarını, zamanının bütün bilgilerini kendisine öğretmelerine emretti. Ve haftada bir çalışma raporu hazırlanıp kendisine verilmesini tembih etti. 905. Gece Derslere başlandı. Hükümdara gelen raporlar çok iyiydi. 12 yıl sonra Şehzade zamanının bütün bilgilerini öğrenmiş olarak eğitimini bitirdi. Hükümdar buna çok memnun oldu. Oğlunu imtihan etmesi için Vezir Şenmas'ı huzuruna çağırdı. ''Kıymetli vezirim'' dedi. ''Oğlum bütün bilgileri öğrendi. Hocalarını bile geçti. Buna ne dersin?'' Şenmas, başını eğerek hükümdarı selamladıktan sonra cevap verdi. ''Kıymetli bir mücevher, yüzlerce taşın arasında nasıl parlar ve kendini gösterirse, oğlunuz da bir mücevher olduğunu göstermiştir. Genç yaşta olmasına rağmen bu kadar bilgi sahibi olması, sizden aldığı zeka ve kabiliyetin eseridir.'' Arzu ederseniz onu yarın bilginler huzurunda imtihan edeyim. Hükümdar bu iltifattan memnun olarak büyük vezirim dedi. Yarın bütün ilim adamlarını toplayıp onların huzurunda oğlumu imtihan etme teklifini uygun buluyorum. Ertesi gün hükümdarın sarayında büyük bir meclis kuruldu. Memleketin ileri gelen ilim adamları kendilerine ayrılan yerlere oturdular. Genç şehzadeyi sırayla imtihan etmeye başladılar. Vardan kendisine sorulan çeşitli sorulara güzel cevaplar veriyor, örneklerle açıklıyor, her konuyu iyice bildiğini ispat edercesine mantık yürütüyordu. Özellikle Vezir Şenmas'ın devlet ve siyasete ilişkin sorularına o kadar mükemmel cevaplar verdi ki, mecliste bulunanlar onu takdir etmekten ve hayranlıkla alkışlamaktan kendilerini alamadılar. 906. Gece Bir ara Vezir Şenmas, Şehzadeye Ruh'la ceset arasında bir fark olup olmadığını sordu. Şehzade şu cevabı verdi. Ruhla ceset birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu nedenle ödül ve cezada da ortaktırlar. Onlar tıpkı kötürümle köre benzerler, dedi ve bu hikayeyi anlatmaya başladı. Kötürüm ile kör. Bir zamanlar bir körle bir kötürüm vardı. Sokaklarda acınacak bir halde sürünen bu zavallılara acıyan zenginlerden birisi onları bahçesine alarak siz burada oturun. Ben sizin her ihtiyacınızı sağlayacağım. Yalnız şu bahçenin meyvelerini koparıp mahvetmeyin. Çünkü ben bu konuda çok titiz bir adamım.'' dedi. Onlar da bunun için söz vererek bahçeye yerleştiler. Günün birinde kötürüm, köre dedi ki, ''Bahçede o kadar güzel ve olgun meyveler var ki insanın canı çekiyor. Fakat ne çare ki ayağa kalkıp bu meyvelerden yiyemiyorum. Senin ayakların sağlam. Bari git de bize birer meyve kopar.'' Kör, başını esefle sallayarak, bahsettiğin meyvelerin hiçbirisini göremiyorum ki gidip koparayım diye cevap verince, kötürüm ona hak verip sustu. Biraz sonra yanlarına bahçıvan geldi ve bir istekleri olup olmadığını sordu. Kötürüm ona yalvararak, bahçıvanbaşı başı dedi. Şu olgun ve güzel meyvelerden elimle toplayıp yemek istiyorum, buna bir çare yok mu? Bahçıvan, efendisinin bu konudaki emirlerini hatırlatarak bunun mümkün olmadığını söyledi. Fakat körle kötürümün sürekli ısrarları üzerine onlara şu aklı verdi. Bence kör olanınız kötürüm olanı sırtına alsın ve meyve ağaçlarının bulunduğu yere götürsün. Bunun üzerine gücü kuvveti yerinde olan kör, kötürümü omzuna aldı. O da hoşuna giden meyveleri toplamaya başladı. Öyle ki birkaç gün içinde bahçenin bütün olgun meyvelerini temizlediler. Bir gün bahçe sahibi gelip bunun farkına varınca, İyilik edip bahçesinde barındırdığı körle kötürüme çattı. Onlar ne kadar yalan söyleyerek kör ve kötürüm oldukları için bu işi yapamayacaklarını anlattılarsa da zengin ve akıllı adam bu özürlerine kalmadı. Meyveleri nasıl topladıklarını anlatarak yalanlarını yüzlerine vurdu ve onları kapı dışarı etti. 907. Gece Şehzade örnek olarak anlattığı bu hikayeyi bitirdikten sonra şen masa dönüp işte dedi. Körü cesede benzetebiliriz. Ruhta kötürümdür. Bahçe ise fiildir. Mecliste bulunanlar şehzadenin bu cevabını çok beğendiler. Şemmas çeşitli konularda Vartan'a birkaç soru daha sordu. Şehzade hepsine olumlu cevaplar verdi. Bir ara Şemmas'a bilgisinin derecesini göstermek için şimdiye kadar kimsenin aklına gelmeyen birçok şey sordu. Şemmas hepsine cevap vererek Şehzadenin olgun bir genç olduğunu kanıtlayan bu sorularından memnun olduğunu ayrıca ekledi. Bunun üzerine hükümdar ayağa kalkarak mecliste bulunanlara şöyle dedi. Önünüzde imtihan veren ve bundan alnının akıyla çıkan oğlumun bilgi derecesini gördünüz ve hiç şüphe yok ki siz de onun şehzade olmaya layık olduğunu kabul edersiniz. İşte ben bu fırsattan yararlanarak huzurunuzda onu kendime halef olarak tanıyor ve ve şehzadeliğini ilan ediyorum. Hükümdar Celihat'ın bu kararını mecliste bulunan devlet adamları ve memleketin ileri gelen bilginleri ve eşrafları da başlarını eğerek kabul ettiler. 908. Gece Şehzade 17 yaşına gelmişti. Hükümdar Celihat bir gün ansızın hastalandı. Kendisini muayene eden hekimler sağlık durumunun çok kötü olduğunu gördüler. Artık son günlerini yaşadığını anlayan Celiat, Oğlunu yanına çağırarak, evladım, dedi. Ben artık ebediyetin kapısındayım. Pek yakında benim yerime tahta oturacaksın. Beni arattırmayacak şekilde memleketi adalet üzerine idare edeceksin. Zevk ve sefaya dalıp devlet işlerini ihmal etme. Doğru yoldan ayrılma. Şehzade ağlayarak babasının verdiği öğütleri tutacağına söz verdi. Buna memnun olan hükümdar, gözlerini oğluna çevirerek bitkin bir sesle, oğlum, sana... Son olarak birkaç öğüt vereyim. Bunlara uyarsan hayatta başarılı olur. Herkesin sevgi ve takdirini kazanırsın. Sinirlendiğin zaman hiddetini yenmeye çalış. Başına bir felaket geldiği zaman sabret. Daima doğruyu söyle. Adalet üzerine hüküm ver. Affedici ol. Mahiyetinde olan kimselere iyi bak. Alçak gönüllü ol. Gururlanma. Düşmanlarına bile iyilik et. Kusurlarını bağışla. Diyerek son nefesini verdi. Hükümdar Celat'ın ölüm haberi şehirde hızla yayıldı. Halk büyük bir üzüntü içinde kaldı. Ertesi gün Celada muhteşem bir cenaze töreni yapıldı. Arkasından oğlu Vartan, hükümdar ilan edildi. 909. Gece Vartan tahtına oturduktan sonra kısa bir süre memleketi iyi idare etti. Fakat çok geçmeden babasının öğütlerini unutarak Zevk ve Safa'ya daldı memleket işlerini ihmal etti. Gece gündüz kadın kız peşinde koşmaya, nerede bir güzel kız veya kadın görse veya metini işitse sarayına toplamaya başladı. Öyle ki az bir süre içinde sarayında yüzlerce kız ve kadın bir araya gelmişti. Genç hükümdar artık hiçbir işe bakmıyor, bütün gününü bunlarla geçirip eğleniyordu. Onun bu halini gören halk yavaş yavaş memnuniyetsizliğini belli etmeye başladı. Sonunda sabırları tükenerek Vezir Şemmas'ın yanına çıktılar. Genç hükümdarın işlerini ihmal ettiğinden, bu yüzden bütün devlet işlerinin aksadığından şikayet ettiler ve Vartan'ı uyarmasını istediler. Memlekette hükümdardan sonra büyük bir nüfuz sahibi olan Vezir Şemmas, halkın bu haklı şikayeti üzerine hemen Vartan'ın sarayına gitti. Kendisini makamında bulamayınca Mabeyincilere nereye gittiğini sordu. Bir süreden beri harem dairesinden çıkmadığını öğrendi. Vezir, hükümdarla görüşmek istediğini kendisine arz etmelerini söyledi. Genç hükümdarın kimse tarafından rahatsız edilmek istemediğini belirterek özür dilediler. Bir ara mabeyincilerden birisi, şenmasın kulağına eğilerek, ''Hükümdarı görmek istiyorsanız, harem dairesine giden aşçı yamaklarından birisinin arkasına takılıp içeri girmekten başka çare yoktur.'' diye öğüt verince, yaşlı vezir, Hemen o sırada harem dairesine yemek taşıyan uşakların arasına yanaşıp içeri girdi. O sırada yemek odasına doğru giden genç hükümdarla yüz yüze geldi. 910. Gece Vartan büyük veziri görünce biraz sıkılır gibi oldu. Şemmas'ın selamını alarak güler yüzle, ''Hayrola bir şey mi var? Niye buraya kadar zahmet ettiniz?'' diye sordu. Vezir Şenmas, ''Efendimizi çoktan beri göremedim, özledim.'' Bu vesileyle de bir iki maruzatım var. Onları söylemeye geldim. Genç hükümdar yaşlı veziri kabuç salonuna alarak "Ey büyük vezir söyle bakalım maruzatın nedir?" diye sordu. Vezir "Cenabı Hak size olağanüstü bir zeka ve o kadar da bilgi ihsan etti. Hiçbir hükümdara nasip olmayan bu meziyetlerden başka sizi muazzam bir ülkeye hükümdar kıldı. Bütün bunlara karşılık Cenabı Hakk'a itaat edeceğiniz yerde ''Onu gücendirecek hareketlerde bulunuyor ve rahmetli babanızın sağlığında size vermiş olduğu öğütleri unutuyorsunuz.'' Vartan vezirin yüzüne hayretle baktı. ''Niçin bunları söylüyorsun? Ben ne yaptım ki?'' Şemmas cevap verdi. ''Memleketin işlerini ihmal ettiniz. tebalarınızla ilgilenmiyorsunuz. Onları bırakıp zevk ve sefaya bırakı bakıyorsunuz. Oysa sizi bekleyen büyük görevler vardır. Memleketin ve halkın işlerini siz idare edeceksiniz.'' Onlardan siz sorumlusunuz. Bence o geçici zevkleri bırakıp hükümdarlık görevinizle meşgul olmalısınız. Aksi takdirde bir balıkçının uğradığı akıbet başınıza gelir. Vartan merak etmişti. Sordu. Bu balıkçının macerası nedir? Vezir anlatmaya başladı. 911. gece. Balıkçının uğradığı akıbet bir zamanlar balıkçının biri deniz kenarında balık avlıyordu. Birdenbire biraz ileride kocaman bir balığın yüzdüğünü gördü. Kendi kendine böyle küçük kıyı balıklarıyla uğraşacağım ama büyük bir balık yakalarsan bir haftalık kazancım birden çıkar diyerek o büyük balığı yakalamak için soyunarak denize atıldı. Balığın bulunduğu yere yaklaşınca oltasını attı. Balık oltaya tutulmuştu. Fakat can havliyle çırpınarak balıkçıyı açıklara doğru çekmeye başladı. Balıkçı kıyıdan bir hayli uzaklaştığı halde balığı bir türlü bırakmadı. Sonunda dayanamayarak elindeki oltayı bırakmak zorunda kaldı. Feryat edip sahilde bulunan adamlardan imdat istedi. Fakat bir deniz aracı bulunmadığı için hiç kimse yardımına gelemedi. Balıkçı da göz göre göre boğulup sulara gömüldü. Vezir hikayesinin burasına gelince hükümdarın yüzüne anlamlı anlamlı bakarak ekledi. ''İşte efendimiz.'' Bazen insanların sonunu düşünmeden yaptıkları bir hareket yok olmasına sebep olur. Siz de bu fani dünyanın zevkine dalıp görevinizi yapmazsanız sonunuz kötü olur. O zaman imdadınıza kimse koşmaz. Devleti iyilik ve adaletle idare ediniz. Halkın işleriyle yakından ilgilenip dertlerine derman olunuz. Eleştirilere fırsat vermeyiniz. 912. Gece Genç hükümdar bu sözlerden ibret alarak vezire hak verdi ve nasıl hareket etmesi gerektiğini sordu. Vezir de, yarın saray kapılarına halka açınız ve onların dertlerini dinleyiniz. Memurlarınızın vazifelerini hakkıyla yapıp yapmadıklarını öğreniniz.'' diyerek izin istedi. Ve memnun bir halde saraydan ayrıldı. Memleketin ileri gelenlerine ve halka hükümdarın artık dertleriyle ilgileneceğini müjdeledi. Ertesi gün genç hükümdar, saray adamlarına kapıyı açmalarını ve sırayla kendisiyle görüşmek isteyen halkı yanına almalarını emretti. Hükümdarın bu kararından memnun olan halk sırayla saraya gelip Vartana şikayetlerini arz ettiler. Genç hükümdar geç vakti kadar halkın dertlerini dinledi. Sonra yorgun bir halde harem dairesine girdi. Bir secere uzanarak dinlenmeye başladı. En çok sevdiği zevcelerinden biri yanına gelerek sordu. Yorgun görünüyorsunuz Benzeniz de sararmış. Ne oldu size? Vartan başını esefle sallayarak şimdiye kadar görevimi ihmal edip gaflette olduğum için canım sıkıldı. Bugüne kadar hiç halkın dertleriyle ilgilenmedim, dedi. Pişmanlık duyan bir adam tavrıyla ekledi. Büyük vezirin dediği doğru. Eğer ben halkın dertleriyle ilgilenip onlarla meşgul olmasaydım sonum çok kötü olacaktı. Tacımı ve tahtımı kaybedecektim. 913. Gece Hükümdarın genç zevcisi bunu duyunca anlamlı bir gülümsemeyle vezirleriniz ve devlet adamlarınız sizi aldatıyor. Kıskandıkları için eğlenip rahat etmenizi ve mevkinizden yararlanarak güzel günler geçirmenizi istemiyorlar. Ömrünüzün yorgunluk, keder ve üzüntü içinde geçmesini arzu ediyorlar. Başkasını ıslah etmek için kendini feda eden bir kimseye benzetmek istiyorlar. Tıpkı çocukla hırsızların hikayesinde olduğu gibi sizi harcamak niyetindedirler. Bunun üzerine hükümdar bu hikayesini anlatmasını söyleyince genç kadın hemen anlatmaya başladı. Çocuk ve hırsızlar Bir zamanlar yedi kişiden oluşan bir hırsız çetesi vardı. Bir gün bu çete her zamanki gibi hırsızlığa çıkmıştı. İçinde çokça ceviz ağaçları bulunan bir bahçenin önüne gelince birdenbire karşılarında ufak bir çocuk çıktı. İçlerinden biri ona, gel küçük seni bu bahçeye götürüp ceviz ağacının üstüne çıkaralım. Hem kendini bol bol yersin hem de bize atarsın. Olmaz mı? dedi. Çocuk bu teklifi kabul etti. Onlarla birlikte bahçeye girdi. Orada çocuğu büyük bir ceviz ağacının üstüne çıkartarak cevizleri koparıp bize at. Sakın bir tanesini yiyeyim deme. Çünkü sen indikten sonra attığın cevizleri kardeş payı yapıp aramızda bölüşeceğiz dediler. Bunun üzerine çocuk açık göz hırsızların sözlerine kanarak cevizleri koparıp atmaya başladı. Çocuk cevizleri koparıp atarken birdenbire bahçenin sahibi çıka geldi. Hırsızlara ne yaptıklarını sordu. Onlar da çocuğu göstererek, biz buradan geçiyorduk. Bu çocuğun ağaçtan ceviz koparıp yediğini gördük. Bize birkaç tane atmasını söyledik. Bizim bir suçumuz yok, dediler. 914. Gece Bunun üzerine bostan sahibi çocuğa bakarak sordu. Peki sen buna ne dersin? Çocuk kızdı. Yalan söylüyorlar amca, dedi. Asıl onlar beni bu ağaca çıkartıp ceviz koparttırdılar. Bahçenin sahibi sert bir tavırla, başın büyük bir dertte, dedi. Bari cevizlerden birkaç tane yedin mi? Çocuk omuzlarını silkti. Ne gezer, bir tane bile yemedim. Bahçe sahibi hırsızları gönderdi. Sonra çocuğu yere indirip, ey cahil çocuk, dedi. Başkaları için kendini yakan ahmak, bir daha böyle şeylere aracı olma. Çocuk korkusundan tir tir titriyordu. İyi kalpli bahçe sahibi ona küçük bir ceza vererek serbest bıraktı. Marta'nın karısı hikayesini burada bitirerek şunu ekledi. İşte sizin de başınıza böyle bir hal gelir. Veziriniz kendi menfaati için sizi helak etmek istiyor. Genç hükümdar çok sevdiği zevcenin bu sözlerinin etkisi altında kalarak peki dedi. Yarından tezi yok onları başımdan savar yine eskisi gibi sarayın kapısını kapatırım. Zevkime sefama bakarım. Böylece Vartan tekrar genç karısıyla eğlence alemine daldı. Ertesi gün saraya dertlerini anlatmak için gelen halk, kapıların kapalı olduğunu görünce büyük bir üzüntü ve keder içinde geri döndü. Vezir Şenmas'a koşup genç hükümdarlarının tekrar sefahat hayatına daldığını, verdiği sözden döndüğünü söylediler ve onu bu kötü oyundan vazgeçirmesi için rica ettiler. 915. Gece Bunun üzerine Vezir Şenmas, Genç hükümdarın huzuruna çıktı. Saygılarını sunduktan sonra ''Sevgili hükümdarım'' dedi. ''Görüyorum ki geçici ve küçük bir zevk için önem vermeniz gereken asıl işleri ihmal ettiniz. Tıpkı iyi süt veren dişi bir devesi olan adamın haline benzediniz. Bu adam devesinin lezzetli sütüyle o kadar meşgul olmuş ki devesine yular takmayı unutmuş. Bir gün deve bu fırsattan yararlanarak çöle kaçmış. Adam da hem sütten hem de devesinden olmuş.'' Vezir Şenmas sözlerine şöyle devam etti. Efendimiz, bir insanın yemek yiyeceğim diye sabahtan akşama kadar mutfaktan ayrılmaması ne kadar garipse, kadınları seviyorum diye işini gücünü bırakıp bütün vaktini onlarla geçirmesi de o kadar garip ve kötü bir huydur. Her şeyin bir sırası bir zamanı vardır. Akıllı bir adam 24 saatinin ancak 2 saatini kadınlarla geçirmelidir. Hem kadınlarla fazla düşüp kalkmak insana sonsuz zararlar getirir. Sağlığınızı tehlikeye atar. Kadınların sözlerine uyanlar daima kötülük görürler. işleri ters gider. Nitekim bir adam kadın sözüne uyduğu için başına ne felaketler gelmiştir. Bir bilseniz genç hükümdar vezirin sözünü keserek bu adamın hikayesini anlatmasını istedi. Vezir anlatayım dedi. Kadın sözüne uyan adam. Bir zamanlar bir adamın çok sevdiği genç bir karısı varmış. Hep onun sözlerini dinler, her işte ona danışırmış. Bahçe meraklısı olan bu adam kendi eliyle fidanlarını diker, genellikle bahçesinin işleriyle oyalanırmış. Bir gün genç karısı kendisini bahçeye götürmesini istemiş. Adam hemen onu alıp bahçeye götürmüş. Kadın kocasının üzerine titrediği bahçeyi çok beğenmiş. Her ikisi de bahçelerinde böyle dolaşırken oradan geçmekte olan iki ahlaksız genç karı kocayı görmüşler. Birbirlerine, bu kadınla erkek buraya gizlice sevişmek için gelmişler. Onları gözetleyelim. Belki bize de bir pay çıkar diyerek pusu kurmuşlar. Bahçenin güzel manzarası kendisini heyecana getirmiş olacak ki kadın kocasının boynuna sarılarak kocacım demiş şu ağaç gölgesinin altına oturup sevişelim. İnsan aşk ihtiyacını böyle yerlerde daha fazla hissediyor. 916. Gece Adam bu teklifi reddetmiş ve böyle bir hareketin kendilerine yakışmayacağını, görenler olursa mahcup olacaklarını söylemiş. Fakat kadın bir türlü fikrinden vazgeçmemiş ve kocasına bin naz ve cilveyle arzusunu kabul ettirmiş. Adam da ona uymak zorunda kalmış. Tam ikisi bir ağacın altında sevişirken onları gözetleyen iki ahlaksız genç ortaya çıkmış ve "Siz ahlaksızlar sizi, hadi kalkın sizi hakime götüreceğiz.'' demişler. Adam neye uğradığını şaşırmış ve onları tatlılıkla göndermek istemiş. Gençlerden birisi olmaz demiş ya kadını bize bırakırsın ya da ikinizi de hakime götürürüz. Bu teklif karşısında adam fena halde sinirlenmiş. Yahu bu kadın benim eşimdir, bahçede benimdir size ne oluyor? Gözleri kararmış olan gençler onun bu sözlerine kulak asmamışlar ve hemen kadının üzerine saldırıp onu adamın elinden almışlar. Kadın feryada başlayınca adam gençlerin üzerine atılıp karısını kurtarmak istemiş. Gençlerden birisi buna sinirlenerek elindeki bıçağı adamın göğsüne saplamış. Kadın kocasının kanlar içinde yere yuvarlandığını görünce gençlere teslim olmaktan başka çare bulamamış. İşte karısının her sözüne uyan adamın sonu budur. Sizin gibi akıllı ve okumuş bir genç bütün bu dediklerimi anlar. Geçici bir zevkin peşinde koşup büyük ve önemli işleri ihmal etmemelisiniz. Genç hükümdar vezire hak verdi. Ertesi gün sarayın kapılarını açacağına ve halkla ilgileneceğine söz verdi. Vezir Şemmas gittikten sonra hükümdarla vezirin konuşmalarını öğrenen genç hanım sultan kocasının yanına koştu. Ellerini boynuna dolayarak ''Sevgili hükümdarımız'' dedi. ''Benim bildiğim sadık tebaa hükümdarının emri altındadır. Padişahın tebaasının emrine itaat ettiğini hiç görmedim.'' Bakıyorum ki tebaandan çok korkuyorsun. Onlar seni denemek istiyorlar. Eğer cesur ve sert görürlerse senden çekinecekler. Zayıf ve yumuşak buldukları anda sana istediklerini yaptıracaklar. Bu kötü niyetli hilebaz vezirlerin seni ellerinde bir oyuncak gibi kullanmak istiyorlar. Onların yüzünden bir gün başına tıpkı hırsızla tüccarın hikayesinde olduğu gibi bir felaket gelebilir. 917. Gece Genç hükümdar, Karısına hırsızla tüccarın hikayesini anlatmasını söyledi. Kadın baş üstüne diyerek anlatmaya başladı. Hırsızla tüccarın hikayesi Tüccarın birisi mallarını satmak için bir şehre gelmişti. Yanında bir hayli para ve mücevher olduğu için hanlardan birisine inmeyi uygun görmeyerek mustakil bir ev tuttu ve orada kalmaya başladı. Çok zengin biri olduğunu anlayan şehrin tanınmış hırsızları onu tuzağa düşürmek için fırsat kolluyorlardı. Bir gün hırsızlardan birisi bir hekim kılığına girerek tam öğle üzeri tüccarın evine gitti. Kapıyı çalarak, ben hekimim, size bir hizmette bulunabilir miyim? dedi. Sağlığı yerinde olan tüccar böyle bir şeye ihtiyacı olmadığını söyleyerek, kendisini yoklamaya gelen hekime bir ikramda bulunmadan göndermenin doğru olmayacağını düşündü ve onu yemeğe davet etti. Böyle bir fırsatı kollayan hırsız teşekkür ederek tüccarın sofrasına oturdu. Tüccarın büyük bir iştahla yemek yediğini ve iki kişinin zorla bitireceği yemeği bir çırpıda temizlediğini görünce dostum dedi. Çok fazla yemek yiyorsunuz. Bu midenizin yorulmasına ve dolayısıyla sağlığınızın bozulmasına neden olur. Bari size bir ilaç vereyim de gelecek hastalığı önlesin. Tüccar dudak bükerek iştahımın yerinde olması sağlığımın da iyi olduğunun işaretidir. Çok şükür yıllardan beri hep aynı şekilde yemek yediğim halde bir hastalık çekmedim. Sahte hekim takma sakalını kaşıyarak tüccarın yüzüne dikkatli dikkatli baktı. Evet, söyledikleriniz doğrudur. Fakat çabuk koşan çabuk yorulur. Mideniz yüzünden er geç büyük bir hastalığa tutulmanız olasıdır. 918. Gece Tüccar sahte hekimin sözlerine inandı. Kendisinden ilaç istedi. Hırsız daha önceden hazırladığı bir ilacı verip akşam yemeğinden sonra kullanmasını söyledi ve kendisine yaptığı ikramdan dolayı Teşekkür ederek yanından ayrıldı. Tüccar o gece yatmadan önce hekimin verdiği ilacı içti. Gerçekten midesinde bir ferahlık, şimdiye kadar hissetmediği bir canlılık gördü. Ertesi gün o sahte hekim yine geldi. Tüccar bu sefer ona daha büyük bir misafirperverlik gösterdi. Hekim verdiği ilacı kullanıp kullanmadığını sordu. Tüccar gülümseyerek kullandım ve gerçekten çok faydasını gördüm dedi. Kurnaz Hırsız koynundan kağıda sarılı bir toz çıkararak Tüccar'a verdi. ''Bunu da sizin için hazırladım. Bunu kullandınız mı? Bütün gelecek hastalıkları önlemiş olursunuz.'' dedi. Tüccar hekime teşekkür ederek ilacı aldı. Ona para vermek istedi. Hırsız ''Bir fincan kahvenin kırk yıllık hatırı vardır. Biz beraber yemek yedik. Kardeş sayılırız. Hem ben artık son günlerimi yaşıyorum. Parayı ne yapacağım? Çok şükür beni geçindirecek kadar küçük bir servetim var.'' Tüccar bu sahte hekime adam akıllı güvenmişti. Ona bütün sırlarını ve dertlerini açtı. Kurnaz hırsız laf arasında tüccarın servetinin nerelerde saklı olduğunu da öğrenmişti. Ertesi gün zehirli bir ilaç getirerek tüccara verdi. Bu size vereceğim son ilaçtır. Bunu babama bile vermem. Bunu kullandınız mı artık hiçbir hastalık çekmezsiniz. Tüccar hekime teşekkür ederek ilacı aldı. Gece uyumadan önce kullandı. Çok geçmeden zehirli ilaç etkisini gösterdi. Zavallı tüccar son nefesini verdi. Bunu bekleyen hırsızlar hemen eve girdiler ve o sahte hekim arkadaşlarının öğrendiği tüccarın saklamış olduğu bütün altınlarını ve mücevherlerini torbalarına koyup gece karanlığından yararlanarak kaçtılar. İşte sevgili hükümdarım, siz de bir vezirin söylediği sözlere önem verirseniz başınıza böyle bir durum gelebilir. 919. Gece Genç hükümdar karısının sırtını okşayarak "Hakkın var sevgili karıcığım." dedi. "Yarın hiçbirisini kabul etmeyeceğim." Ertesi gün hükümdarın saray kapılarını açıp kendilerini kabul edeceğini vezir Şemmas'tan öğrenen halk büyük bir sevinç içinde saraya gelmişlerdi. Fakat geç vakte kadar bekledikleri halde hallerini soran olmadığını görünce ileri gelenlerden birkaçı büyük bir üzüntü ve hiddet içinde vezirin huzuruna çıktı. En yaşlıları Ey büyük ve akıllı vezirimiz, bu toy ve mağrur hükümdarımız verdiği sözü tutmuyor, sürekli bizi aldatıyor. Bu durum devam ederse onu tahtından indirip yerine bu tahta layık olan birini getireceğiz. Biz şimdiye kadar babasının hatırı için sabrettik. Yarın eğer bu tuttuğu yoldan vazgeçmeyecek olursa onu zorla saraydan çıkaracağız. Dediğimizi yaparsa ne hala, yoksa onu öldüreceğiz, dedi. Bunun üzerine vezir hemen saraya gitti. Genç hükümdarın huzuruna çıktı. Büyük bir cesaret ve heyecan içinde. Ey zevk ve sefadan başka bir şey düşünmeyen hükümdar, dedi. Üç defadır huzuruna gelip, senin ve memleketin çıkarı adına nasihat ediyorum. Her seferinde beni atlattın. Söz verdiğin halde sözünü tutmadın. Eskiden ne kadar akıllı ve dirayetli bir gençtin. Oysa şimdi kadınlarla düşe kalka, cahil, görgüsüz ve inatçı oldun. Üçüncü defadır sana öğüt veriyorum. Eğer... Bu sefer sözlerimi dinlemezsen halk isyan edecek ve seni öldürüp başkasını tahta oturtacak. Çünkü milletin sabrı tükendi artık. Onlara karşı gelecek gücün de yok. Böyle bir akıbete uğramak istemiyorsam dediğimi yap. ile kurdun hikayesinde olduğu gibi sonradan pişman olursun. 920. Gece Genç hükümdar ile kurdun hikayesini merak ederek büyük bir vezire bunu kendisine anlatmasını söyledi. O da şöyle anlattı. Tilki ile kurt. Birkaç tilki toplanıp bir av yakalamak amacıyla çöle gitmişlerdi. Orada sahipsiz bir deve bulunca sevindiler. Hemen onun üzerine saldırarak parçaladılar. Fakat yiyecek ihtiyaçlarını uzun süre karşılayacak olan bu devenin etini aralarında paylaşmak için bir türlü anlaşamadılar. İçlerinden birisi bu görevi öteden biri kendilerine başkanlık eden bir kurda havale etmelerini teklif etti. Tilkiler bunu kabul ederek kurdun yanına gittiler ve ''Biz bir deve yakaladık. Fakat onu bir türlü paylaşamadık. Sana da iyi bir pay verelim. Gel şu devenin etlerini parçalayıp aramızda insaflı bir şekilde dağıtıver.'' dediler. Açkurt bu teklifi memnuniyetle kabul etti. Hemen devenin bir budunu parçalayıp tilkilerin arasında paylaştırdı. O da payını alarak yemeye başladı. Akşam olunca kendi kendine, ''Ben bu sersem tilkilere ne diye bu deveyi bırakıyorum? Ayağıma her zaman böyle bir kısmet gelmez. Onları ben yarın atlatırım.'' İşi kuvvete dökerlerse benimle başa çıkamazlar diyerek devenin kalan parçalarını inine götürüp sakladı. Ertesi gün et baylarını almak için kurdun yanına gelen tilkiler kurdun hakaretine uğradılar. Kendisine ne kadar yalvarıp yakardılarsa da kurt oralı olmadı. Belki o gün canı sıkılmıştır diye ertesi gün yine geldiler. İki günden beri yemek yemediklerini söyleyerek haklarını istediler. Kurt onları tersleyerek yanından kovdu. Bunun üzerine... ''Tilkilerin en akıllısı, ona yaptığımız iyiliğe karşı bize ihanet eden bu kurdu aslana şikayet etmekten başka çare yoktur. Dinsizin hakkından imansız gelir. Aslana devenin kalan kısmını vaat ederiz. O bize insaflı bir pay verirse ne âlâ, vermezse o vesileyle düşmanımız olan kurttan intikamımızı almış oluruz.'' dedi. 921. Gece Tilkiler bu fikre katılınca aslanın inine gittiler. Ayaklarına kapanarak, ey büyük hükümdarımız, hakkımızı gasp eden kurdu şikayet etmeye geldik. Onun cezalandırılmasını istiyoruz, dediler. Aslan azametle tilkilere bakarak sordu. Peki davacı olduğunuz kurt size ne yaptı? Bunun üzerine tilkiler kurtla olan maceralarını anlattılar. Aslan hikayeyi dinleyince onlara hak vererek hemen kurdun inine gitti. Kurt uzaktan aslanın ona doğru gelmekte olduğunu görünce her şeyi anladı ve kaçmaya başladı. Fakat aslan ondan daha hızlı koşarak yakaladı ve o sırada yetişen tilkilerin sevinç sesleri arasında onu parça parça etti. İşte hükümdarlık budur. Halkı dinlemek ve hakkını almak bir hükümdarın görevidir. Rahmetli baban benim öğütlerimi dinlerdi. Sen de onun gibi dinlersen bu tahta ölünceye kadar kalırsın. Genç hükümdar vezirin bu sözlerinden çok etkilendi. Ertesi gün halkla ilgileneceğine dair vezir masa söz verdi. O da gidip halkın ileri gelenlerine bildirdi. Böylece herkesin sinirleri yatıştı. Hükümdarın karısı perde arkasında vezirin bu sözlerini işitip kocasının ertesi gün halkı saraya kabul edeceğini ve onlarla meşgul olacağını anlayınca hemen koşarak hükümdarın yanına geldi ve kölelerinin sözlerine ne çabuk uyduğuna hayret ediyorum dedi. Vezirlerine o kadar yüz vermişsin ki seninle emredercesine konuşuyorlar. Sanki bu tahta onların sayesinde oturmuşsun gibi seni tehdit ediyorlar. Onlar senden korkacaklarına, sen onlardan korkuyorsun. Bir insan demirden bir kalp sahibi olmazsa hükümdarlık etmemelidir. Onlar senin yumuşaklığından yararlanıyorlar. Eğer sözlerini dinlersen daha fazla şımarırlar. 922. Gece Hükümdarın karısı bunları söyledikten sonra kocasının bu sözlerine itiraz etmemesinden cesaret alarak şunu ekledi. Benim sözümü dinlersen, babanın nimetleriyle büyüyen ve şimdi gelip bir uşağa azarlar gibi seni azarlayan vezirin sözlerine önem verme. Sonra sen de hırsızla çobanın hikayesinin kahramanlarına dönersin. Hükümdar bu hikayeyi öğrenmek istedi. Karısı anlatmaya başladı. Hırsızla çoban. Bir zamanlar bir çoban vardı. Bu çoban çok işgüzel ve uyanık bir adamdı. Hayvanlarını hiç başıboş bırakmazdı. Bu yüzden onu kollayan bir hırsız bir türlü fırsat bulup da ufak bir kuzu bile çalmayı başaramamıştı. Hırsız düşündüğü taşındı. Sonunda bir aslanı tuzağa düşürüp öldürdü. Derisini yüzerek içini samanla doldurdu. Ve yüksekçe bir yere yerleştirerek çobanın yanına gitti. Onu gösterdi ve ''Beni sana şu aslan gönderdi.'' dedi. ''Birkaç günden beri açtır. Bana bir koyun vermezse onu parçalarım.'' diyor. Saf çoban, korku ve dehşetle aslanın bulunduğu tarafa baktı. Hırsızın sözlerine inandı. Ona bir koyun verip aslana götürmesini söyledi. Hırsız koyunu götürüp çarşıda sattı. Ertesi gün samanla doldurulmuş aslan postunu çobanın görebileceği bir yere koydu ve aşağı inip çobana aslanın iki koyun istediğini, aksi takdirde onu parçalayıp öldüreceğini söyledi. Zavallı çoban buna da inanarak hayatını kurtarmak için hırsıza iki koyun daha gönderdi. 923. Gece Böylece hırsız yavaş yavaş çobanın bütün davarını temizledi. İşte sevgili hükümdarımız eğer devlet adamlarına yüz verirsen, onlar da hırsızın yaptığı gibi yavaş yavaş seni çobanın durumuna çevirirler. Genç hükümdar karısının bu sözlerine hak vererek, kimseyi huzuruna kabul etmemeye karar verdi. Ertesi gün saray kapısının açılmadığını gören halk, hükümdarın baş vezire verdiği sözü tutmadığı için, Fena halde sinirlendiler. Hükümdarı öldürmek için silahlarını alıp sarayın etrafını çevirdiler. İçlerinden birkaç yiğit kapıcıya saray kapısını açmasını söylediler. Kapıcı açmayınca yiğitler kapıları ateşe vermeye ve böylece saraya zorla girmeye karar verdiler. Bunu duyan kapıcı korku ve telaş içinde hükümdarın huzuruna çıktı. Efendimiz, halk elinde silahlar olduğu halde saray kapısının önünde toplanmış, ''Kapıları kırıp zorla girecekler ve sizi öldürecekler. Ne yapalım?'' Genç hükümdar işin ciddiyetini anlayarak karısını çağırdı ve ''Vezir Şembas'ın dediği doğru çıktı. Halk sarayı abluka altına aldı. İçeri zorla girip ikimizi öldürmek istiyorlar. Buna karşı ne yapalım bir akıl öğret.'' Kraliçe biraz düşündükten sonra ''Olabilir.'' dedi. ''Şimdi yapılacak bir iş var.'' ''Başını hastaymışsın'' gibi bağla. Sonra Vezir Şenması huzuruna çağır ve ''Ansızın hastalandım, onun için halkla bugün ilgilenemeyeceğim, bunu yarına bırakalım'' dersin. Ertesi gün sarayın güçlü kuvvetli muhafızlarından on kişiyi tahtının etrafında dizeriz. Halkı seviyelerine göre birer birer huzuruna çağırırsın. Zorbalarını ve başkaldıranların elebaşlarını, vezir de dahil olmak üzere hepsinin kafalarını uçurursun. Böylece memlekette sana karşı gelecek kimse kalmaz.'' Bu dediklerimi yaparsan kurtulursun. 924. Gece Genç hükümdar karısının dediği gibi hareket ederek başını bağladı ve muhafızlarına baş vezir Şenması huzuruna çağırmalarını emretti. Biraz sonra yaşlı vezir geldi. Hükümdar onu güler yüzle karşılayarak sargılı başını gösterdi ve ''Dün senden ayrıldıktan sonra rahatsızlandım. Müthiş bir baş ağrısı yüzünden sabaha kadar uyuyamadım. Bu yüzden verdiğim sözü tutup halkla ilgilenemedim.'' ''Benim adıma kendilerinden özür dile, durumu bildir. İnşallah yarın hepsini kabul edeceğim. Heyecana ve asabiyete kapılmalarına gerek yoktur.'' dedi. İhtiyar vezir, hükümdarın sözlerine inanarak halkın karşısına çıktı. Hükümdarın mazeretini bildirip, ertesi gün sarayda yapılacak resmi kabule hazırlanmalarını söyledi. Hükümdarsa, babasının zamanından beri kendisine sadık olan muhafızlardan on yiğit seçerek, ''Kıymetli muhafızlarım.'' dedi. Halk arasında beni çekemeyen hainler var. Bunlar milleti aleyhime kışkırtıyorlar. İntikam almaya ve onları yok etmeye karar verdim. Bu iş için sizi görevlendiriyorum. Başarılı olacağınıza eminim. Size yüksek rütbeler vereceğim. Yarın bu bahsettiğim adamları birer birer huzuruma çağıracağım. Size işaret verir vermez yakalayıp kellelerini uçurun ve cesetlerini yok edin. Muhafızlar alacakları rütbeye sevinerek, kendilerine verilen bu görevi hakkıyla yerine getireceklerine dair hükümdara söz verdiler. Genç hükümdar ertesi gün sarayın kapılarını açtı. Kendisi de muhteşem hükümdarlık elbiselerini giyinerek başına tacını koydu ve tahtına oturup rütbelerine göre sırayla kendisiyle görüşmek isteyenleri huzuruna alınmalarını emretti. Önce vezir Şenmaz geldi. Hükümdarın gizli bir işaretiyle cellat muhafızlar hemen ihtiyar vezirin kellesini uçurdular ve daha önceden hazırladıkları büyük bir çukura götürüp gömdüler. Arkasından gelen birkaç devlet adamını da aynı akıbete uğrattılar. Genç hükümdar akşama kadar memleketin nüfuzlu adamlarını, yiğitlerini birer birer temizledi. Öyle ki şehirde baş kaldıracak kimse kalmadı. 925. Gece Ertesi gün saraya girenin bir daha çıkmadığını gören halk, Korku ve dehşet içinde kaldı. Saray ve hükümdar lafını kimse ağzına almaz oldu. Herkes işiyle uğraşmaya başladı. Genç hükümdar da bu fırsattan yararlanarak yine eskisi gibi zevk ve sefaya daldı. Bu memleketin çok zengin olduğunu bilen ve onu istila etmek için fırsat koyan komşu hükümdarlardan birisi, Varta'nın son yaptığı temizleme hareketine haber alınca sevindi. Yöneticileri, yiğitleri, silahşörleri yok edilen bir memleketin kolayca zapt edileceğini düşünerek, bu fırsattan yararlanmaya karar verdi. Vartan'a bir mektup yazarak, kendisine denizin ortasında altın bir köşk yaptırmasını, aksi takdirde 120 bin kişilik muazzam ordusuyla memleketini istila etmeye geleceğini bildirdi ve şunları ekledi. Memleketinin ileri gelenlerini, bilginlerini, silahşörlerini öldürdüğünü haber aldım. Bu hareketinle başına gelecek felaketi hak ettin. Dediklerimi yapmadığın takdirde, orduların memleketini istila edecek, sarayını yağma edecek ve seni esir alacaktır. Vartan mektubu alınca ne yapacağını, kime danışacağını, kimden yardım isteyeceğini şaşırdı. Büyük bir üzüntü içinde karısının yanına gitti. Kendisine mektubu verdi. Kadın mektubu okuyunca saçını başını yolmaya, ağlayıp sızlamaya başladı. Hükümdar karısını sakinleştirerek bu konuda ne düşündüğünü sordu. Kadın içini çekerek ''Efendimiz'' dedi. Kadın kısmının savaş hakkında ne fikri olabilir ki? Bu erkek işidir. Vartan bunu duyunca baş ve devlet adamlarıyla yiğitlerini öldürdüğüne pişman oldu. Büyük bir telaş ve heyecan içinde etrafını saran kadınlara ve cariyelerine dönerek çil denilen kuşla kaplumbağaların hikayesi tıpkı sizinle benim aramda geçen maceraya benzer. İbret almanız için size anlatayım dedi. Hükümdar hikayesini anlatmaya başladı. 926. Gece Kuş ile Kaplumbağalar Suyu ve yeşilliği bol bir adada birkaç kaplumbağa yaşıyordu. Bir gün su içmek için o adaya çil kuşu kondu. Kaplumbağalar bu güzel ve zararsız kuşu çok beğendiler. İçlerinden birisi yanına yaklaşarak kendileriyle beraber yaşamasını teklif etti. Adanın suyunu ve güzelliğini beğenen çil kuşu bu teklifi kabul etti. Kaplumbağalara komşu oldu. Fakat sabah uçup ancak akşam yanlarına geldiği için kaplumbağalar onun bu arkadaşlığından yeteri kadar yararlanamadılar. Bir gün kaplumbağalardan birisi çil kuşuna ''Biz seni çok sevdik. Komşuluğundan ve arkadaşlığından memnunuz. Yalnız seni günde ancak bir iki saat görebiliyoruz. Sabah gidip akşam geliyorsun. Ne olur temelli olarak yanımızda kalsam.'' dedi. ''Kuş ben de sizi çok seviyorum. İstemeyerek yanınızdan ayrılıyorum. Ne yapayım uçmadan duramıyorum.'' Kurnaz Kaplumbağa onun sözünü kesti. ''Doğrusu biz senin için endişeleniyoruz. Uçtuğun yerlerde avcıların tuzağına düşeceğinden korkuyoruz. Gel şu kanatlarını keselim. Böylece uçamaz, yanımızda kalırsın. Allah ne verdiyse beraber yeriz. Güzel günler geçiririz.'' Çil bu sözlere kanarak kanatlarını yoldurdu. Onlarla beraber yaşamaya başladı. Günün birinde birdenbire adaya vahşi bir hayvan geldi. Kanatsız kuşu görünce onu yemek için yanına yaklaştı. Çaresiz kuş komşuları olan kaplumbağalardan yardım istedi. Onlar da bizim elimizden ağlamaktan başka bir şey gelmez, seni kurtarmak için bir çare bilmiyoruz cevabını verince kuş onların sözlerine uyup kanatlarını kestiğine pişman oldu. Ben de sizin sözlerinize uyarak başıma bu felaketi getirdim ve Hazreti Adem'in cennetten kovulmasına sebep olan olayı bile hatırıma getirmedim. 927. gece. Varta'nın kadınları süt dökmüş kedi gibi önlerine bakıyorlardı. Hiçbirisi bir tek söz söylemiyordu. Hükümdar kadınlarının yanından çıkıp odasına gitti. Bitkin bir halde sedirin üzerine oturarak kendi kendine haksız olarak öldürttüğüm devlet adamlarından birisi keşke bir saat içindirilse de beni bu zor durumdan kurtarsa diyerek bir kadın gibi ağlamaya başladı. Ertesi günün sabahına kadar ağzına bir lokma koymadan düşünmeye başladı. Sonunda halkın kendisi için ne söylediğini öğrenmek ve danışacak akıllı bir kimse bulmak umuduyla akşama doğru fakir bir adam kılığına girerek saraydan gizlice çıktı ve halkın arasına karıştı. Tenha bir sokaktan geçerken aynı yaşlarda iki çocuğun konuştuklarını gördü. Onları ürkütmeden yanlarına sokuldu. Biri ötekine şöyle diyordu. Bu yılki kıtlık ve yağmursuzluk hükümdarın zulmünden ileri gelmiştir. Kadınların sözlerine uyan bu hükümdar, bütün devlet adamlarını ve vezir babamı da haksız yere öldürttü. Oysa babam Şenmas ona az hizmet etmedi. Fakat dünyada kimsenin ahı kimsede kalmaz. Bu hükümdarın bugünlerde başı darda. Onu büyük bir felaket tehdit ediyor. Öteki çocuk merak ederek sordu. Bu felaket nedir? Arkadaşı cevap verdi. Komşu hükümdarlardan birisi ona bir mektupla bir elçi yolladı. Denizin ortasında kendisine bir saray yaptırmasını istiyor. Aksi takdirde memleketimize büyük bir ordu yollayacağını söylüyor. Elçi, mektubunun karşılığını almak için üç gün süre vermiş. Bu hükümdar çok kuvvetlidir. Eğer Vartan onu siyasetle ve kurnazlıkla alt edemezse, memleketimiz kötü bir duruma düşer ve malımız canımız gider. 928. Gece Bu konuşmalara kulak veren Vartan, karısından başka kimseye bahsetmediği bu mektubun içeriğini, bu çocuğa kimin haber verdiğini merak etti. Çocuğun yanına sokularak oğlum dedi. Sen akıllı ve zeki bir çocuğa benziyorsun. Biraz önce hükümdarımızın yapmış olduğu haksızlıklardan ve gaddarlıktan bahsediyorsun. Bunda haklısın. Ben de aynı fikirdeyim. Onun için bu konuda konuşmak üzere yanına geldim. Şöyle bakayım. Hükümdarın komşu devletlerden birisi tarafından bir mektup aldığını nereden biliyorsun? Çocuk muhatabının yüzüne bakarak Cenabı Hak'tan hiçbir şey gizlenemez dedi. İnsanlar arasında öyle ruhani kimseler var ki birçok sırları bilirler. Çocuğa gittikçe güvenen ve gözünde büyüten hükümdar ona sordu. Hükümdarımızın bu felaketten kurtulması için bir çare var mı? Vezir Şemmas'ın oğlunun gözleri zekayla parladı ve hükümdara şu cevabı verdi: Eğer hükümdar bana haber gönderir, fikrimi sorarsa ben ona çaresini gösteririm. Duyduğuma göre hükümdar danışacak kimse aramaktadır. Doğrusu ben kendiliğimden gitmem çünkü babama yaptığı gibi beni de öldürtmesinden korkuyorum. Halka da bu konuda bir şey anlatmam. Çünkü halk cahildir. 929. Gece Bunun üzerine hükümdar, çocuğa nerede oturduğunu sordu. Çocuk yanındaki sokağı göstererek, işte bu mahallede oturuyoruz. Vezir Şenmas'ın evi neresi diye sorarlarsa gösterirler. Bunun üzerine Vartan, çocukla vedalaşarak gizlice sarayına döndü. Hemen etrafını saran kadınları yanından kovdu. Devlet işleriyle ilgilenmeye başladı. Sabah olunca adamlarından birini çağırdı. Vezir Şemmas'ın evini tarif ederek onun oğlunu huzuruna çıkarmasını emretti. Ve ona karşı gayet saygılı davranmasını tembih etti. Çok geçmeden Şemmas'ın oğlu Varta'nın huzuruna getirildi. Hükümdar onu güler yüzle karşılayarak yanına oturttu. Hatrını sorduktan sonra ''Oğlum'' dedi. Dün senin yanına yabancı bir adam gelip konuştu. Onu şimdi görsen tanır mısın? Vezir'in oğlu gülümsedi. <gülüyor> evet tanırım. İşte karşımda duran ve benimle konuşan efendimizdir. 930. Gece Hükümdar vezir'in oğlunun zekasına hayran kaldı. Onu yemeğe alıkoydu. Yemekten sonra kendisine danışmanlık rütbesi verdi. Bundan sonra benim danışmanım olacaksın. Bütün fikirlerini ve tavsiyelerini dinleyeceğim. Babana ve devlet adamlarına yaptıklarıma pişman oldum. Beni onların aleyhine kışkırtan karılarımdan ayrılıp kendilerine ağır cezalar vereceğim. Vezir'in oğlu, Bütün bu lütuflarınıza teşekkür ederim. Yalnız benim içimin rahat etmesi ve size tam anlamıyla güvenebilmem için sözünüzden çıkmayacağınıza ve fikirlerime hürmet edeceğinize dair yemin etmenizi istiyorum. İkimizin de çıkarı bunu gerektiriyor. Vardan genç çocuğun bu isteğine hak verdi sözlerini tutacağına dair yemin etti. Bunun üzerine vezirin oğlu, hükümdarımız dedi. Düşman elçisi belirlenen sürenin sonunda size gelip cevabınızı isteyince ona önem vermeyiniz. Başka işlerle meşgul olunuz. Elçi buna kızıp dışarı çıkacak ve halka sizin için hükümdarınız getirdiğim ultimatom'a cevap vermedi. Onun bu hareketi ise büyük ve muazzam bir ordusu olan padişahımızı kızdıracak ve bir an önce memleketinizi istila etmesine sebep olacaktır. Ben artık memleketime gideceğim diyerek onları korkutacaktır. Siz de bunun üzerine onu huzurunuza çağırtırsınız ve sert bir tavırla halkın arasına karışıp kötü söylemler yapmana ve halkıma tehditler savunana kim izin verdi? Eğer elçilerin katledilmesi örf ve adetimize aykırı olmasaydı başkalarına ibret olsun diye seni şehrin meydanında astırırdım der ve Getirdiğin şu kağıt parçasını okuyalım. İşimiz çok olduğu için onu okumaya zaman bulamadık masalını diye de ilave edersiniz. 931. gece Vezir'in oğlu sözlerine şöyle devam etti. Sonra size getirilen mektubu daha önceden okumamış gibi tekrar gözden geçirirsiniz ve sonuna gelince kahkahayla gülerek elçiye hitaben bu mektuptan başka bir diyeceğin var mı ''Senin padişahın çok akılsız bir adammış. Amacı bizi sinirlendirmek ve böylece üzerine ordu göndermemize sebebiyet vermektir. Fakat biz onun gibi cahilce hareket etmeyiz. Önce onu uyarırız. Yola gelmezse o zaman büyük ve kudretli ordularımızla üzerine saldırırız. Bu çocukça yazılmış mektuba bir karşılık yazmaya tenezzül bile etmem. Onun karşılığını küçük bir mektep çocuğuna yazdıracağım dersiniz ve bana bir mektup yazmamı emredersiniz.'' Ben de hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi mektubu okur ve ona karşılığını yazarım. Hükümdar vezirin oğlunun bu fikrini çok beğendi. Üçüncü gün mektubun cevabını almaya gelen elçiyi oldukça soğuk bir şekilde karşıladı ve ''Bugün işimiz var, mektupla başka bir gün meşgul oluruz.'' dedi. Elçi buna sinirlendi ve ileri geri söylendi. Fakat hükümdar bunu önemsemedi. Elçi saraydan ayrılınca vezirin oğlunun tahmin ettiği gibi Halk arasında kötü dedikodular ve söylemler yapmaya başladı. Bunu duyan hükümdar hemen elçiyi çağırdı. Semmas'ın oğlunun dediği şekilde azarladı ve ''Getirdiğin çocukça yazılmış mektubun cevabını bir çocuğa yazdıracağım. Onu alıp akılsız hükümdarına götürürsün.'' dedi. 932. gece Vartan bunu söyledikten sonra uşaklarından birine döndü. Kendisine okuma çağında bir çocuk bulup getirmelerini emretti. Çok geçmeden Şemmas'ın oğluyla uşak hükümdarın huzuruna çıktılar. Bartan vezirin oğluna elçinin getirdiği mektubu uzatarak küçük şu mektubu oku ve karşılığını yaz dedi. Vezirin oğlu hükümdarın eteğini öperek karşılık verdi. Bağış üstüne yalnız bana bir kağıtla kalem veriniz. Hükümdarın işareti üzerine uşaklar hemen çocuğa bir kağıt kalem getirdiler. Vezirin oğlu biraz düşündükten sonra şunları yazdı. Göndermiş olduğunuz tehditkar mektubunuzu alıp okuduk. Ne kadar cahil ve düşüncesiz olduğunuzu öğrendik. Yapamayacağınız şeylerden bahsediyorsunuz. Bu da ne kadar akılsız olduğunuzu kanıtlıyor. Yaptıklarınızdan herhalde haberi olmayan tebaanıza acımamış olsaydım, odumun başına geçer, memleketinizi yerle bir ederdim. Mektubunuzu getiren elçinizin de küstahlıkta ve terbiyesizlikte işi yoktur. Böyle bir kimseyi elçiliğe seçmeniz hükümetinizin acınacak bir halde olduğunu göstermektedir. Eğer elçileri öldürmek adetimiz olsaydı, çoktan onun kellesini size gönderirdik. Mektubunuzda devlet adamlarımı ve yiğitlerimi öldürdüğümü, onun için memleketimde orduyu ve hükümeti idare edecek kimse kalmadığını yazıyorsunuz. Bunu size kim söyledi? Evet ben bana karşı ayaklanan birkaç devlet adamını öldürttüm. Fakat onlardan kat kat üstün adamlarım vardır. En küçükleri bile sizin başvezirinize bedeldir. Okuduğunuz bu mektubu size bizim mektep talebelerinden biri yazmıştır. 933. Gece, hükümdar yazılan mektubu okudu ve beğendi. Çocuğa bir ikramiye vererek mektubu da elçiye teslim etti. Elçi hükümdarının yanına varınca gördüklerini anlatıp aldığı cevabı verdi. Hükümdar hayret içinde kaldı. Orada bulunan vezirlere dönerek mektubun içeriğini anlattı ve fikirlerini sordu. Bütün vezirler yapılan hareketin doğru olmadığını, Vartan'a bir karşı mektup göndermek gerektiğini söylediler. Bunun üzerine Bedi adındaki büyük vezir, Vartan'a hitaben güzel bir mektup yazdı ve hükümdarlarının yanlış anlaşıldığını, elçinin kaba hareketinden ve küstahlığından dolayı azledildiğini, kendisine saygı duyduklarını, babasıyla da bir zamanlar kardeş gibi geçindiklerini belirtti. Bu mektubu kıymetli hediyelerle birlikte terbiyeli ve bilgili başka bir elçiyle Vartan'a gönderdiler. Vartan gelen elçiyi hoş karşıladı. Kendisine gönderilen hediyeleri ve mektubu alıp elçinin şerefine büyük bir ziyafet verdi. Birkaç gün sonra memleketine dönen elçiyle vezirin oğlu tarafından yazılmış oldukça dostane bir mektupla çeşitli hediyeler gönderdi. 934. Gece Vartan artık tamamen zevk ve sefa hayatını terk etmiş, kadınlarla ilişkisini kesmiş, devlet işlerinden başka bir şeyle uğraşmaz olmuştu. Şenmas'ın oğlunu kendine vezir tayin ederek, boş kalan diğer büyük devlet görevlerine de halktan seçtiği iyi ve değerli adamları getirdi. Onu baştan çıkaran ve kendisine tacını ve tahtını kaybetmek teyitliği yaşatan kadınları da vezirin oğlunun tavsiyesi üzerine vezir Şenmas'ın ve diğer devlet adamlarının öldürüldükleri odada, ölünceye kadar hapse mahkum etti. Böylece eski hayatına veda eden ve kendini memleketinin yükselmesine adayan Mertan, genç vezirinin yardımıyla kısa bir sürede ülkesini refaha kavuşturdu ve ömrünün sonuna kadar babası gibi adaletten ve doğruluktan ayrılmadı. Şehrazat masalını bitirince hükümdarın gözlerinin içine baktı. Eğer değerli efendim beni bu akşamda bağışlarsa, Kendilerine yarın akşam başka bir hikaye anlatırım. Hükümdar onu o gecelikte affetti.